Simyacı Paolo Coelho Okuyan Gölge değiş. Bir kervancının getirdiği kitabı eline aldı simyacı. Kapağı yoktu kitabın. Ama gene de yazarının kim olduğunu anladı. Oscar Wilde de yazar. Kitabın sayfalarını karıştırırken Nargisos'u anlatan bir öyküye rastladı. Nargisos'un kendi güzelliğini her gün bir gölün sularında seyretmeye giden bu yakışıklı delikanlının efsanesini biliyordu simyacı. Bu delikanlı kendi görüntüsüne öylesine vurgunmuş ki günün birinde göle düşüp boğulmuş. Onun göle düşüp boğulduğu yerde de bir çiçek açmış. Bu çiçeğe Nergis adı verilmiş. Ama kendi yazdığı öyküyü böyle bitirmiyordu Oscar Wilde. Tatlı su gölünün kıyısına gelen orman perileri oryasların onu bir acı gözyaşı kavanozuna dönüşmüş olarak bulduklarını yazıyordu Oscar Wilde. Neden ağlıyorsun diye sormuş oryaslar. Nargisos için ağlıyorum diye yanıtlamış Göl. Ne var bunda şaşılacak demiş bunun üzerine orman perileri. Bizler ormanlarda boşu boşuna onun peşinde dolaşır dururduk ama onun güzelliğini yalnızca sen görebilirdin yakından. Nargisos yakışıklı bir genç miydi diye sormuş Göl. Bunu senden daha iyi kim bilebilir ki? Diye karşılık vermiş, iyice şaşıran oriaslar. Her gün senin kıyılarına gelip sularına bakıyordu. Göl bir süre sessiz kalmış, sonra şöyle konuşmuş: "Nargisos içine alıyorum. Ama onun yakışıklı olduğunu hiç fark etmemiştim ben. Nargisos içine alıyorum. Çünkü sularıma eldiği zaman gözlerinin derinliklerinde kendi güzelliğimin yansımasını görebiliyordum. İşte çok güzel bir hikaye," dedi simyacı. 1. Bölüm Delikanlının adı Santiago idi. Sürüsüyle birlikte eski terk edilmiş kilisenin önüne geldiğinde güneş batmak üzereydi. Kilisenin çatısı çoktandır çökmüş, bir zamanlar ayin eşyalarının konulduğu yerde kocaman bir firavun incir büyümüştü. Delikanlı geceyi burada geçirmeye karar verdi. Bütün koyunlarını ilk kapıdan içeri soktu. Koyunların geceliğin kaçmalarına engel olacak şekilde Kapıya birkaç tahta koydu. Bu bölgede kurt falan yoktu ama bir keresinde bir kaçak koyunu bulmak için ertesi gün bütün gün dolaşmak zorunda kalmıştı. Yamçasını yere yayıp üzerine uzandı. Okuyup bitirdiği kitabı da yastık olarak başının altına koydu. Uykuya dalmadan önce artık daha kalın kitaplar okuması gerektiğini düşündü. Okunmaları daha uzun sürer, geceleyin de daha rahat yastık olurlardı. Uyandığında ortalık hala karanlıktı. Yukarıya baktı, yarı yarıya yıkılmış çatının arasından parıldayan yıldızları gördü. Biraz daha uyusaydım diye düşündü. Bir hafta önceki düşü tekrar görmüş, gene sonunu getiremeden uyanmıştı. Kalktı, bir yudum şarap içti. Sonra değneğini eline alıp hala uyumakta olan koyunları uyandırmaya başladı. Hayvanların çoğunun tıpkı kendisi gibi uykudan hemen sıyrılıp uyandıklarını fark etti. Sanki gizemli bir güç, iki yıldır yiyecek ve su peşinde kendisiyle birlikte bütün ülkeyi dolaşıp duran koyunların yaşamına bağlamıştı yaşamını. Bana öylesine alıştılar ki saat düzenimi biliyorlar dedik kendi kendine alçak sesle. Bir an daldıktan sonra tersi de olabilir diye düşündü. Hayvanların saat düzenine belki de kendisi alışmıştı. Gene de Uyanması geciken koyunlar da vardı. Adlarını söyleyerek sopasıyla birer birer hepsini uyandırdı. Söylediklerini koyunların anlayabildiğine her zaman inanmıştı. Bundan dolayı kendisini etkileyen kitapların bazı bölümlerini kimi zaman onlara okur, kimi zaman da kırlarda dolaşan bir çobanın yanlılızlığından ya da yaşama sevincinden söz ederdi onlara. Kimi zaman da uğramayı alışkanlık haline getirdiği kentlerde gördüğü son yenilikleri anlatırdı. Ama önceki günden bu yana dört gün sonra varacağı kentte yaşayan genç kızdan başka bir konuşma konusu açmamıştı. Bir tüccarın kızıydı söz konusu olan. Önceki yıl yalnızca bir kez gelmişti buraya. Tüccarın bir kumaş mağazası vardı. Alacağı mal konusunda aldatılmamak için koyunların gözünün önünde kırkılmasını istiyordu. Bu mağazayı ona bir arkadaşı anlatmış. Çoban da sürüsünü oraya götürmüştü. ''Biraz yün satmak istiyorum.'' demişti çoban tüccara dükkan kalabalıktı iş yoğundu bu yüzden tüccar çobana ikindiye kadar beklemesini söyledi bunun üzerine çoban gidip mağazanın önündeki kaldırıma oturdu heybesinden bir kitap çıkardı çobanların kitap okuyabildiklerini bilmiyordum dedi yanı başında bir kadın sesi uzun siyah saçları eski mağripli fatihleri belli belirsiz anımsatan gözleriyle tepeden tırnağa tam bir endülis kızıydı konuşan Koyunlar kitaplardan daha öğreticidir, diye yanıtladı genç çoban. İki saatten fazla sohbet ettiler. Endülis kızı, Tüccar'ın kızı olduğunu söyledi. Her günü birbirine benzeyen köy yaşamını anlattı. Çoban, Endülis kırlarından, uğradığı kentlerde gördüğü son yeniliklerden söz etti. Koyunlarıyla konuşmak zorunda kalmadığı için mutluydu çoban. Okumayı nasıl öğrendiniz, diye sordu genç kız. Herkes gibi, diye yanıtladı çoban. Okulda. Peki ama okuma bildiğinize göre niçin çobanlık yapıyorsunuz? Delikanlı bu soruyu yanıtlamamak için duymazlıktan geldi. Vereceği yanıtı genç kızın anlamayacağından emindi. Bu yüzden yolculuk öyküleri anlatmayı sürdürdü. Genç kızın mağripli küçük gözleri merak ve şaşkınlıktan kocaman açılıyor, kimi de iyice küçülüyordu. Zaman geçtikçe zamanın hiç geçmemesini, genç kızın babasının işlerini bitirememesini, ve kendisinden üç gün daha beklemesini, istemesini dilemeye başladı delikanlı. Şimdiye kadar hiç duymadığı bir şeyler hissettiğini fark etti. Sonsuza dek bir yere yerleşmek istiyordu. Kara saçlı genç kızın yanında kuşkusuz günler birbirine benzemezdi. Ama sonunda tüccar gelip dört koyun kırmasını istedi. Borcunu ödedikten sonra çobanın ertesi yılda uğramasını söyledi. Şimdi bu kasabaya ulaşmak için önünde dört gün vardı çobanın. Heyecandan içi içine sığmıyordu. Ama yüreğini koyu bir kaygıda sarmıştı. Belki de genç kız unutmuştu onu. Yün satmak için oraya uğrayan bir yığın çoban vardı. ''Pek önemli değil'' dedi koyunlarıyla konuşurken. ''Ben de başka yerlerde başka kızlar tanıyorum.'' Ama yüreğinin derinliklerinden biliyordu ki ''Öyle pek önemli değil'' diyecek durumda değildi. Çobanların da tıpkı denizciler ve gezgin satıcılar gibi Kendilerini yeryüzünde başıboş dolaşmaktan vazgetirtecek birinin yaşadığı bir kente uğrayabileceklerini biliyordu. Günün ilk ışıkları tan yerinden yükselmeye başlarken çoban koyunlarını gündosu yönünde sürmeye başladı. Hiçbir zaman bir karar vermek mecburiyetini duymuyorlar diye düşündü. Belki de bu yüzden hep benim yanımda kalıyorlar. Su ve yiyecekten başka bir şeye gereksinim duymuyordu koyunlar. Onların çobanı olarak Endülüs'ün en iyi otlaklarını bildiği sürece kendisiyle her zaman dost kalacaklardı. Güneşin doğuşu ile batışı arasında eleşen, uzun saatlerden oluşan günlerin biri ötekinden farklı olmasa da, kısacık yaşamları boyunca tek bir kitap okumasalar, köylerde olup bitenleri anlatan delikanlının insan dilini anlamasalar da, yiyecek ve suyla yetiniyorlardı ve bu onlar için yeterliydi. Buna karşılık, yünlerini, arkadaşlıklarını ve kimi zaman da etlerini cömertçe sunuyorlardı. ''Günün birinde bir canavara dönüşsem ve tek tek hepsini öldürsem, sürünün hepsini boğazladıktan sonra ancak işin farkına varırlardı.'' diye düşündü delikanlı. ''Çünkü bana inanıyorlar ve artık kendi içgüdülerine güvenmiyorlar. Bu böyle. Çünkü onları otluğa ben götürüyorum.'' Delikanlı kendi düşüncelerine şaşmaya, onları tuhaf bulmaya başladı. İçinde firavun inciri bitmiş kilise belki de cinli periliydi. Belki de aynı düşü bu nedenle yeniden görüyor ve her zaman sadık dost saydığı koyunlara karşı öfke duyuyordu. Önceki akşam yemeğinden kalma şarabından içti biraz ve yamçısına sarındı. Birkaç saat sonra güneşin yükselmesiyle artan bunaltıcı sıcaklar yüzünden sürüsünü kırda dolaştıramayacağını biliyordu. Yazın bu saatte bütün İspanya uykuya dalardı. Sıcak gece ininceye kadar sürerdi. Ama bu arada yamçısını yanında taşımak zorundaydı. Her şeye karşın bu yükten yakınmaya kalkıştığı zaman sabah ayazını bu yük sayesinde hissetmediğini anımsıyordu kuşkusuz. Havanın beklenmedik değişikliklerine karşı koymaya her zaman hazır olmalıyız diye düşünüyordu o zaman. Yamçının ağırlığına katlanmayı minnetle kabul ediyordu. Yamçının da bir varlık nedeni vardı. Tıpkı delikanlının hikmeti vücudu gibi. Orası senin, burası benim. Endülüs ovalarını iki yıl dolaştıktan sonra bölgenin bütün kentlerini ezbere öğrenmişti. Yaşamın anlam veren şey gezip dolaşmaktı. Basit bir çobanın neden okuma bildiğini bu kez genç kızı açıklamak niyetindeydi. 16 yaşına kadar papaz okuluna gitmişti. Ana babası onun din adamı olmasını istemişlerdi. Tıpkı koyunları gibi yalnızca su ve yiyecek için çalışan yoksul bir köylü ailesi için gurur kaynağıydı böyle bir şey. Latince, İspanyolca ve din bilimi okumuştu. Ama daha küçüklüğünden itibaren dünyayı tanımayı hayal etmişti. Tanrı'yı ya da insanın günahlarını öğrenmekten çok daha önemliydi böyle bir şey. Bir akşam ailesini görmeye giderken bütün cesaretini toparlayıp babasına raip olmak istemediğini söyledi. Yolculuk yapmak istiyordu. Dünyanın bütün insanları şimdiye kadar bu köyden gelip geçtiler oğlum dedi baba. Burada yeni şeyler aramaya geldiler ama hiç değişmediler. Şatoyu gezmek için tepeye çıkarlar ve geçmişin günümüzden daha iyi olduğuna karar verirler. Saçlarının rengi ister açık, ister koyu olsun, hepsi de köyümüzün insanlarına benzerler. Ama ben bu insanların geldikleri ülkelerdeki şatoları bilmiyorum, diye yanıtladı delikanlı. Bu insanlar, tarlalarımızı, kadınlarımızı görünce her zaman burada yaşamak istediklerini söylerler, diye sürdürdü baba. Onların geldikleri yerlerin kadınlarını ve topraklarını tanımak istiyorum, dedi oğul bunun üzerine. Çünkü hiçbiri bizimle kalmıyorlar burada. Ama bu insanların cepleri para dolu, dedi baba. Bizim burada yalnızca çobanlar başka yerleri görebilirler. Öyleyse ben de çoban olacağım. Bunun üzerine baba hiçbir şey söylemedi. Ertesi gün içinde üç eski İspanyol altın sikkesi bulunan bir kese verdi oğluna. Bunları bir gün tarlada bulmuştum. Rahipliğe kabul edilme töreninde kiliseye vermeyi düşünüyordum. ''Git, kendine bir sürü al ve en iyisinin bizim şatomuz, en güzel kadınların da bizim kadınlarımız olduğunu öğreninceye kadar dünyayı dolaş.'' Ve baba, olduğunu kutsadı. Delikanlı, babasının gözlerinde de dünyayı dolaşma isteğinin bulunduğunu gördü. Her gece uyumak, yemek ve içmek için hep aynı yerde kalarak yıllarca kurtulmaya çalışmış olmasına karşın hala canlı kalan bir istekti bu. Ufuk kızardı, sonra güneş göründü. Delikanlı, babasıyla yaptığı konuşma anımsadı ve kendini mutlu hissetti. Daha şimdiden birçok şato, birçok kadın tanımıştı. Ama bu kadınlardan hiçbiri, iki gün sonra göreceği kadının eline su bile dökemezdi. Bir yamçısı, bir başkasıyla değiş tokuş edebileceği bir kitabı ve bir sürüsü vardı. Bununla birlikte en önemlisi... Her gün yaşamının büyük düşünü gerçekleştiriyordu. Geziyordu. Endülüs oğalarından bakınca koyunlarını satıp denizci olabilirdi. Denizden usandığı zaman da birçok kent, birçok kadın tanımış, birçok mutluluk olanağı yaşamış olurdu. Papaz okulunda tanrı nasıl bulunabilir diye düşündü güneşe bakarak. Buradan kaç kez geçmiş olmasına karşın bu harap kiliseye kadar hiç gelmemişti. Dünya büyüktü. Sonu gelmiyordu. Kısa bir süre de olsa, koyunlarının kendisine yol göstermesine izin verse, sonunda bir yığın ilginç şey keşfederdi. Sorun şu ki, her gün yeni bir yere gittiklerinin farkına varmıyorlar. Otlakların değiştiğini, mevsimlerin birbirine benzemediğini anlamıyorlar. Çünkü yiyecek ve sudan başka bir kaygıları yok. Belki de herkes için durum böyledir, diye düşündü çoban. Tüccarın kızlarına rastladığımdan bu yana, Başka bir kadın düşünmeyen benim için bile. Gökyüzüne baktı. Hesaplarına göre öğle yemeğinden önce tarifada olacaktı. Orada kitabını daha kalın bir kitapla değiştirebilir, şişesini şarapla doldurur, saç sakal tıraşı olabilirdi. Kızın yanına gitmeden önce iyice hazırlanmalıydı. Daha fazla koyunu olan bir başka çobanın kendisinden önce davranıp genç kıza talip olma olasılığını düşünmek bile istemiyordu. Bir düşü gerçekleştirme olasılığı yaşamı ilginçleştiriyor diye düşündü. Güneşin durumuna tekrar bakıp adımlarını hızlandırarak. Tarifada düş yorumcusu bir yaşlı kadının yaşadığını anımsamıştı. Daha önce bir kez görmüş olduğu bu düşü bu gece de görmüştü. Yaşlı kadın delikanlıyı evin arkasındaki bir odaya götürdü. Odayı salondan rengarenk bir plastik perde ayırıyordu. Odada bir masa İsa'nın kutsal yüreği tasviri ve iki sandalye vardı. Yaşlı kadın oturdu. Delikanlıya da oturmasını söyledi. Sonra delikanlının iki elini ellerinin arasına aldı ve usulca dua etmeye başladı. Söyledikleri bir çingene duasına benziyordu. Şimdiye kadar dolaşırken bir yığın çingeneye rastlamıştı. Bu insanlar da dolaşıyorlardı ama koyunlarla ilgilenmiyorlardı. Söylenenlere bakılırsa... Bir çingenenin işi gücü durmadan insanları aldatmaktı. Şeytanla anlaşma yaptıkları, çocukları kaçırıp gizli barınaklarında bunları köle gibi kullandıkları da söyleniyordu. Genç çoban, çocukken çingeneler tarafından kaçırılmaktan korkmuştu her zaman. Yaşlı kadın ellerini tutunca bu eski korkuyu anımsadı delikanlı. Ama burada İsa'nın kutsal yüreği tasviri var diye düşündü kaygılarından kurtulmak isterken. Elinin titremeye başlamasını, yaşlı kadının da onun bu ürküntüsünü fark etmesini istemiyordu. Sessizce bir tanrı babamız duası okudu. ''İlginç'' dedi yaşlı kadın, gözlerini delikanlının elinden ayırmaksızın ve tekrar sustu. Delikanlı giderek sinirlendiğini hissediyordu. Ama elinin titremesine engel olamadı ve yaşlı kadın fark etti bunu. Hemen ellerini çekti kadının ellerinden. ''Buraya el falına baktırmak için gelmedim'' dedi. Bu eve geldiği için artık pişmanlık duyuyordu. Bir an kadına ücretini ödemenin ve hiçbir şey öğrenmeden buradan ayrılmanın daha iyi olacağını düşündü. Ne var ki üst üste gördüğü aynı düşün ne anlama geldiğini öğrenmek çok önemliydi onun için. Gördüğün düşler hakkında bilgi almaya geldin dedi bunun üzerine yaşlı kadın. Ama düşler Tanrı'nın diliyle konuşurlar. Tanrı dünyanın diliyle konuşursa bunun yorumunu yapabilirim. Ama senin ruhunun diliyle konuştuğu zaman bunu yalnızca sen anlayabilirsin. Gene de danışma ücreti ödeyeceksin bana. Gene bir dalavere diye düşündü delikanlı. Her şeye karşın tehlikeyi göze almaya karar verdi. Bir çoban kurt ya da kuraklık tehlikesiyle her zaman karşı karşıyadır. Ama çobanlık mesleğini çekici kılan da budur zaten. Aynı düşü iki kez üst üste gördüm. Koyunlarımla bir otlaktaydım. Derken bir çocuk göründü ve koyunlarla oynamaya başladı. İnsanların koyunlarımla oynamasından pek hoşlanmam. Tanımadıkları insanlardan korkarlar. Ama kendileriyle oynamaya gelen çocuklardan korkmazlar. Neden bilmem. Hayvanların, insanların yaşını bilmeleri şaşırtıcı bir şey. Sözü gördüğün düşe getir, dedi yaşlı kadın. Ateşte tencerem var. Hem zaten fazla paranda yok. Bütün zamanımı alamazsın. Çocuk bir süre koyunlarla oynuyor diye sürdürdü konuşmasını çoban biraz sıkıntıyla ve birden elimden tutuyor beni Mısır piramitlerine götürüyor. Yaşlı kadının Mısır piramitlerinin ne olduğunu bilip bilmediğini anlamak için bir an sustu ama kadın sessizliğini bozmadı. Sonra Mısır piramitlerinin yaşlı kadının iyice anlaması için bu sözcükleri tane tane söylüyordu. ''Önünde çocuk bana buraya gelirsen gizli bir hazine bulacaksın.'' Ve tam bana hazinenin yerini göstereceği sırada uyanıyorum. İki kez oldu. Yaşlı kadın bir süre sustu, sonra delikanlının ellerini tuttu, dikkatle inceledi. Artık senden para istemiyorum, dedi sonunda. Ama hazineyi bulacak olursan onda birini isterim. Delikanlı gülmeye başladı. Sevinçten gülüyordu. Böylece gördüğü hazine düşleri sayesinde cebindeki pek az parayı da harcamamış oluyordu. Bu yaşlı kadın gerçekten bir çingen olmalıydı. Çingeneler biraz tuhaftırlar. İyi de nasıl yorumluyorsunuz bu düşü diye sordu delikanlı. Önce yemin edeceksin. Sana söyleyeceklerime karşılık hazinenin onda birini bana vereceğine dair yemin edeceksin. Delikanlı yemin etti. Yaşlı kadın gözlerini insanın kutsal yüreği tasvirinden ayırmaksızın tekrarlamasını istedi. Dünya dilinde bir düş bu dedi ardından. Bunu yorumlayabilirim ama çok zor bir yorum. İşte bu yüzden bana vereceğin paya değer. Yorumum şöyle. Mısır piramitlerine gitmelisin. Neyin nesidir bunlar bilmiyorum. Ama bir çocuk gösterdiğine göre gerçekten vardır bunlar. Orada bir hazine bulup zengin olacaksın. Delikanlı önce şaşırdı sonra öfkelendi. Bu kadar az bir şey için bu cadı karıya gelmesi gerekmezdi. Ama para ödemek zorunda olmadığını anımsadı. Eğer buysa bunun için vakit kaybetmeye değmez dedi. Hadi canım, sana gördüğün düşü yorumlamanın zor olduğunu söylemiştim. Basit şeyler en olağanüstü şeylerdir ve yalnızca bilginler anlayabilirler bunları. Bir bilgin olmadığım için başka şeyler de bilmem gerekiyor. El falına bakmak mesela. Peki nasıl gideceğim Mısır'a? Ben yalnızca düşleri yorumluyorum. Bunları gerçeğe dönüştürecek gücüm yok benim. Bu yüzden de kızlarımın bana verdikleriyle yaşamak zorundayım. Ama ya mısıra varamazsam? Eh o zaman da bir şey ödemezsin bana. Zaten ilk kez olmayacak. Ve yaşlı kadın bu sözlerine hiçbir şey eklemedi. Delikanlıdan gitmesini istedi. Çünkü onunla epeyce zaman kaybetmişti. Çoban falcının yanından hayal kırıklığı içinde ayrıldı. Bir daha asla düşlere inanmamaya karar vermişti. Bu arada yapacak bir yığın işi olduğunu anımsadı. Önce gidip karnını doyurdu... Kitabını daha kalın bir kitapla değiştirdi ve yeni satın aldığı şarabı rahatça içmek için kasabanın alanına gidip bir sıraya oturdu. Sıcak bir gündü ama şarap o akıl sır ermez gizemiyle çobanın içini biraz serinletti. Koyunlar yeni edindiği bir dostun kent girişinde bulunan ağılındaydılar. Bu yörelerde bir yığın arkadaşı vardı ve bu da yolculuk yapmayı neden bunca sevdiğini açıklıyordu. Her gün birlikte olmak gereksinimini duymaksızın insan her zaman yeni dostlar edinir. Papaz okulunda olduğu gibi insan her zaman aynı insanları görürse bunları yaşamının bir parçası saymaya başlar. İyi ama bu kişiler de bu nedenle yaşamımızı değiştirmeye kalkışırlar. Bizi görmek istedikleri gibi değilsek hoşnut olmazlar. Canları sıkılır. Çünkü efendim herkes bizim nasıl yaşamamız gerektiğini elife elifine bildiğine inanır. Ne var ki? Hiç kimse kendisinin kendi hayatını nasıl yaşaması gerektiğini kesinlikle bilmez. Tıpkı şu, düşleri gerçeğe dönüştürmeyi beceremediği halde, düş yorumculuğuna kalkışan cadı gibi. Koyunlarını alıp kırlara açılmadan önce güneşin alçalmasını beklemeye karar verdi. Üç gün sonra tüccarın kızını görecekti. Tarife papazından aldığı kitabı okumaya başladı. Kalın bir kitaptı. Daha ilk sayfada bir cenaze törenini anlatıyordu. Ayrıca kahramanlarının adları da son derece karmaşıktı. Günün birinde bir kitap yazacak olursam diye düşündü. Okurları, kahramanların adlarını bir anda öğrenmek zorunda bırakmamak için onları teker teker sunacağım. Okumaya iyice daldığı sırada cenaze karda gömüldüğü ve bu da yakıcı güneşin altında serinlik duygusu uyandırdığı için hoşuna gidiyordu okuma. Yaşlı bir adam gelip yanına oturdu ve onunla konuşmaya başladı. Bu insanlar ne yapıyorlar diye sordu yaşlı adam alandan geçenleri göstererek. Çalışıyorlar diye yanıtladı çoban soğukça ve okuduğu kitaba kendini iyice kaptırmış gibi. Aslında tüccarın kızının önünde koyunlarını kırktığını ve kızın da çobanın nasıl yaman biri olduğuna gözleriyle tanıklık ettiğini hayal ediyordu. Bu sahneyi daha önce onlarca kez hayal etmişti. Koyunların arkadan öne doğru kırkılmaları gerektiğini genç kızı anlatmaya başlayınca onun kendisini, kendinden geçercesine dinlediğini gözünün önüne getiriyordu her zaman. Bir yandan koyunları kırkarken, bir yandan da genç kıza anlatacak ilginç öyküler anımsamaya çalışıyordu. Bunlar çoğunlukla kitaplarda okuduğu öykülerdi. Ama o bunları sanki kendi yaşamışçasını anlatıyordu. Genç kız okuma bilmediği için işin aslını hiçbir zaman öğrenemeyecekti. Ne var ki direndi yaşlı adam. Yorgun ve susamış olduğunu söyledi ve bir yudum şarap içmek istedi. Delikanlı şey verdi ona. Belki kendisini rahat bırakır diye düşündü. Ama yaşlı adam mutlaka gevezelik etmek istiyordu. Çobana okumakta olduğu kitabın nasıl bir şey olduğunu sordu. İçinden adama kaba davranıp oturduğu sırayı değiştirmeye geçirdi. Ama babası ona yaşlı insanlara karşı saygılı olmayı öğretmişti. Bunun üzerine kitabı yaşlı adama uzattı. Bunu iki nedenden dolayı yaptı. Birincisi kitabın adını iyi söyleyemiyordu. İkincisi, yaşlı adam okuma bilmiyorsa küçük düşmemek için kendisi sıra değiştirmek isteyecekti. Hmm dedi yaşlı adam. Sanki tuhaf bir nesneymiş gibi bütün dikkatiyle incelerken. Önemli bir kitap ama çok sıkıcı. Çoban çok şaşırdı. Demek yaşlı adam da okuma biliyordu ve bu kitabı daha önce okumuştu. Onun dediği gibi sıkıcı bir kitapsa değiştirmek için hala zamanı vardı. Bütün kitaplar gibi aynı şeyden söz eden bir kitap. Diye sürdürdü konuşmasını yaşlı adam. İnsanların kendi yazgılarını seçmek şansından yoksun bulunduklarından söz ediyor. Ve sonunda da dünyanın en büyük yalanına inandığını söylüyor. Peki dünyanın en büyük yalanı ne? Diye sordu delikanlı şaşkınlık içinde. Ne mi? Hayatımızın belli bir anında yaşamımızın denetimini elimizden kaçırırız ve bunun sonucu olarak hayatımızın denetimi yazgının eline geçer. Dünyanın en büyük yalanı budur. ''Benim için böyle olmadı.'' dedi delikanlı. Raip olmamı istiyorlardı. Ben kendim çoban oldum.'' ''Böylesi daha iyi.'' dedi yaşlı adam. ''Çünkü sen gezmeyi seviyorsun.'' ''Düşüncelerimi okuyor.'' diye geçirdi içinden Santiago. Bu sırada pek öyle umursamadan kalın kitabın sayfalarını karıştırıyordu yaşlı adam. Çoban, onun giysilerinin tuhaflığını fark etti. Araba benziyordu. Ama bu yörelerde olağanüstü bir şey değildi bu. Tarifadan ancak birkaç saat uzaktaydı Afrika. Çoğu zaman kente alışveriş yapmak için Araplar gelirdi. Günde birkaç kez tuhaf hareketler yaparak dua ettikleri görülürdü. Neredensiniz diye sordu delikanlı. Birçok yerden. Kimse birçok yerden olamaz dedi delikanlı. Ben bir çoban olarak değişik yerlerde bulunabilirim. Ama aslım bir yerdendir. Çok eski bir şatosu olan bir kent. Orada doğdum. Peki diyelim ki ben de Salem'de doğdum. Çoban Salem'in nerede olduğunu bilmiyordu ama bilgisizliğinden dolayı küçük düşmemek için de soru sormak istemiyordu. Bir süre alana baktı. İnsanlar gidip geliyor, işleri başlarından aşkınmış gibi görünüyorlardı. Nasıl bir yer Salem? diye sordu sonunda bir ipucu yakalamak için. Her zamanki gibi, her zaman nasılsa öyle. Doğrusu bir ipucu değildi yanıtı ama en azından Salem'in Endülüs'te bulunmadığını biliyordu. Yoksa bilirdi bu kenti. Peki ne yapıyorsunuz salemde? Salemde ne mi yapıyorum? Yaşlı adam ilk kez kahkahayla gülmeye başladı. Salem kralıyım ben. Ne soru? İnsanlar bir yığın acayip şey söylüyorlar. Bazen koyunlarla birlikte yaşamak çok daha iyi. Konuşmaz koyunlar. Yiyecek ve su aramaktan başka bir şey yapmazlar. Ya da kitaplar dinlemek isterseniz size ilginç öyküler anlatır kitaplar. Ama insanlarla konuşurken durum başka. Öylesine tuhaf şeyler söylerler ki... ''Konuşmayı nasıl sürdüreceğinizi bilemezsiniz.'' ''Benim adım Melkize Edek.'' dedi yaşlı adam. ''Kaç tane koyunun var?'' ''Yeteri kadar.'' diye yanıtladı çoban. Yaşlı adam onun hayat hakkında daha fazla şeyler öğrenmek istiyordu. ''Öyleyse bir sorunumuz var. Yeteri kadar koyunun olduğunu düşündüğün sürece sana yardım edemem.'' Delikanlı içinde bir kızgınlık hissetmeye başladı. Hiçbir yardım istediği yoktu. Şarap isteyen, sohbet etmek isteyen, kitabıyla ilgilenen yaşlı adamın kendisiydi. ''Kitabı geri verin bana.'' dedi. ''Koyunlarımın yanına gidip yola çıkmalıyım.'' ''On koyunundan birini bana ver.'' dedi yaşlı adam. ''O zaman gizli hazineye ulaşmak için ne yapman gerektiğini öğretirim sana.'' Delikanlı bunun üzerine düşünü anımsadı ve birden her şey apaçık ortaya çıktı. Yaşlı kadın para istememişti kendisinden. Bu yaşlı adam belki de kadının kocasıydı. Gerçekle hiçbir ilişkisi olmayan bir bilgi karşılığında daha fazla para sızdıracaktı. Bu da bir çingeni olmalıydı. Ama delikanlı daha ağzını açmadan yaşlı adam yere eğilip bir ince dal parçası aldı ve alanın kumu üzerine bir şeyler yazmaya başladı. Yaşlı adam eğildiği anda göğsünde bir şey parladı ve öylesine parladı ki delikanlının gözleri hiçbir şey görmez oldu. Ama yaşından beklenmeyecek bir çabuklukla harmanesiyle göğsünü örttü yaşlı adam. Delikanlının göz kamaşması geçti ve yaşlı adamın yazmakta olduğu şeyleri açık seçik görmeye başladı. Küçük kentin alanının kumları üzerinde babasının ve annesinin adlarını okudu. Hayatının o ana kadarki öyküsünü, çocukken oynadığı oyunları, papaz okulunun soğuk gecelerini okudu. Şimdiye kadar hiç kimseye anlatmadığı şeyleri okudu. Karaca avlamak için babasının tüfeğini gizlice alışını ya da yalnız başına yaptığı ilk cinsel deneyini. Ben Salem kralıyım demişti yaşlı adam. Bir kralın için bir çobanla çene çalsın diye sordu delikanlı. Tedirgin olmuş, alabildiğine şaşılmıştı. Bunun birçok nedeni var. Ama diyelim ki bunun en önemli nedeni senin kişisel menkıbeni gerçekleştirmek gücüne sahip oluşun. Delikanlı kişisel menkıbenin ne anlama geldiğini bilmiyordu. Senin her zaman gerçekleştirmek istediğin şeydir. Hepimiz gençken kişisel menkıbemizin ne olduğunu biliriz. Hayatın bu döneminde her şey açık seçiktir, her şey mümkündür ve hayal kurmaktan hayatında gerçekleştirmek istediğin şeylerin olmasını istemekten korkmaz. Ama zaman geçtikçe gizemli bir güç kişisel menkabenin gerçekleştirilmesinin olanaksız olduğunu kanıtlamaya başlar. Yaşlı adamın söylediklerinin genç çoban için önemli bir anlamı yoktu. Ama şu gizemli güçlerin ne olduğunu öğrenmek istiyordu. Anlattığı zaman tüccarın kızının ağzı bir karış açık kalacaktı. Olumsuz gibi görünen güçlerdir bunlar. Ama aslında sana kişisel menkıbeni nasıl gerçekleştireceğini öğretirler. Zihnini ve iradeni bunlar hazırlar. Çünkü dünyada bir büyük gerçek vardır. Kim olursan ol, ne yaparsan yap, bütün yüreğinle gerçekten bir şey istediğin zaman evrenin ruhunda bu istek oluşur. Bu senin yeryüzündeki özel görevindir. İnsan yalnızca yolculuk yapmak istese ya da bir kumaş tüccarının kızıyla evlenmek istese ya da hazine aramak istese dünyanın ruhu insanların mutluluğuyla beslenir ya da mutsuzluklarıyla, arzuyla, kıskançlıkla. Kendi kişisel meykıbesini gerçekleştirmek insanların biricik gerçek yükümlülüğüdür. Her şey bir ve tek şeydir. Ve bir şey istediğin zaman bütün evren arzunun gerçekleşmesi için işbirliği yapar. Alanı ve gelip geçenleri seyrederek bir süre sustular. Sessizliği önce yaşlı adam bozdu. Neden koyun gidiyorsun? Çünkü yolculuk yapmak hoşuma gidiyor. Yaşlı adam, alanın köşesinde, kırmızı arabasında patlamış mısır satan adamı gösterdi. Çocukken bu adam da yolculuk yapmak istiyordu. Ama patlamış mısır satmak... Yıllar boyu para biriktirmek için bu arabayı satın almayı seçti. Yaşlandığı zaman bir aylığına Afrika'ya gidecek. İnsanın düşlediği şeyi gerçekleştirmesi için her zaman olanak bulunduğunu bir türlü anlamadı. Çobanlığı da seçebilirdi diye düşündü delikanlı. Bu düşüncesini yüksek sesle tekrarladı. ''Bunu pek hala düşündü'' dedi yaşlı adam. ''Ama patlamış mısır satıcıları çobanlardan daha önemlidir.'' Patlamış mısır satıcılarının başlarını sokacakları bir çatı vardır. Oysa çobanlar Yıldız Palas'ta uyurlar. İnsanlar kızlarını çobanlardan çok patlamış mısır satıcıları ile evlendirmek ister. Tüccarın kızını düşünen çoban yüreğinde bir acı hissetti. Kızın yaşadığı kente de kuşkusuz bir patlamış mısır satıcısı vardı. Sonuç olarak insanların patlamış mısır satıcıları ve çobanlar hakkında düşündükleri onlar için kişisel menkıbeden daha önemli olur. Yaşlı adam kitabın sayfalarını karıştırdı. Bir yeri elenerek okudu. Çoban biraz bekledi. Sonra daha önce yaşlı adamın yaptığı gibi araya girdi. Bunları neden söylüyorsunuz bana? Çünkü sen kendi kişisel menkıbeni yaşamaya çalışıyorsun ve bundan vazgeçmek üzeresin. Peki siz hep böyle durumlarda mı ortaya çıkarsınız? Her zaman böyle değil. Hiçbir zaman bir şey yapmaktan geri durmadım. Bazen iyi bir fikir, bir çözüm yolu olarak göründüm, kimi zaman çok nazik bir anda işleri kolaylaştıracak şekilde davrandım. Böyle şeyler işte. Ama çoğu insan hiçbir şeyin farkına varmadı. Bir hafta önce bir maden arayıcısına bir taş biçiminde görünmek zorunda kaldığını anlattı. Zümrüt aramak için her şeyini terk etmişti bu adam. Beş yıl boyunca bir ırmağın kıyısında çalışmış, 999.999 taş kırmıştı bir zümrüt parçası ararken. İşte o anda vazgeçmeyi düşünmüş. Oysa zümrütünü bulması için bir taş, bir tek taş kalmıştı. Yaşlı adam işe karışmaya karar vermiş. Bir taşa dönüşüp madencinin ayaklarına yuvarlanmış. Başarısız geçen 5 yıl yüzünden eziklik duyan madenci taşı öfkeyle alıp uzaklara fırlatmış. Taşı öylesine bir hızla fırlatmış ki... Başka bir taşa çarpan taş parçalanmış ve ortaya dünyanın en güzel zümrütü çıkmış. İnsanlar yaşama nedenlerini pek çabuk öğreniyorlar, dedi yaşlı adam, gözlerinde beliren acıyla. Belki de gene aynı nedenle hemen pes ediyorlar. Ama dünyanın hali böyle işte. Delikanlı, konuşmanın gizli hazine yüzünden başlamış olduğunu anımsadı. Hazineleri seller toprağın altından çıkartır, gene seller toprağı gömer dedi yaşlı adam. Hazinenin hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorsan, sürünün onda birini bana vereceksin. Hazinenin onda biri yetmez miydi? Yaşlı adam hayal kırıklığına uğrar gibi oldu. Henüz sahip olmadığın bir şeyi vaat ederek gidecek olursan, onu ele geçirme arzusunu yitirirsin. Çoban bunun üzerine, hazinenin onda birini çingene kadına söz verdiğini söyledi yaşlı adama. Çingeneler kurnazdır, diye içini çekti yaşlı adam. Ama ne olursa olsun, hayatta her şeyin bir bedeli olduğunu öğrenmek senin için iyi bir şey. Işın savaşçılarının öğretmeye çalıştıkları da budur zaten. Delikanlı'ya kitabını geri verdi. Yarın sürünün onda birini bana getireceksin. Gizli hazineyi nasıl bulacağını söyleyeceğim sana. Haydi, iyi akşamlar. Sonra alanın bir köşesinde gözden kayboldu. Delikanlı kitabı yeniden okumayı denedi. Ama bütün dikkatini kitap üzerinde yoğunlaştıramadı. Yaşlı adamın doğru söylediğini bildiği için sinirli ve gergindi. Patlamış mısır satıcısını bularak bir torba patlamış mısır satın aldı. Yaşlı adamın anlattıklarını adama aktarmalı mıydı yoksa susmalı mıydı? Düşünüyordu ama bir türlü karar veremiyordu. Bazen işi oluruna bırakmak, ilişmemek daha iyidir diye düşündü ve adama bu konuda bir şey söylemedi. Konuşacak olsaydı... Satıcı günlerce kafa patlatacaktı. Her şeyi yüzüstü bıraksın mı yoksa bırakmasın mı? Ama küçük arabasına da iyice alışmıştı. Adamı kendisinin yol açacağı kararsızlık işkencesinden kurtarabilirdi. Kentte dolaşmaya başladı. Limana kadar uzandı. Limanda küçük bir bina vardı. Bu binanın pencereye benzer bir deliğinden insanlar bilet satın alıyorlardı. Mısır ülkesinin Afrika'da olduğunu öğrendi. Arzunuz diye sordu kişedeki memur. Belki yarın diye yanıtladı delikanlı uzaklaşırken. Koyunlarından birini satarak boğazın karşı yakasına geçebilirdi. Bu düşünce ürkütüyordu onu. Al sana bir perest daha dedi kişedeki adam arkadaşına delikanlı uzaklaşırken. Bilet alacak parası yok. Delikanlı kişenin önünde koyunlarını düşünmüş ve onların yanına gitmekten korkmuştu. İki yıl içinde... Koyun yetiştiriciliği konusunda her şeyi öğrenmişti. Her türlü koyun bakımını, koyun kırpmayı ve sürüyü kurtlardan korumayı öğrenmişti. Endülüs'ün bütün kır ve otlaklarını tanıyordu. Koyunlarının her birinin alış ve satış fiyatlarını biliyordu. Arkadaşının ağlına en uzun yoldan gitmeye karar verdi. Kentin bir şatosu vardı. Kaleye tırmanıp surların üzerinde oturmak istedi canı. Yukarıdan Afrika'yı görebilirdi. Neredeyse bütün İspanya'yı uzun süre işgal etmiş olan mağriplilerin buradan geldiklerini söylemişti biri, bir zamanlar. Mağriplilerden nefret ediyordu. Çingeneleri onlar getirmişlerdi. Yukarıdan, yaşlı adamla gevezelik ettiği alan da aralarında olmak üzere, kentin büyük bir bölümünü de görebilirdi. Şu ihtiyara rastladığım ana lanet olsun diye düşündü. Gördüğü düşleri yorumlayabilecek bir kadın bulmaya gitmişti yalnızca. Ne kadın... Ne de yaşlı adam, kendisinin bir çoban oluşunu umursuyorlardı. Hayatta hiçbir şeye artık inanmayan, çobanların bir gün duygusal olarak koyunlarına bağlanabileceklerini anlayacak durumda olmayan yalnız insanlardı bunlar. Kendisi koyunlarını çok iyi tanıyordu. Hangisi topallıyor, hangisi iki ay sonra kuzulayacak, hangileri tembeldir hepsini biliyordu. Onları kırkmayı ve kesmeyi de biliyordu. Gitmeye karar verecek olursa koyunları acı çekerdi. Rüzgar çıktı. O bu rüzgarı tanıyordu. Gündoğusu diyorlardı bu rüzgara. İmansız sürüleri bu rüzgarlarla birlikte gelmişlerdi. Tarifaya gelmeden önce Afrika'nın bu kadar yakın olduğunu hiç düşünmemişti. Çok büyük bir tehlikedeydi bu. maripliler ülkeyi yeniden istila edebilirlerdi. Gündoğusu daha sert esmeye başladı. Koyunlarım ile hazinem arasında kaldım diye düşündü. Karar vermek. Alıştığı şeyle sahip olmayı çok istediği şey arasında bir seçim yapmak zorundaydı. Ayrıca tüccarın kızı da vardı ama kız koyunlar kadar önemli değildi. Çünkü kendisine bağımlı değildi kız. Kesin olan bir şey vardı. Ertesi gün kız kendisini görmese bunun farkına bile varmazdı. Kız için bütün günler birbirinin aynıydı. Ve bütün günler birbirine benzediği zaman da insanlar güneş gökyüzünde hareket ettikçe... Hayatlarında karşılarına çıkan iyi şeylerin farkına varamaz olurlar. Annemi, babamı, doğduğum kentin şatosunu terk ettim. Onlar bu duruma alıştılar. Ben de alıştım. Koyunlar da benim yokluğuma alışırlarsa iyi ederler diye düşündü. Yukarıdan alana baktı. Seyyar satıcı patlamış mısırlarını satmayı sürdürüyordu. Bir süre önce yaşlı adamla sohbet ettiği sıraya bir genç çift gelip oturdu ve öpüşmeye başladı. Patlamış mısır satıcısı diye mırıldandı ama cümlesini bitiremedi. Çünkü gün doğusu daha da sert esmeye başlamıştı. Rüzgarı yüzünde hissetti. Kuşkusuz maripileri getiriyordu bu rüzgar. Ama çölün ve peçeli kadınların da kokusunu taşıyordu buralara. Bir gün bilinmezin peşine düşmüş, altın, serüven ve piramitleri aramaya çıkmış insanların terini ve hayallerini de getiriyordu. Rüzgarın özgürlüğünü kıskandı delikanlı. Ve onun gibi olabileceğini anladı. Kendisinden başka hiçbir şey engel değildi buna. Koyunlar, tüccarın kızı, en gülü onun kişisel menkıbesinin menzillerinden başka bir şey değillerdi. Ertesi gün, öğle in, yaşlı adamın yanına gitti delikanlı. Yanında altı koyun götürdü. Çok şaşırdım dedi yaşlı adama. Arkadaşım sürüyü satın aldı hemencecik. Ömür boyu çoban olmaya hayal ettiğini söyledi bana. ''İyiye işaret.'' ''Hep böyle olur.'' diye karşılık verdi yaşlı adam. ''Biz buna lütuf kuralı adını veririz.'' ''İlk kez kağıt oynadığın zaman kesinlikle kazanırsın. Acemi taliyi.'' ''Peki neden böyle oluyor?'' ''Çünkü hayat senin kişisel menkıbeni yaşamanı istiyor.'' Sonra altı koyunu incelemeye başladı ve bir koyunun topalladığını fark etti. Delikanlı bunun önemsiz bir şey olduğunu, çünkü bu koyunun koyunlarının en akıllısı olduğunu... Ve çok gün verdiğini söyledi. Hazine nerede diye sordu. Mısır'da, piramitlerin yanında. Çoban irkildi. Yaşlı kadın aynı şeyi söylemiş, üstelik para da almamıştı. Hazineye ulaşmak için işaretlere dikkat etmen gerekiyor. Tanrı, herkesin izlemesi gereken yolu yeryüzüne çizmiştir, yazmıştır. Senin yapman gereken, senin için yazdıklarını okumak yalnızca. Delikanlı konuşmaya başlamadan önce kendisiyle yaşlı adam arasında bir pervane havalandı. Dedesini anımsadı. Dedesi pervanelerin şans simgesi olduklarını söylemişti çocukluğunda. Tıpkı cırcır böcekleri, yeşil çekirgeler, küçük gri kertenkeleler ve dört yapraklı yoncalar gibi. ''Doğrudur'' dedi delikanlının düşüncelerini okuyan yaşlı adam. ''Tıpkı sana dedenin öğrettiği gibi birer işarettir bunlar.'' Sonra sarındığı harmaniyi açtı. Delikanlı daha önce görmüş olduğu şeyden çok etkilenmişti. Bir gün önce gözlerini kamaştıran parıltı yanımsadı. Değerli taşlarla süslü, som altından kocaman bir gözlük vardı göğsünde yaşlı adamın. Gerçek bir kraldı yaşlı adam. Haydutların saldırısına uğramamak için böyle gizleniyordu. "Al," dedi, göğslüğünün ortasına takılmış biri beyaz, biri siyah iki taş çıkartarak. Birinin adı Urim Ötekinin adı Tumim'dir. Siyah olanı evet demektir, beyaz olanı hayır anlamına gelir. İşaretleri yorumlamayı başaramadığın zaman sana yardım ederler. Ama her zaman nesnel sorular sor. Ama mümkünse kendi kararlarını kendin al. Hazine piramitlerin yanında bulunuyor. Bunu biliyorsun zaten. Bana altı koyun vermek zorunda kaldın. Çünkü karar vermene ben yardımcı oldum. Delikanlı... İki taşı hebesine koydu, artık kararlarını kendisi verecekti. Her şeyin bir ve tek şey olduğunu asla unutma. Simgelerin dilini unutma. Ve özellikle kişisel menkıbenin sonuna kadar gitmeyi unutma. Ama şimdi sana küçük bir öykü anlatmak istiyorum. Bir tüccar, mutluluğun gizemini öğrenmesi için oğlunu insanların en bilgesinin yanına yollamış. Delikanlı bir çölde kırk gün yürüdükten sonra... Sonunda bir tepenin üzerinde bulunan güzel bir şatoya varmış. Söz konusu Bilge burada yaşıyormuş. Bir ermişle karşılaşmayı bekleyen bizim kahraman, girdiği salonda hummalı bir manzara ile karşılaşmış. Tüccarlar girip çıkıyor, insanlar bir köşede sohbet ediyor, bir orkestra tatlı ezgiler çalıyormuş. Dünyanın dört bir yanından gelmiş lezzetli yiyeceklerle dolu bir masada varmış. Bilge sırayla bu insanlarla konuşuyormuş. Bizim delikanlı kendi sırasının gelmesi için iki saat beklemek zorunda kalmış. Delikanlının ziyaret nedenini açıklamasını dikkatle dinlemiş Bilge. Ama mutluluğun gizemini açıklayacak zamanı olmadığını söylemiş ona. Gidip sarayda dolaşmasını, kendisini iki saat sonra görmeye gelmesini salık vermiş. Ama sizden bir ricada bulunacağım diye eklemiş Bilge. Delikanlının eline bir kaşık verip, Sonra bu kaşığa iki damla sıvı yağ koymuş. Sarayı dolaşırken bu kaşığı elinizde tutacak ve yağı dökmeyeceksiniz. Delikanlı sarayın merdivenlerini inip çıkmaya başlamış. Gözünü kaşıktan ayırmıyormuş. İki saat sonra Bilge'nin huzuruna çıkmış. ''Güzel'' demiş Bilge. ''Pek yemek sonundaki Acem havlularını gördünüz mü? Bahçıvan başımın yaratmak için on yıl çalıştığı bahçeyi gördünüz mü?'' Kütüphanemdeki güzel parşömenleri fark ettiniz mi? Utanan delikanlı hiçbir şey göremediğini itiraf etmek zorunda kalmış. Çünkü Bilge'nin kendisine verdiği iki damla yağı dökmemeye çabaladığından başka bir şeye dikkat edememiş. Öyleyse git, evrenimin harikalarını tanı demiş ona Bilge. Oturduğu evi tanımadan bir insana güvenemezsin. İçi rahatlayan delikanlı kaşığı alıp sarayı gezmeye çıkmış. Bu kez duvarlara asılmış, tavanları süsleyen sanat yapıtlarına dikkat ediyormuş. Bahçeleri, çevredeki dağları, çiçeklerin güzelliğini, bulundukları yerlere yakışan sanat yapıtlarının zarafetini görmüş. Bilge'nin yanına dönünce gördüklerini bütün ayrıntılarıyla anlatmış. ''Peki sana emanet ettiğim iki damla yağ nerede?'' diye sormuş Bilge. Kaşağa bakan delikanlı iki damla yağın dökülmüş olduğunu görmüş. Peki demiş bunun üzerine bilgeler bilgesi. Sana verebileceğim tek bir öğüt var. Mutluluğun gizemi dünyanın bütün harikalarını görmektir. Ama kaşıktaki iki damla yağı unutmadan. Çoban ağzını açıp konuşmadı. Şimdi yaşlı kralın anlattığı öykünün anlamını kavramıştı. Bir çoban gezmeyi sevebilir ama koyunlarını asla unutmaz. Yaşlı adam delikanlıya baktı ve sonra açık elleriyle Delikanlının başının üzerinde bazı tuhaf işaretler yaptı. Sonra koyunlarını önüne katıp uzaklaştı oradan. Küçük Talifa kentinin yukarı kesiminde Mariplilerin yaptırdığı eski bir kale vardır. Kale surlarına oturan biri aşağıda bir alan, bir patlamış mısır satıcısı ve karşıda da bir parça Afrika görebilir. Salem kralı Melkiz'de e o akşam kale surlarına oturdu. Ve yüzünde Gündoğusu adı verilen rüzgârı hissetti. Sahip değişikliğinin ve kargaşaların alt üst ettiği tedirgin koyunlar biraz ileri de kımıldanıp duruyordu. Bütün arzuları yalnızca yiyecek ve içecekti. Melkize dek limandan uzaklaşan küçük gemiye baktı. Genç çobanı bir daha hiç görmeyecekti. Tıpkı ganimetten ondalık verdikten sonra İbrahim'i bir daha hiç görmediği gibi. Ama işinin özelliğiydi bu. Tanrıların dilekleri olamaz. Çünkü tanrıların kişisel menkıbeleri yoktur. Bununla birlikte Salem Kralı, yüreğinden delikanlının başarıya ulaşmasını diledi. Ne yazık, yakında adımı unutacak diye düşündü. Ona adımı birkaç kez tekrarlatmalıydım. Benden söz ettiği zaman benim Salem Kralı Melkiz'e olduğumu söylemeliydi. Sonra gözlerini gökyüzüne kaldırdı, düşündüklerinden utanmıştı. Biliyorum. Her şey boş, bomboş, bomboş. Senin de söylediğin gibi Tanrım. Ama bazen bir ihtiyar kral da kendisiyle gururlanmak gereksinimini duyabilir. Ne tuhaf bir memleket şu Afrika diye düşündü delikanlı. Kentin daracık sokaklarında dolaşırken gördüğü öteki kahvehanelere benzeyen bir kahveye oturmuştu. İnsanlar ağızdan ağıza dolaştırdıkları devsel pipolar içiyorlardı. Birkaç saat içinde el ele tutuşarak dolaşan erkekler, yüzleri peçeli kadınlar, yüksek kulelerin tepesine çıkıp şarkı söyleyen din adamları, bunların çevresinde de diz çöküp alınlarını yere vuran insanlar görmüştü. İmansızların tapınmaları diye düşündü. Çocukken köylerindeki kilisede bir kır binmiş Zebedioğlu Aziz Yakup'un heykelini görürdü. Kılıcını çekmiş, ayaklarının altında buranın insanlarına benzeyen insanlar. Kendini tedirgin ve yalnız mı yalnız hissediyordu. İmansızların korkunç kötücül bakışları vardı. Üstelik yola çıkmanın büyük telaşı içinde bir ayrıntıyı unutmuştu. Uzun süre kendisini hazineden uzak tutabilecek bir tek ayrıntıyı. Bu ülkede herkes Arapça konuşuyordu. Kahveci yaklaştı. Delikanlı yandaki masaya getirildiğini gördüğü bir içeceği parmağıyla işaret etti. İşaret ettiği çaydı. Acı çay. Oysa şarap içmek isterdi. Ama şimdi böyle şeylerle kaygılanacak zaman değildi. Hazinesinden başka bir şey düşünmemeliydi. Onu nasıl ele geçireceğini düşünmeliydi. Koyunların satışından oldukça önemli bir para sağlamıştı. Ve paranın büyülü bir gücü olduğunu biliyordu. Parası olan insan hiçbir zaman tamamen yalnız değildir. Kısa bir süre sonra belki de birkaç gün içinde piramitlere ulaşacaktı. Göğsü pırıl pırıl altınla kaplı bir ihtiyarın altı koynunu almak için yalan şeyler anlatmaya gereksinimi yoktu. Yaşlı kral ona simgelerden söz etmişti. Boğazı geçerken simgeleri düşünmüştü. Evet onun nelerden söz ettiğini çok iyi biliyordu. Endülüs'ün kırlarında geçirdiği zaman içinde izlemesi gerekli yolla ilgili işaretleri yeryüzünde ve gökyüzünde okumaya alışmıştı. Falanca kuşun varlığı yakınlarda bir yılan bulunduğunun işaretiydi. Filanca çalı ise çevrede su bulunduğunun belirtisiydi. Bunları öğrenmişti. Bunları koyunları öğretmişti ona. Tanrı koyunları böylesine iyi gidiyorsa bir insanı da güdecektir diye düşündü ve içinin rahatladığını hissetti. Çay daha az acı geldi. Sen kimsin diye sorulduğunu duydu İspanyolca. Birdenbire kendini alabildiğine güçlü hissetti. Kendisi simgeleri düşünürken biri çıka gelmişti. ''Sen nasıl oluyor da İspanyolca konuşabiliyorsun?'' diye sordu. Karşısındaki Avrupalı giyinmiş bir gençti ama ten rengi onun bu kentten olduğunu akla getiriyordu. Hemen hemen kendi boyunda kendi yaşındaydı. ''Burada hemen hemen herkes İspanyolca konuşur. İspanya'dan iki saat uzaktayız yalnızca.'' ''Otur. Bir şey ısmarlayayım sana. Benim için de şarap söyle. Şu çaydan nefret ediyorum.'' ''Bu ülkede şarap yoktur.'' diye karşılık verdi öteki. Din yasaklamıştır. Genç çoban bunun üzerine piramitlere gitmesi gerektiğini söyledi. Tam hazineden de söz açacaktı ki bunun doğru olmayacağını düşündü. Arap çocuk kendisini oraya götürmek için hazineden pay isteyebilirdi. Yaşlı adamın henüz sahip olunmayan şeylerle ilişkin öneriler konusunda kendisine söylediklerini anımsadı. Mümkünse beni oraya götürmeni rica edeceğim. Rehberlik ücretini öderim. Oraya nasıl gidildiği konusunda bir fikrin var mı? Kahvecinin yakınlarında olduğunu ve konuşmalarını dikkatle dinlediğini fark etti delikanlı. Adamın orada bulunuşu canını sıkıyordu biraz. Ama bir rebbere rastlamıştı ve bu fırsatı kaçırmayacaktı. Koskoca sahra çölünü geçmek gerek dedi Arap çocuk. Bunun için de para gerekir. İlkin yeterince paran var mı bakalım, bunu bilmek isterim. Delikanlı bu soruyu biraz tuhaf buldu. Ama onun yaşlı adamı güveni vardı ve yaşlı adam ona... Gerçekten bir şey yapmak istiyorsanız, bütün evrenin sizin yararınız için işbirliği yapacağını söylemişti. Parasını cebinden çıkartıp yeni arkadaşına gösterdi. Kahveci biraz daha yaklaşıp yakından baktı. Adam ile çocuk aralarında Arapça bir şeyler konuştular. Kahveci öfkelenmişe benziyordu. Buradan gidelim dedi Arap delikanlı. Burada kalmamızı istemiyor patron. Delikanlı kendini daha rahatlamış hissetti. Borcunu ödemek için ayağa kalktı ama kahveci onu kolundan tutup noktasız virgülsüz uzun bir söylev çekmeye başladı. Delikanlı güçlü olmasına güçlüydü ama yabancı bir ülkede bulunuyordu. Yeni arkadaşı kahveciyi kenara itip delikanlıyı dışarı çıkardı. Parana göz koymuş dedi. Tança Afrika'nın öteki yerlerine benzemez. Burası bir liman, limanlar da hırsız yuvasıdır. Zor bir durumdayken kendisine yardım eden bu yeni arkadaşına demek ki güvenebilirdi. Cebinden çıkartarak paraları saydı. ''Yarın piramitlere ulaşabiliriz.'' dedi öteki parayı alırken. ''Ama iki deve satın almam gerekiyor.'' Tanca'nın daracık sokaklarında birlikte yürüdüler. Her köşeye tezgahlar kurulmuştu. Sonunda pazarın kurulduğu büyük alana geldiler. Binlerce insan pazarlık ediyor, alıp satıyordu. Sebzeler lahlılar, türlü çeşitli pipolar yan yana sergilenmişti. Delikanlı yeni arkadaşının üzerinden gözlerini ayırmıyordu. Bütün parasının artık onun ellerinde olduğunu unutmuyordu. Parayı ondan geri istemeyi aklından geçirdi ama bunun kabalık olacağını düşündü. Şimdi üzerinde dolaşmakta olduğu bu yabancı toprakların gelenek ve göreneklerini bilmiyordu. Gözüm üzerinde olsun bu yeterli diye düşündü. Kendisi ondan daha güçlüydü. Birden bu korkunç, karma karışık eşya yığınının ortasında, şimdiye kadar görmediği kadar güzel bir kılıca ilişti gözleri. Kını gümüştendi. Siyah kabzasına değerli taşlar kakılmıştı. Mısır dönüşü bu kılıcı almaya karar verdi. ''Satıcıya kılıcın fiyatını soru ver.'' dedi arkadaşına. Ama silahı seyrederken iki saniye dalmış olduğunu da fark etti. Sanki birdenbire göğüs kafesi daralmış gibi yüreği sıkıştı. Kendisini neyin beklediğini bildiğinden... Yan tarafa bakmaya korktu. Gözleri güzel kılıcın üzerinde bir an öyle kaldı. Sonra bütün cesaretini toparlayarak başını çevirdi. Çevresinde pazar alanı vardı. Gidip gelen, bağırıp çağıran, halı, fındık bakır tepsilerin yanında kıvırcık marullar, sokakta el ele tutuşmuş erkekler, peçeli kadınlar, değişik yiyeceklerin hoş kokuları vardı. Ama hiçbir yerde, kesinlikle hiçbir yerde, Arkadaşının gölgesi bile yoktu. Birbirlerini kaybetmelerinin bir rastlantı olduğuna inanmak istedi. Ötekinin geri döneceğini umarak bulunduğu yerde kalmaya karar verdi. Bir süre sonra şu malum kulelerden birine bir adam çıkıp şarkı söylemeye başladı. Bunun üzerine orada bulunanlar düz çöküp alınlarını yere vurdular ve onlar da şarkı söylemeye başladılar. Daha sonra iş başındaki karıncalar gibi dağılarak yola koyuldular. Güneş de batmaya başladı. Genç adam alanı çevreleyen beyaz evlerin arkasında yitinceye kadar uzun süre güneşe baktı. Aynı güneş bu sabah doğarken kendisinin bir başka ana karada bulunduğunu, orada çobanlık yaptığını, altmış koyunu olduğunu ve bir genç kızla buluşacağını düşündü. Sabahleyin kırlarda dolaşırken başına geleceklerin hepsini biliyordu. Oysa şimdi güneş batarken bir başka ülkede bulunuyordu. Dillerini bile anlamadığı insanların yaşadığı bir yabancı ülkede bir yabancıydı o. Artık çoban değildi. Kendisine ait hiçbir şey yoktu. Ülkesine geri dönmek ve her şey yeniden başlamak için gerekli olan parası bile. Bütün bunlar aynı güneşin doğup batışı arasında oldu diye düşündü. Daha duruma alışamadan, göz açıp kapayıncaya kadar kısa zamanda hayatta kimi zaman koşulların değiştiğini düşünerek kendisini acıdı. Ağlamaya utanıyordu. Koyunlarının karşısında hiçbir zaman ağlamamıştı. Ama pazar alanı bomboştu ve kendisi yurdundan uzaktaydı. Ağladı. Tanrı adil olmadığı için, kendi düşlerine inanan insanları bu şekilde ödüllendirdiği için ağladı. Koyunlarımın yanında mutluydum ve mutluluğumu çevremde bulunanlarla paylaşıyordum. Geldiğimi gören insanlar beni iyi karşılıyorlardı. Şimdi kederli ve mutsuzum. Ne yapacağım? Daha katı olacağım ve bir insan bana ihanet ettiği için de artık kimseye güvenmeyeceğim. Kendi hazinemi bulamadığım için gizli hazine bulan herkesten nefret edeceğim. Ve bütün dünyayı kucaklayamayacak kadar küçük biri olduğum için sahip olduğum az bir şeyi her zaman korumaya çalışacağım. İçinde ne var diye bakmak için heybesini açtı. Gemideyken yediği börekten bir parça kalmıştı belki. Ama kocaman kitaptan, yamçıdan ve yaşlı adamın kendisine verdiği o iki taştan başka bir şey bulamadı. Bu taşları görünce büyük bir teselli hissettiği içinde. Altı koyununu altın bir gözlükten çıkartılan bu taşlarla değiştokuş etmişti. Bunları satıp dönüş bileti alabilirdi. Bundan böyle artık daha kurnaz olacağım diye düşündü. İki taşı heybeden alıp cebine soktu. Burası bir limandı ve Arap çocuğun kendisine söylediği tek doğru şey de buydu. Limanlar hırsız yuvasıdır. Kahvecinin umutsuz çabalarını şimdi anlıyordu. Bu adama güvenmemesini söylemeye çalışıyordu. Ben de herkes gibiyim. Dünya gerçeklerine oldukları gibi değil de olmalarını istediğim gibi bakıyorum. Taşlara bir süre baktı, onları usulca okşadı, sıcaklıklarını, kaygan yüzeylerini parmaklarının ucunda hissetti. Hazinesiydi onun bu taşlar. Onlara dokunmak yatıştırdı onu. Taşlar ona yaşlı adamı anımsattı. Bir şeyi gerçekten istersen, demişti yaşlı adam ona, onu gerçekleştirmen için bütün evren işbirliği yapar. Delikanlı bunun doğru olup olmadığını anlamak istedi. Bomboş bir pazar alanındaydı, ne cebinde tek kuruş ne de geceleyin bekleyeceği koyunları vardı. Ama bu taşlar, onun bir krala rastlamış olduğunun kanıtıydı. Onun kişisel menkıbesini bilen, babasının silahıyla ne yaptığından, ilk cinsel deneyiminden haberi olan bir kral. Taşlar kainlik yapmaya yarar, atları urmile ile Tumim demişti kral. Taşları hevesinden çıkararak bir deney yapmaya karar verdi. Yaşlı adam, taşları ancak insan ne istediğini bildiği zaman işe yaradığı için onlara açık seçik sorular sormak gerektiğini söylemişti. Bunun üzerine yaşlı adamın kutsamasının hala kendi üzerinde olup olmadığını sordu. Taşlardan birini çıkardı, evet idi çıkan taş. Hazinemi bulacak mıyım diye sordu. Elini heybeye soktu. Taşlardan birini almak istedi. Ama taşlar heybedeki bir delikten aşağı düştüler. Heybede bir delik olduğunu fark etmemişti. Uru ile Tumimi yerden alıp heybeye koymak için eğildi. Ama onları görünce bir başka cümle anımsadı. Simgelere saygılı olmayı ve onları izlemeye öğren demişti yaşlı kral. Bir işaret. Delikanlı kendi kendine gülmeye başladı. Sonra taşları yerden alıp heybesine koydu. Deliği dikmeye niyetli değildi. Taşlar canlarının istediği zaman bu delikten düşebilirlerdi. Kendi yazgısından kaçmamak için bazı şeylerin sorulmaması gerektiğini öğrenmişti. Kendi kararlarımı kendim almaya söz veriyorum dedi içinden. Ama taşlar yaşlı adamın her zaman onun yanında olduğunu söylemişlerdi. Bu yanıt kendine yeniden güven duymasını sağlamıştı. Yeniden boş pazar yerine baktı. Önceden hissettiği umutsuzluğu artık hissetmedi. Artık yabancı bir dünya değildi burası. Yeni bir dünyaydı. Doğrusu tam olarak onun istediği de buydu zaten. Yeni dünyalar tanımak. Piramitlere hiçbir zaman varamayacak olsa da tanıdığı bütün çobanlardan çok daha uzaklara gitmişti şimdiden. Ah, vapurla iki saat ötede ne çok değişik şeyler olduğunu bir bilselerdi. Yeni dünya, boş bir pazar yeri halinde karşısında duruyordu. Ama burayı cıvıl cıvıl hayat doluyken de görmüştü daha önce ve bir daha hiç unutmayacaktı. Kılıcı anımsadı. Bir anda alıp onu seyretmeyi çok pahalı ödemişti. Ama şimdiye kadar ona benzer bir şey de görmemişti hayatında. İster bir hırsızın kurbanı olarak, ister hazine peşine düşmüş bir serüvenci olarak olsun, dünyaya bakabileceğini anladı birden. Biraz yine peşine düşmüş bir serüvenciyim ben diye düşündü yorgunluktan bitkin durumda uykuya dalmadan önce. Birinin omuzundan sarstığını hissederek uyandı. Şimdi yeniden canlanmakta olan pazar alanının ortasında uyumuştu. Koyunlarını aranarak çevresine bakındı ve o zaman artık başka bir dünyada olduğunu anladı. Bundan hüzün duyacağına tam tersine kendini mutlu hissetti. Su ve yiyecek peşine düşmek zorunda değildi artık ve şimdi bir hazine aramaya başlayabilirdi. Cebinde tek metelik yoktu ama hayatı olan inancı tamdı. Önceki akşam okuma alışkanlığı edindiği kitaplardaki kahramanlar gibi bir serüvenci olmayı seçmişti. Acele etmeden alanı dolaşmaya başladı. Satıcılar barakalarını kurmaya başlamışlardı. Şekerleme satan birinin barakasını kurmasına yardım etti. Bu adamın yüzünde Başkalarınınkine benzemeyen bir gülümseme vardı. Neşe doluydu, hayata açıktı. Zorlu bir iş gününe başlamaya hazırdı. Gülümsemesi, bir bakıma şu yaşlı adamı, bir süre önce tanımış olduğu şu gizemli yaşlı kralı anımsatan bir gülümsemeydi. Bu tüccar, yolculuk yapmak ya da bir tüccar kızıyla evlenmek için şekerleme imal etmiyor. Hayır, bu mesleği sevdiği için şekerleme üretiyor, diye düşündü delikanlı. Adamın, o yaşlı adamın yaptığını yapabileceğini fark etti. Birinin kendi kişisel menkıbesine yakın ya da uzak olduğunu bir bakışta anlamak. Kolay bir şey. Ama ben henüz bunu anlamaktan uzağım. Baraka kurulunca satıcı hazırladığı ilk tatlıyı delikanlıya sundu. Delikanlı tatlıyı büyük bir hazla yedi. Teşekkür etti ve yola koyuldu. Biraz uzaklaşmıştı ki, barakayı iki kişinin kurduğu aklına geldi. Bunlardan biri Arapça, Öteki İspanyolca konuşuyordu. Yine de pek güzel anlaşmıştı ikisi. Sözcüklerin ötesinde bir dil var diye düşündü. Daha önce koyunlarla böyle bir deneyimim olmuştu. Şimdi de aynı şeyi insanlarla yapıyorum. İşte böyle yeni ve değişik şeyler öğrenmekteydi. Daha önce de yaşadığı şeylerdi bunlar. Ama gene de yeniydiler. Çünkü daha önce karşılaştığı ama varlıklarının farkına varmadığı şeylerdi bunlar. Bu şeylere alıştığı için böyle olmuştu. Sözcüklere gereksinim duymayan bu dili çözümlemeyi öğrenmeyi başarırsam, dünyayı kavramayı başaracağım. Her şey bir tek ve aynı şeydir, demişti yaşlı adam. Tancan'ın daracık sokaklarında kaygısızca dolaşmaya karar verdi. Simgeleri algılamayı ancak bu şekilde başarabilirdi. Bu hiç kuşkusuz büyük bir sabır gerektiriyordu ama sabır bir çobanın öğrendiği ilk erdemdir. Koyunların kendisine öğretmiş olduğu dersleri bu yabancı dünyada uygulamaya koyduğunu bir kez daha anladı. Her şey bir tek ve aynı şeydir demişti yaşlı adam. Billuriyeci güneşin doğmakta olduğunu gördü ve her sabah duyduğu sıkıntı duygusunu gene hissetti. Neredeyse 30 yıldır aynı yerdeydi. Müşterilerin pek ender ayak bastığı yokuş yukarı bir sokağın sonundaki bu dükkanda. Şimdi artık herhangi bir şey değiştirmek için çok geçti. Hayatı boyunca öğrendiği tek şey billuriyi alıp satmaktı. Bir zamanlar dükkanı pek ünlüydü. Pek çok insan bilirdi bu dükkanı. Arap tüccarlar, Fransız ve İngiliz yer bilimciler, Alman askerler, yani her zaman cepleri para dolu insanlar. O sıralar billuriye satıcılığı olağanüstü bir serüvendi ve nasıl zengin olacağını, yaşlandığı zaman sahip olacağı güzel kadınları hayal ederdi. Sonra yavaş yavaş zaman geçti ve kent değişti. Septe de kenti tanca kadar zenginleşti ve ticaretin niteliği değişti. Komşular başka yerlere taşındılar ve bir süre sonra tepede birkaç dükkandan başka bir şey kalmadı. Birkaç önemsiz dükkan için hiç kimse yokuşu tırmanmayı göze almıyordu. Ama Billuri'ye satıcısının seçim şansı yoktu. Hayatının 30 yılını kristal eşya alıp satarak yaşamıştı. Hayatına yeni bir yön vermek için artık çok geçti. Bütün sabah dar sokaktan gelip geçenlere baktı. Pek az insan gelip geçmişti. Yıllardır böyleydi bu. Geçenlerin hepsinin alışkanlıklarını biliyordu. Öğle yemeği vaktinden birkaç dakika önce genç yabancı vitrinin önünde durdu. Herkes gibi giyinmişti genç adam. Ama bir Luria tüccarının deneyimli gözleri bu gencin cebinde para olmadığına karar verdi. Her şeye karşın dükkana geri dönmeye, genç adam gidinceye kadar birkaç dakika beklemeye karar verdi. Kapıda, dükkanda birçok yabancı dil konuşulduğunu belirten bir tabela asılıydı. Delikanlı, tezgahın gerisinden birinin çıktığını gördü. ''İsterseniz'' dedi. ''Bu vazoları temizleyebilirim. Bu durumda hiç kimse satın almak istemez bunları.'' Tüccar hiçbir şey söylemeden delikanlıya baktı. Buna karşılık, ''Karnımı doyurman için bana bir şeyler verirsiniz. Tamam mı?'' Adam konuşmuyordu. Delikanlı kararı kendisinin vermesi gerektiğini anladı. Heybesinde yamçısı vardı. Çölde ona gereksinimi olmayacaktı. Yamçıyı çıkardı ve vazoları silmeye başladı. Yarım saat içinde vitrinde bulunan bütün kristalleri silmişti. Bu süre içinde iki müşteri gelip birçok bilduriyi aldı. Her şey temizleyince dükkan sahibinden yemek için bir şeyler vermesini istedi. "Haydi yemeye gidelim." dedi Billuriye tüccarı. Kapıya bir tabela astı ve yokuşun sonunda bulunan küçük bir aşevine gittiler. Aşevinde bulunan tek masaya oturdukları zaman Billuriye tüccarı gülümseyerek konuştu. "Aslında herhangi bir şey temizlemen gerekmezdi. Kur'an'ın yasası aç insanları doyunmayı buyurur.'' ''Peki öyleyse neden benim bunu yapmama izin verdiniz?'' diye sordu delikanlı. Çünkü kristaller kirliydi ve ikimizin de kafamızdaki kötü düşünceleri temizlemesi gerekiyordu. Yemekleri bitince delikanlıya döndü tüccar. ''Dükkanımda çalışmanı isterdim. Bugün sen kristalleri silerken iki müşteri geldi. Bu iyiye işaret.'' ''İnsanlar durmadan işaretlerden söz ediyorlar.'' diye düşündü çoban. Ama tam olarak neden söz ettiklerini bilmiyorlar. Tıpkı yıllardır benim koyunlarımla sözcüksüz bir dille konuşmuş olduğumu fark etmemiş olmam gibi. ''Benimle çalışacak mısın?'' diye sorusunu yineledi Billi Tüccarı. ''Günün geri kalan süresinde çalışabilirim'' diye yanıtladı delikanlı. ''Dükkandaki bütün kristalleri sabaha kadar temizlerim. Buna karşılık yarın benim Mısır'a gitmem için gereken parayı ödersiniz.'' Yaşlı adam birden gülmeye başladı. Dükkandaki kristalleri bütün bir yıl sen de, satılan her şeyden yüklü bir komisyon da alsan, Mısır'a gitmen için epeyce borç para bulman gerekir. Tanca ile piramitler arasında binlerce kilometrelik bir çöl var. Bunun üzerine öyle bir sessizlik oldu ki, kent birdenbire uykuya dalmış izlenimini uyandırdı. Sanki artık pazar mazar yoktu, satıcılar arasındaki tartışmalar sona ermiş, Minarelere çıkıp şarkı söyleyen insanlar toz olmuş, kabzaları kakmalı güzel kılıçlar uçup gitmişti. Umut ve serüven, yaşlı krallar ve kişisel menkıbeler yoktu artık. Ne hazine ne de piramitler vardı. Delikanlının ruhu sessizliğe gömüldüğü için sanki bütün dünya dilsiz kesilmişti. Ne dert, ne acı, ne hayal kırıklığı. Yalnızca küçük aşevinin küçük kapısından geçip giden boş bir bakış, ve uçsuz bucaksız ölüm arzusu. Aynı anda her şeyin sonsuza dek bittiğini görmek dileği. Tüccar ona şaşkın şaşkın baktı. Bu sabah çevresinde gördüğü bütün neşe sanki bir anda uçup gitmişti. ''Ülkene geri dönmen için gereken parayı sana veririm oğlum.'' dedi Billurie Tüccar'ı. Delikanlı sessiz kaldı. Sonra ayağa kalktı, giysilerine çeki düzen verdi ve heybesini aldı. Sizinle çalışacağım dedi. Ve uzun bir sessizlikten sonra sözünü bitirmek için ekledi. Birkaç koyun almak için paraya gereksinimim var. İkinci Bölüm Neredeyse bir aydır Billurie Tüccarının yanında çalışıyordu delikanlı. Ne var ki onu tam anlamıyla mutlu edecek türden biri sayılmazdı. Tüccar hiçbir şey kırmaması için çok dikkatli olması gerektiğini durmadan anımsatarak Tezgahın arkasında bütün gün homurdanıp duruyordu. Yine de orada çalışmayı sürdürüyordu delikanlı. Çünkü adam dırdırcı olmasına dırdırcıydı. Ama adaletsiz biri de değildi. Satılan her parça üzerinden oldukça iyi bir komisyon alıyordu satıcı. Ve daha şimdiden biraz para biriktirmeyi bile başarmıştı. Sabahleyin hesaplamıştı. Her gün böyle bu koşullarda çalışacak olsa... Birkaç koyun alabilmesi için bir yıl çalışması gerekiyordu. ''Kristaller için bir sergi tablası yapmak istiyorum.'' dedi patronuna. ''Dışarıya bir tabla konulabilir. Bu da geçenlerin dikkatini çeker ta yokuşun başından itibaren.'' ''Şimdiye kadar hiç böyle bir şey yapmadım.'' diye yanıtladı tüccar. ''İnsanlar geçerken tabloya takılır, kristaller de kırılır.'' Koyunlarımla kırları dolaşırken yılan sokmalarına kurban gidebilirlerdi. Ama bu tehlike çobanların hayatlarının bir parçasıdır. Tüccar bu arada üç kristal vazo almak isteyen bir müşterinin yanına gitti. Artık her zamankinden daha fazla satış yapıyordu. Sanki eski zamanlar geri dönmüş gibiydi. Sokağın, Tancan'ın en çekici sokaklarından biri olduğu zamanlar gibi. Gelip geçenler giderek çoğalıyor. Dedi delikanlıya müşteri gittiği zaman. Bu sayede daha iyi yaşayabiliyorum. Sen de kısa bir süre sonra koyunlarına kavuşabileceksin. Hayattan daha fazlasını neden istemeli? Çünkü işaretleri izlemek zorundayız diye yanıtladı delikanlı hiç düşünmeden. Tüccar ömür boyu bir kralla tanışmak olanağı bulamamış olduğu için onunla böyle konuştuğuna pişman oldu delikanlı. Buna lütuf kralı denir demişti yaşlı kral. Acemi talih. Çünkü hayat senin kişisel menkıbeni yaşamanı istiyor. Bununla birlikte delikanlının kendisine söylemek istediği şeyi çok iyi anlıyordu Tüccar. Delikanlının dükkanda bulunuşu bile bir işaretti. Zaman geçtikçe, kasa paracıklarla doldukça, İspanyol delikanlıyı işe almış olmaktan en küçük pişmanlık duymuyordu. Kuşkusuz delikanlı hak ettiğinden fazlasını kazanıyordu. Satışların bu kadar çoğalacağını aklına bile getirmediği için, Delikanlı'ya oldukça yüksek komisyon önermişti. Ön sezisi delikanlının kısa bir süre sonra koyunlarının yanına döneceğini söylüyordu. ''Neden piramitleri görmeye gitmek istiyorsun?'' diye sordu konuşmayı sergi tablasından başka yere çevirmek için. ''Çünkü çok sık söz ettiler bana.'' diye yanıtladı delikanlı gördüğü düşleri es geçerek. Hazine artık acı bir anıydı ve bunu aklına getirmemeye çalışıyordu. Sadece piramitleri görmek için çölü geçmek isteyecek birini tanımıyorum buralarda. Bir taş yanından başka bir şey değiller. Kendi bahçene kendi piramitini dikebilirsin. Sizi hiç yolculuk düşleri görmemişsiniz dedi delikanlı dükkandan içeri giren bir başka müşterinin yanına giderken. İki gün sonra sergi tablası konusunu açtı tüccar. Değişikliklerden pek hoşlanmam dedi. Ne sen ne de ben para babası tüccarı asana benziyoruz. Bir şey satın alırken bir hata yapacak olsa hız gelir ona. Ama bizler hatalarımızın bedelini ödemek zorundayız. Söyledikleri doğru diye düşündü delikanlı. Bu sergi tablasını neden istiyorsun diye sordu tüccar. Bir an önce koyunlarıma kavuşmak istiyorum. Talih bizden yanayken bundan yararlanmalıyız. Talihin bize yardımcı olması için biz de ona yardımcı olacak şekilde davranmalıyız. Gereken ne varsa yapmalıyız. Buna lütuf kuralı derler ya da acem ithaliyi. Yaşlı tüccar bir süre ağzını açmadı. Sonra konuştu. Peygamberimiz bize Kur'an'ı verdi ve ömür boyu yalnızca beş kurala uymamızı zorunlu kıldı. En önemli şart şudur. Bir tek Allah vardır. Öteki şartlara gelince günde beş vakit namaz kılmak, Ramazan'da oruç tutmak ve yoksullara zekat vermek. Suslu. Peygamberden söz ederken gözleri yaşarmıştı. Yüreği coşku dolu bir insandı. Kimi zaman sabırsız görünse de İslam'ın kurallarına uygun olarak yaşamaya çalışıyordu. ''Peki beşinci şart hangisi?'' diye sordu delikanlı. ''Sen bana iki gün önce benim hiç yolculuk düşleri görmediğimi söyledin.'' diye yanıtladı tüccar. İyi bir Müslüman için beşinci şart bir yolculuk yapmaktır. Hayatımızda hiç olmazsa bir kere Kutsal kent Mekke'ye gitmek zorundayız. Mekke, piramitlerden çok daha uzakta. Gençken sahip olduğum az bir parayı bu dikkeni açmak için kullandım. Günün birinde Mekke'ye gidecek kadar zengin olmayı umuyordum. Doğrusunu istersen para kazanmaya başladım. Ama kristalleri kimseye emanet edemedim. Tabii, kristallere çok dikkat etmek gerekir. Naziktirler. Bu süre içinde... Mekke'ye giden bir yığın insan uğradı dükkanıma. Aralarında hizmetçileriyle, develeriyle birlikte yola çıkan zengin hacı adayları vardı. Ama çoğu benden daha yoksul insanlardı. Hepsi mutlu gidip, mutlu dönüyor ve evlerinin kapısına hacca gittiklerini gösteren alametler asıyorlardı. Bunlardan biri, hayatını ayakkabı tamir ederek kazanan bir kunduracı çölü geçmek için bir yıl yürüdüğünü söyledi. Ama şimdi kösel almak için tanca sokaklarında yürümek zorunda kalınca kendisini daha yorgun hissediyormuş. ''Peki Mekke'ye şimdi neden gitmiyorsunuz?'' diye sordu delikanlı. ''Beni hayata tutan Mekke'dir. Hepsi birbirine benzeyen günlere, raflara dizilmiş şu vazolara, iğrenç bir aş evinde öğle akşam yemek yemeye katlanacak gücü veriyor bana. Düşümü gerçekleştirmekten korkuyorum. Çünkü o zaman... Yaşamak için bir sebebim olmayacak. Sen koyunları ve piramitleri hayal ediyorsun. Sen benim gibi değilsin. Çünkü sen düşlerini gerçekleştirmek istiyorsun. Oysa benim istediğim Mekke'yi düşlemek sadece. Çölü geçişimi, Kutsal Taş, Hacerül Esvet'in bulunduğu meydana varışımı, ona el sürmeden önce Kabe'nin çevresini yedi kez tavaf edişimi binlerce defa hayal ettim yanımda kimlerin olacağını, önümde kimin olacağını, konuşacağımız şeyleri, birlikte edeceğimiz duaları bile hayal ettim. Ama büyük bir hayal kırıklığına uğramaktan korkuyorum. Bu yüzden hayal kurmakla yetinmeye çalışıyorum. Tüccar o gün sergi tablası yaptırması için izin verdi Delikanlı'ya. Herkes kendi düşlerini aynı şekilde göremez, kendince görür. İki ay daha geçti. Sergi tablası Billurie dükkanına daha çok müşteri çekti. Delikanlı 6 ay daha böyle çalışırsa İspanya'ya dönüp 60 koyun alabileceğini hesapladı. Hatta fazladan bir 60 koyun daha alabilecekti. Bir yıldan kısa süre içinde sürüsünü ikiye katlamış ve Araplarla pazarlık edebilecek duruma gelmiş olacaktı. Çünkü bu tuhaf dili öğrenmeyi başarmıştı. Billurie tüccarı için Mekke nasıl uzak bir hayal ise... Onun içinde Mısır uzak bir hayale dönüşmüş olduğu için pazar yerinde yaşadığı şu malum sabahtan bu yana Urim ve Tumim'e bir daha başvurmamıştı. Ama işinden hoşnuttu şimdi ve başarıya ulaşmış olarak tarifada karaya ayak basacağı günü aklından çıkarmıyordu. Her zaman ne istediğini bilmek zorunda olduğunu anımsa demişti yaşlı kral. Ne istediğini biliyordu delikanlı ve bu amaç doğrultusunda çalışıyordu. Belki de bu ilginç ülkeye gelip bir hırsıza rastlamak ve bir kuruş harcamadan sürüsünü ikiye katlamaktı onun hazinesi. Kendisiyle gurur duyuyordu. Önemli şeyler öğrenmişti. Birleriye ticareti, sözcüksüz dil ve simgeler gibi. Bir öğleden sonra yokuşun başında bir adam gördü. Yokuşu tırmandıktan sonra bir şeyler içecek uygun bir yer bulamamaktan yakınıyordu. Delikanlı artık işaretlerin dilini biliyordu. Konuşmak için patronunun yanına gitti. Yokuşu çıkan insanlara çay ikram etmeliyiz dedi ona. Çay içebilecekleri bir yığın yer var diye yanıtladı tüccar. Ama biz kristal bardaklarda çay ikram edebiliriz. Bu sayede insanlar çayı çok beğenecekler ve kristal eşeği almak isteyecekler. Çünkü insanları en çok etkileyen şey güzelliktir. Tüccar hiçbir şey söylemeden uzun uzun yardımcısına baktı. O akşam... Akşam namazını kılıp dükkanı kapattıktan sonra kaldırıma oturdu ve onu nargile içmeye, Arapların tüttürdüğü şu garip pipodan tüttürmeye davet etti. ''Neyin peşinde koşuyorsun?'' diye sordu yaşlı bir lüriye tüccarı. ''Size neyin peşinde olduğumu söyledim daha önce. Koyunlarımı geri almak zorundayım. Bunun için de para gerek.'' Yaşlı adam, nargilenin lülesine yeniden köz koydu ve dumanı uzun uzun içine çekti marpuçtan. 30 yıldır bu dükkanı işletiyorum. İyi ve kötü kristal ne olduğunu biliyorum. Ticaretin bütün inceliklerini biliyorum. Dükkanıma, boyutlarına, müşterilerime alıştım. Kristal bardaklarla çay satacak olursan, iş daha da büyüyecek. O zaman da ben yaşama tarzımı değiştirmek zorunda kalacağım. Peki, iyi bir şey değil mi bu? Kendi hayat tarzıma alıştım ben. Sen gelmeden önce, dostlarım, benim aksime değişirken... İşleri kötü ya da iyiye giderken burada zaman kaybettiğimi düşünüyordum. Bu da alabildiğini üzüyordu beni. Şimdi durumun böyle olmadığını biliyorum. Gerçekten de dükkan tam benim hayal ettiğim durumda şimdi. Değişmek istemiyorum. Çünkü nasıl değişeceğimi bilmiyorum. Artık tam anlamıyla kendime alışmış durumdayım. Delikanlı ne diyeceğini bilmiyordu. Bunun üzerine konuşmasını sürdürdü yaşladım. Benim için beklenmedik bir talih oldun. Tanrı'nın lütfu oldun. Şimdi eskiden bilmediğim bir şey biliyorum. Değeri bilinmeyen her lütuf felakete dönüşüyor. Artık hayattan bir şey beklemiyorum. Ama sen şimdiye kadar aklıma bile getirmediğim zenginliklere ve ufuklara bakmaya zorluyorsun beni. Oysa şimdi bunların neler olduğunu bildiğim, önümdeki büyük olanakları gördüğüm için kendimi eskiden olduğundan daha kötü hissedeceğim. Çünkü her şeye sahip olacağımı biliyorum. Ve istemiyorum bunu. İyi ki patlamış mısır satıcısına hiçbir şey söylememişim diye düşündü delikanlı. Güneş batarken bir süre daha nargile içmeyi sürdürdüler. Aralarında Arapça konuşuyorlardı. Arapça konuşabildiği için çok mutluydu delikanlı. Bir dönem yeryüzünde bulunan her şeyi kendisine koyunlarının öğretebileceğine inanmıştı. Ama koyunların Arapça öğretmeleri olanaksızdı. Yeryüzünde koyunların öğretemeyeceği daha başka şeyler olmalı diye düşündü. Hiçbir şey söylemeden tüccara bakarak. Çünkü su ve yiyecekten başka bir şey aramıyorlar. Galiba onlar öğretmiyorlar, ben öğreniyorum. Mektup dedi sonunda tüccar. Ne anlama geliyor dediğiniz şey? Bunu anlamak için Arap olarak doğman gerekir. Ama çevirisi yazılmış gibi bir şey. Ve nergilenin ateşini söndürürken delikanlıya, Müşterilere kristal bardakta çay ikram edebileceğini söyledi. Öyle zamanlar vardır ki insan hayat tırmağının akış yönünü değiştiremez. İnsanlar sokan yokuşunu tırmanıyorlar ve yukarıya varınca yorgunluk hissediyorlardı. Ama yokuşun başında birbirinden güzel kristaller satılan bir bilduriye dükkanı vardı ve bu dükkanda da iç ferahlatıcı nane çayı ikram ediliyordu. İnsanlar göz kamaştırıcı kristal bardaklarda sunulan nane çayını içmek için dükkana giriyorlardı. ''Vallahi karımın aklına hiç gelmedi böyle bir şey.'' diyordu adamın biri ve bu akşam evine konuklar geleceği, kristal bardakların güzelliğinden etkilenecekleri için birkaç kristal bardak satın alıyordu. Bir başka müşteri, kristal kaplarda sunulan çayın çok daha iyi olduğunu kendi payına doğruluyordu. Çünkü çayın rahiyası uçup gitmiyordu. Üçüncü müşteri de büyülü güçlere sahip olması nedeniyle çayı kristal içinde ikram etmenin doğuya özgü bir gelenek olduğunu ileri sürüyordu. Haber kısa sürede yayıldı ve insan kafileleri çok eski bir ticaret alemine bu yeniliği getirmiş olan dükkanı görmek için yokuşun tepesine tırmanmaya başladılar. Bunu görenler kristal bardaklarda çay sunulan başka dükkanlar açtılar. Ama bunlar yokuş yukarı bir sokağın tepesinde bulunmadıkları için müşteri yerine sinek avladılar. Kısa bir süre sonra tüccar iki yeni müstahtem de işe. Ayrıca yeniliklere susamış erkek ve kadınların isteklerini karşılamak için dizi dizi kristaller çuval çuval çay getirmek zorunda kaldı. Böylece altı ay geçti. Delikanlı güneş doğmadan uyandı. Afrika ana karasına ayak bastığından bu yana tamı tamına 11 ay 9 gün geçmişti. Özellikle bugün için satın almış olduğu beyaz renkli Arap kılığını giydi. Deve derisi bir halkayla sarılı türbanını başına geçirdi. Sonunda yeni sandaletlerini giyip gürültüsüzce aşağı indi. Kent hala uykudaydı. Susamlı simit yiyip kristal bir bardaktan sıcak çay içti. Ardından dükkanın eşiğine oturup tek başına Nargile tüttürmeye başladı. Hiçbir şey düşünmeden tüttürdü nargileyi. Çöl kokusu taşıyarak esen rüzgarın uğultusundan başka bir ses duymuyordu. Sonra nargile içmeyi bitirince elini ceplerinden birine soktu ve çıkardığı şeye bir süre baktı. Yüklüce bir para tutuyordu elinde. 120 koyun dönüş bileti ve kendi ülkesiyle şu anda bulunduğu ülke arasında bir ihracat, ithalat ruhsatı almaya yetecek kadar para. Yaşlı adamın uyanıp dükkanı açmasına kadar sabırla bekledi. Birlikte çay içmeye gittiler. Ben bugün gidiyorum dedi delikanlı. Koyunlarımı almaya yetecek kadar param var. Sizin de gidecek kadar paranız var. Yaşlı adam hiçbir şey söylemedi. Hayır duanızı istiyorum sizden diye üsteledi delikanlı. Bana yardım ettiniz. Yaşlı adam ses çıkarmadan çay hazırlıyordu. Sonunda... Bir süre sonra delikanlıya doğru döndü. ''Seninle gurur duyuyorum.'' dedi. ''Billuriye dükkanıma bir ruh verdin. Ama ben Mekke'ye gitmeyeceğim. Biliyorsun bunu. Tıpkı senin koyun satın almayacağını bildiğin gibi. Kim söyledi bunu size?'' diye sordu delikanlı şaşkınlıkla. ''Mektup.'' dedi kısaca yaşlı Billuriye tüccarı. Ve onun için hayır dua okudu. Delikanlı odasına gitti ve eşyalarını topladı. Tıka basa dolu üç meshin çanta. Tam ayrılmak üzereken odanın bir köşesinde eski çoban heybesinin durduğunu gördü. Acınacak durumdaydı, varlığı tamamen aklından çıkıp gitmişti. İçinde her zaman olduğu gibi kitabı ve yamçısı vardı. Sokakta karşısına çıkan ilk çocuğa armağan etmeyi düşündüğü yamçıyı heybeden çıkartırken yere iki taş düştü. Urim ile Tumim. O zaman. Yaşlı kralı anımsadı. Anımsayınca da bu rastlaşmayı uzun süredir düşünmemiş olduğunu fark ederek şaşırıp kaldı. Bütün bir yıl durmadan çalışmış, İspanya'ya başı önde dönmemek için gereken parayı kazanmaktan başka bir şey düşünmemişti. Hayallerinden asla vazgeçme demişti yaşlı kral. Simgelere dikkat et. Urim ile Tümüm'ü yerden aldı ve yeniden kralın yakınlarda bir yerde olduğu duygusuna kapıldı. Garip bir duyguydu bu. Yıl boyu acımasızca çalışmıştı ve işaretler gitme zamanının geldiğini gösteriyordu. Geriye dönüp kaldığım yerden devam edeceğim diye düşündü delikanlı. Ne var ki? Arapçayı koyunlardan öğrenmedim. Ama koyunlar çok önemli başka bir şey öğretmişlerdi. Yeryüzünde herkesin anladığı bir dil vardı ve kendisi dükkanı geliştirirken bu dilden yararlanmıştı. Bu coşkunun dilidir. Arzu edilen... Ya da inanılan bir şeyi gerçekleştirmek için sevgi ve tutkuyla yapılan girişimlerin dilidir. Tanca artık onun için yabancı bir kent değildi. Burayı fethettiği gibi bütün dünyayı fethedebileceğini hissetti. Bir şeyi gerçekten istediğin zaman arzunu gerçekleştirmeni sağlamak için bütün evren işbirliği yapar demişti yaşlı kral. Ama hırsızlardan, uçsuz bucaksız çöllerden, düşlerinin ne olduğunu bilen, ama bunları gerçekleştirmek istemeyen insanlardan söz etmemişti yaşlı kral. Piramitlerin bir taş yanından başka bir şey olmadığını ve isteğinin kendi bahçesine taş söylememişti yaşlı kral. Ve eski sürünüzden daha büyüğünü satın alacak kadar paranız olduğunda bu sürüyü satın almayı kendiniz için görebildiğinizi de söylemeyi unutmuştu. Heybeyi toparladı ve öteki çantalarla birlikte yanına aldı. Merdiveni indi, öteki müşteriler kristal bardaklardan çaylarını yudumlarken bir yabancı çifte hizmet etmekteydi yaşlı adam. Sabahın bu erken saatinde iyi bir başlangıçtı güne. Delikanlı, bulunduğu yerden, billiuriye tüccarının saçlarının, yaşlı kralın saçlarına tamamen benzediğinin farkına vardı ilk kez. Yersiz yurtsuz, yiyecek içeceksiz durumda tanca da uyandığı ilk gün rastladığı şeker tüccarının gülümsemesini anımsadı. Bu gülümseme de yaşlı kralı anımsatıyordu. Sanki buradan geçmiş ve bir iz bırakmış gibi diye düşündü. Sanki bu insanlar yaşamlarının herhangi bir döneminde kralla karşılaşmışlar gibi. Üstelik kendi kişisel menkıbesini yaşayan kimseye her zaman göründüğünü de söylemişti. Billuriye ile vedalaşmadan ayrıldı oradan. Kuşkusuz onu görebilirdi ama ağlamak istemiyordu. Ne var ki, buradaki yaşantısını, öğrendiği iyi şeyleri özleyecekti. Kendine iyice güveni vardı ve dünyayı ele geçirmek isteği duyuyordu. Ama eskiden tanıdığım kırlara gidip gene koyun gideceğim. Ancak artık bu kararından dolayı mutlu değildi. Bütün bir yıl bir düşü gerçekleştirmek için çalışmıştı ama bu düş her dakika giderek önemini yitiriyordu. Belki de gerçekte böyle bir düşü yoktu. Kim bilir, belki de Billuriye tücceri gibi olmak daha iyidir. Mekke'ye hiç gitmeden oraya gitme arzusuyla yaşamak. Ama Urim ile Tümumi elinde tutuyordu ve bu iki taş yaşlı kralın gücünü ve iradesini kendisine aktarıyordu. Bir rastlantı ya da bir işaret sonucu diye düşündü. Buraya geldiği ilk gün uğradığı kahveye geldi. Hırsız orada değildi. Kahveci bir bardak çay getirdi. ''Yeniden çoban olabilirim.'' dedi kendi kendine. Koyunlara bakmayı öğrendim ve onların nasıl bir şey olduklarını unutamam kesinlikle. Ama belki de Mısır piramitlerine gitme olanağım olmayacak bir daha hiçbir zaman. Yaşlı adamın göğsünde altın bir gözlük vardı ve benim geçmişimi biliyordu. Gerçek bir kraldı, bir bilge kral. Endülüs havaları ile arasında vapurla iki saatlik bir mesafe vardı ancak. Ama kendisiyle piramitler arasında çöl vardı. Delikanlı durumu bir başka açıdan da görebileceğini düşündü. Aslında şimdi hazinesine iki saat daha yakındaydı. Bu iki saatlik menzile varmak için aşağı yukarı bir yıl harcamış olsa bile. Koyunlarıma neden kavuşmak istediğimi çok iyi biliyorum. Koyunları çoktandır tanıyorum. İnsana fazla yük olmazlar ve sevebilirim onları. Hazinemi çöl gizliyor. Ama çölü sevecek miyim, sevmeyecek miyim bunu bilmiyorum. Hazineyi bulamayacak olursam gene yurduma dönebilirim. İşte hayat ihtiyacım olan parayı bir anda verdi bana. Ve gereken zamanım da var. Öyleyse neden olmasın. O anda içinde müthiş bir rahatlama hissetti. İstediği anda tekrar çobanlık yapabilirdi. Canının çektiği anda kristal satıcısı olabilirdi. Belki de dünya başka hazinelerde gizliyordu. Ama kendisi bir tek düş görmüş ve bir krala rastlamıştı. Bu da herkesin başına gelmezdi. Kahvehaneden çıkarken çok mutluydu. Tüccara mal sağlayan tedarikçilerden birinin kristalleri çölü geçen kervanlarla getirdiğini anımsamıştı. Urim ile Tumim elini aldı. Bu ikitay sayesinde işte yeniden hazinenin izini sürüyordu. Ben her zaman kendi kişisel menkıbesine yaşayanların yanındayım demişti yaşlı kral. Piramitlerin gerçekten de çok uzakta olup olmadıklarını öğrenmek için ambara kadar yürürse ne kaybederdi. Türlü türlü hayvan, ter ve toz kokan bir binanın içinde oturuyordu İngiliz. Artık buraya ambar demek olanaksızdı. Burası tam anlamıyla bir ağırdı. Demek bütün ömrünü böyle bir yere ulaşmak için harcamışım, diye düşündü. Bir kimya dergisinin sayfalarını dalgın dalgın karıştırarak, on yıl öğrenimden sonra bir ağıra ulaştım. Ama sürdürmek gerekiyordu. Simgelere inanmak gerekiyordu. Bütün hayatının... Gördüğü öğrenimlerin bir tek amacı vardı. Evrenin konuştuğu biricik gerçek dili bulmak. Başlangıçta Esperanto dilini öğrenmiş, ardından dinleri incelemiş ve sonunda simyaya merak sarmıştı. Esperanto hoca konuşmayı biliyordu. Değişik dinlerin hepsini eksiksiz anlıyordu. Ama henüz bir simyacı değildi. Kuşkusuz birçok önemli sorunu çözmeyi başarmıştı. Ama araştırmaları... Öyle bir evreye ulaşmıştı ki bundan öteye gitmesi olanaksız gibiydi. Herhangi bir simyacı ile ilişki kurmak istemiş ancak bunda başarılı olamamıştı. Ne var ki tuhaf insanlardı şu simyacılar. Kendilerinden başkasını düşünmüyorlar ve ona yardımcı olmayı kabul etmiyorlardı. Kim bilir belki de sihirli taşın başka bir deyişle felsefe taşının gizemini keşfedememişlerdi ve belki de bu yüzden sessizliğe gömülüyorlardı. Felsefe taşını boş yere ararken babasından kalan Servet'in bir bölümünü harcamıştı. Dünyanın en büyük kütüphanelerine gitmiş, simyacılıkla ilgili en önemli, en ender kitapları satın almıştı. Bu kitaplardan birinde ünlü bir Arap simyacının bundan yıllar önce Avrupa'yı ziyaret ettiğini okumuştu. Kitapta bu Arap simyacının 200 yılı aşkın bir süre önce felsefe taşını ve ebedi hayat iksirini keşfettiğini yazıyordu. Bu öykü İngilizce etkilemişti. Ama dostlarından biri çöle yaptığı bir arkeoloji gezisinden sonra olağanüstü güçleri olan bir Arap'tan söz etmemiş olsaydı bunun da tıpkı ötekiler gibi bir efsaneden başka bir şey olmadığını düşünecekti. Fayum Vaston'da yaşıyor demişti. İnsanlar yaşının 200 yılı aştığını ve herhangi bir madeni altına dönüştürme gücüne sahip olduğunu söylüyor. Kendinden geçen İngiliz... Müthiş heyecanlanmıştı. Bunun üzerine önceden yapmış olduğu bütün anlaşmaları bozdu, en önemli kitaplarının yanına aldı ve işte dışarıda büyük bir kervan Sahra'yı geçmek üzere hazırlanırken kendisi bir ağıra benzeyen bu ambarda bekliyordu. Ve bu kervan Fayum'dan geçecekti. Şu lanet olasıca simyacıyı mutlaka bulmalıyım diye düşündü İngiliz ve hayvanların kokusu daha bir katlanılır oldu. İngiliz'in bulunduğu binaya çantalar yüklenmiş bir Arap genci girdi ve onu selamladı. Nereye gidiyorsunuz diye sordu genç Arap. Çöle diye yanıtladı İngiliz ve tekrar okumaya daldı. Şu anda kimseyle konuşmak istemiyordu. Simyacı kendisini kuşkusuz sınavdan geçireceği için on yıl içinde öğrenmiş olduklarını anımsaması gerekiyordu. Arap genç de bir kitap çıkartıp okumaya başladı. Kitap İspanyolca yazılmıştı. Bir şans diye düşündü İngiliz. İspanyolcayı Arapçadan daha iyi konuşuyordu. Bu delikanlı da Foyum'a gidecekse önemli şeylerle uğraşmadığı zamanlar yanında sohbet edecek biri olacaktı. Çok garip diye düşündü delikanlı öykünün başında yer alan cenaze törenini yeniden okurken. Kitabı okumaya başlayalı neredeyse bir yıl olacak. Ama bu sayfalardan öteye geçemedim. Yanında kendisine engel olacak bir kral bulunmasa da Dikkatini kitapta toplayamıyordu. Ama şimdi önemli bir şeyi anlıyordu. Bir şeye karar vermek, başlangıçtan başka bir şey değildir. İnsan bir şeye karar verdiği zaman, karar verdiği sırada hiç öngörmediği, düşünde bile aklına gelmeyen bir yöne doğru şiddetli bir akıntıya kapılıp gidiyordu. mi aramaya karar verdiğimde bir Billuriye dükkanında çalışacağım hiç aklıma gelmemişti, diye içinden geçti, düşüncesini doğrulamak için. Aynı şekilde bu kervan almış olduğum bir karara uygun olabilir ama güzergahı bir giz olarak kalacak her zaman. Karşısında dergi okuyan bir Avrupalı vardı. Sevimsiz bir adamdı. İçeri girdiğinde kendisini küçümseyerek bakmıştı. Belki dost olabilirlerdi ama Avrupalı hiç konuşmuyordu. Delikanlı kitabını kapattı. Bu Avrupalı ile arasında herhangi bir bağ kurulmasına olanak verecek hiçbir şey yapmak istemiyordu. Cebinden Urim ile Tumim'i çıkartıp, Onlarla oynamaya başladı. Yabancı bir çığlık attı. Bir Urim ile bir Tumim. Delikanlı taşları hemen cebine koydu. Satılık değiller dedi. Pek bir şey etmezler dedi İngiliz. Alt tarafı iki kaya kristali. Hepsi bu. Yeryüzünde milyonlarca kaya kristali var. Ama anlayanlar için Urim ile Tumim bunlar. Dünyanın bu bölgesinde bulunduklarını bilmiyordum. Bunları bana bir kral armağan etti dedi delikanlı. Yabancı şaşırıp kaldı. Sonra elini cebine sokup titreyerek iki benzer taş çıkardı. ''Bir kraldan söz ediyordunuz.'' dedi. ''Sanki bir kralın bir çobanla konuşmayacağına inanıyorsunuz.'' dedi delikanlı. Bu kez konuşmayı kendisi sona erdirmek istiyordu. Tam tersine çobanlar kimsenin tanımak istemediği bir krala saygı gösteren ilk insanlardır. Bu nedenle kralların çobanlarla konuşmasının olağanüstü bir yanı yok.'' Ve delikanlının söylediklerini iyi anlamamasından çekinerek ekledi. İncil'de geçer. Bu Urim ile Tumim'i yapmayı bu kitaptan öğrendim. Bu taşlar Tanrı'nın izin verdiği biricik kain araçlarıdır. Raipler altından bir gözlükte taşırlardı bunları. Delikanlı birden burada olduğu için mutlu hissetti kendini. Belki de bir işaretti bu dedi İngiliz sanki yüksek sesle düşünüyormuşçasına. Size işaretlerden kim söz etti? Delikanlının ilgisi her an giderek artıyordu. Hayatta her şey işarettir, dedi İngiliz, okumakta olduğu dergiyi kapatarak. Evren, herkesin anlayacağı bir dilde var olmuştur ama insanlar unutmuştur bu dili. Birçok şeyle birlikte bu evrensel dili arıyorum ben. Bu yüzden buradayım. Çünkü bu evrensel dili bilen birini bulmam gerekiyor, bir simyacı. Konuşma, ambar yöneticisinin araya girmesiyle kesildi. Taliniz var dedi adam. Bu öğleden sonra bir kervan yola çıkıyor Fayum için. Ama ben Mısır'a gideceğim dedi delikanlı. Fayum da Mısır'dadır diye yanıtladı adam. Tuhaf bir Araplık var sende. Delikanlı aslında İspanyol olduğunu söyledi. İngiliz sevindi buna. Arap gibi giyinmiş de olsa hiç değilse bir Avrupalıydı. İşaretleri talih diye tanımlıyor adam dedi İngiliz. Ambar şefi dışarı çıkınca. Becerebilsem, talih ve rastlantı sözcükleri üzerine büyük bir ansiklopedi yazardım. Evrensel dil bu sözcüklerle yazılır. Sonra konuşmayı sürdürdüler. İngiliz, delikanlıya kendisini elinde Urim ile Tumim ile bulmasının bir rastlantı olmadığını söyledi. Ona, onun da simyacıyı aramaya gidip gitmediğini sordu. Ben bir hazine aramaya gidiyorum, diye yanıtladı delikanlı ve bunu söyler söylemez pişman oldu. Ama İngiliz, onun bunu söylemesine pek önem vermiyormuş gibi görünüyordu. Bir bakıma ben de, dedi. Ama ben, simyanın ne anlama geldiğini bile bilmiyorum, diye ekledi delikanlı, ambar yöneticisinin kendilerini dışarıdan çağırdığı sırada. Ben kervan başıyım, dedi uzun sakallı, siyah gözlü bir adam. Kılavuzluk ettiğim merkezin üzerinde ölüm ve kalım hakkım vardır. Çünkü çöl erkekleri bazen çıldırtan kaprisli kadına benzer. Ortalıkta 200'e yakın insan ve bunun iki katı kadar da hayvan vardı. Hecin develeri, atlar, katırlar, kuşlar. Kadınlar ve çocuklar da vardı ve birçok insan belinde kılıç ya da omzunda uzun namlulu silah taşıyordu. İngiliz'in yanında içi kitap dolu bir yığın yolculuk sandığı vardı. Alanda bir kargaşa ki değmeyin gitsin. Doğal olarak Kervanbaşı herkesin iyice anlaması için aynı söylevi birkaç kez tekrarladı. Burada her milletten insan var ve bu insanların yüreğinde türlü çeşitli tanrı var. Benim tek tanrım Allah'tır ve Allah adına yemin ederim ki çölü bir defa daha alt etmek için elimden gelen her şeyi ve en iyisini yapacağım. Ama velakin herkesin inandığı tanrı adına bütün kalbiyle yemin etmesini istiyorum ki bana her zaman... Kayıtsız şartsız itaat edilecektir. Zira çölde itaatsizliğin anlamı ölümdür. Kalabalıkta boğuk bir fısıltıdır ki gitti. Herkes kendi tanrısının tanıklığında mırıldanarak yemin ediyordu. Delikanlı İsa için yemin etti. İngiliz ağzını açmadı. Mırıltı basit bir yeminden daha uzun sürdü. İnsanlar tanrının esirgemesi için de dua ediyorlardı. Uzun uzun bir boru çaldı. Ve herkes bineklerine bindi. Delikanlı ile İngiliz binek olarak deve satın almışlardı. Bu yüzden hayvanlara binmek de epeyce zorlandılar. Delikanlı ağır kitap sandıkları yüklenmiş olan İngiliz'in devesinin halini acıdı. Rastlantı yoktur dedi İngiliz ambarda başlamış oldukları konuşmayı sürdürerek. Buraya gelmeme bir arkadaşım sebep oldu. Çünkü bu arkadaşım bir Arap tanıyordu ki bu Arap. Ama kervan yola koyuldu ve anlattıklarını duymak olanaksızlaştı. Delikanlı Neyin söz konusu olduğunu çok iyi biliyordu. Bir şey bir başka şeye bağlayan, kendisini çoban olmaya yönlendiren, aynı düşü birkaç kez görmesine, Afrika'ya yakın bir kente gelmesine, bir alanda bir kralar aslamasına, bir hırsız tarafından soyulmasına ve bunun sonucu olarak da bir billurya tüccarıyla tanışmasına yol açan gizemli bir zincir, gizemli bir bağ. İnsan hayaline yaklaştıkça Kişisel menkıbe daha çok gerçek yaşama nedeni oluyor, diye düşündü delikanlı. Kervan, gündoğusu yönünde yola koyuldu. Gün boyu yol alıyor, güneş azgınlaşmaya başlayınca mola veriyor, sonra güneş inmeye başlayınca tekrar yola koyuluyorlardı. Delikanlı, zamanının çoğunu kitap okumakla geçiren İngiliz'de pek konuşmuyordu. Bu nedenle çölde ilerleyen insan ve hayvanları sessizce gözlemlemeye koyuldu. Yola çıktıkları güne göre şimdi her şey farklıydı. O gün bir kargaşa, bağırıp çağırma, küçük çocukların zırıltıları, at kişnemeleri birbirine karışıyor ve bu kargaşanın içinde rehberlerle tüccarların sabırsız komutları duyuluyordu. Ama çölde sürekli esen rüzgar ve hayvanların ayak seslerinden başka bir şey yoktu. Rehberler bile artık kendi aralarında konuşmuyorlardı. Şu gördüğün kum enginliklerini birçok kez geçtim daha önce dedi bir akşam bir deveci. Ama çöl öylesine geniş ve ufuk öylesine uzaktı ki insan kendini küçücük hissediyor ve susuyor, ağzını açamıyor. Şimdiye kadar hiç çöl geçmemiş olmasına karşın devecinin ne demek istediğini anladı delikanlı. Çünkü ne zaman bir denize ya da bir ateşe baksa doğa olaylarının sonsuzluk ve gücünün derinliklerine dalıp ağzını açmadan saatler geçirebilirdi. Koyunlardan Kristallerden çok şey öğrendim diye düşündü. Aynı şekilde çölden de bir şeyler öğrenebilirim. Çünkü hem daha yaşlı hem daha bilge. Rüzgar durmadan esiyordu. Tarifada surların üzerinde oturduğu sırada yüzünde hissettiği rüzgarın bu rüzgar olduğunu anımsadı. Belki de aynı rüzgar şu anda su ve yiyecek peşinde Endülis kırlarında dolaşan koyunların yününü okşayarak geçiyordu. Artık benim koyunlarım değiller diye düşündü. Gerçek bir özlem duymaksızın. Başka bir çobana alıştılar ve kuşkusuz unuttular beni. Böylesi çok iyi. Koyunlar gibi dolaşmaya alışmış kimse ayrılık vaktinin geleceğini her zaman bilir. Sonra tüccarın kızını anımsadı. Hiç kuşkusuz çoktan evlenmişti kız. Bundan emindi. Belki de bir patlamış mısır satıcısıyla ya da okuma bilen, ve ona olağanüstü öyküler anlatmayı beceren bir başka çobanla. Herhalde bunları becerebilen yalnızca kendisi değildi. Ama bu ön sezi alt üst etti. Kendisi de, kim bilir bütün insanların geçmişine ve şimdisine tanıklık eden şu ünlü evrensel dili öğrenmekteydi belki. Ön seziler derdi annesi sık sık. Ön sezilerin içinde bütün insan hayatlarının bir bütün oluşturacak şekilde birbirine bağlandığını... Hayat ırmağının evrensel akışına ruhun yaptığı ani dalışlar olduğunu anlamaya başlamıştı. Öyle ki her şey yazılı olduğu için her şeyi bilebilirdik. Mektup dedi Billuriye tüccarını düşünerek. Çöl kimi yerde kumlarla kimi yerde de taşlarla kaplıydı. Kervan bir taş kütlesiyle karşılaşınca çevresini dolaşıyordu. Taş yığınıyla karşılaşınca bu yığınların sınırını izliyordu. Deve ayaklarına ince gelen kumla karşılaşınca kumun daha sağlam olduğu bir geçit aranıyordu. Kimi zaman tuzla kaplı kurumuş göl yataklarıyla karşılaşıyorlardı. Hayvanlar zorlanıyor, bunun üzerine deveciler aşağıya atlayıp hayvanlara yardım ediyorlardı. O zaman yükleri kendi sırtlarına alıp tehlikeli yeri geçtikten sonra hayvanlara yeniden yüklüyorlardı. Bir rehber ölürse ya da hastalanırsa deveciler onun yerini doldurmak için kendi aralarında kura çekiyorlardı. Ama bütün bunların bir tek nedeni vardı. Hep aynı hedefi amaçladığı için kervanın bunca dolaşmasının pek bir önemi yoktu. Bütün engeller aşılınca bağının hangi yönde bulunduğunu gösteren yıldızı karşısında buluyorlardı. Ve insanlar sabahın erken saatlerinde gökyüzünde parıldayan bu yıldızı görünce onun kendilerine kadınların, suyun, palmiyelerin ve hurmaların bulunduğu yeri gösterdiğini biliyorlardı. Bunları bir tek İngiliz fark etmiyordu. Çoğunlukla kitaplarından birini okuyor oluyordu. Dilkanlı'nın da yolculuğunun ilk günlerinde okumayı denediği bir kitabı vardı. Ama o kervanı gözlemlemeyi, rüzgarın sesini dinlemeyi çok daha ilginç buluyordu. Devesini dahi iyi tanımayı öğrenip de ona yakınlık duymaya başlar başlamaz kitabı bir yana attı. Bununla birlikte bir boş inancı da vardı. Bu kitabı ne zaman açsa önemli bir insana rastlayacağını düşünüyordu. Sonunda sürekli olarak yanında giden bir deveciyle dost oldu. Akşam konaklamalarında ateşin çevresinde dinlenirken ona çobanlık yaptığı sırada başından geçen ilginç olayları anlatıyordu. Deveci bu sohbetlerden birinde ona kendi hayatını anlatmaya başladı. El Kayrum yakınlarındaki bir köyde oturuyordum dedi. Bir bostanım, çocuklarım ve ölümüme kadar değişmeyecek bir hayatım vardı. Bir yıl ürün her zamankinden daha bol oldu. Biz de Mekke'ye gittik. Ve böylece o zamana kadar yerine getirmemiş olduğum bir borcu eda etmiş oldum. Artık gönül rahatlığıyla ölebilirdim ve öldüğüm için de mutlu olurdum. Bir gün yer titremeye başladı ve kabaran Nil yatağından taştı. O zamana kadar yalnızca başkalarının başına geldiğini sandığım şey benim de başıma geldi. Komşularım sel yüzünden zeytin ağaçlarını yitireceklerinden korktular. Karım çocuklarının sulara kapılıp gitmesinden korktu. Ben de sahip olmayı başardığım şeylerin yok olacağı düşüncesiyle korkuya kapıldım. Ama çaresi yoktu bunun. Topraktan elde edilecek bir şey kalmamıştı artık. Ben de yaşamak için başka bir çare aradım. Şimdi devecilik yapıyorum. Ama bu sayede Allah'ın kelamını anlayabildim. Kimse bilinmezden korkmamalı. Çünkü herkes istediği ve ihtiyaç duyduğu şeyi ele geçirebilir. İster hayatımız, ister ekin tarlalarımız olsun... Sahip olduğumuz şeyleri yitirmekten korkarız. Ama hayat hikayemiz ile dünya tarihinin aynı el tarafından yazılmış olduğunu anladığımız zaman bunu anlar anlamaz bu korku uçup gider. Bazen akşam konaklamalarında kervanlar karşılaşıyorlardı. Sanki her şey bir yüce el tarafından yazılmış gibi. Bir kervanın gereksinim duyduğu şey ötekinde bulunuyordu. Deveciler kum fırtınaları konusunda birbirlerine bilgi veriyorlar Ateşin çevresinde toplanıp çölle ilgili öyküler anlatıyorlardı. Kimi zaman yüzleri peçeli gizemli insanlar da geliyordu. Kervanların izlediği yolu gözetleyen Bedevilerdi bunlar. Soyguncular ve asi kabileler konusunda bilgi veriyorlardı. Koyu renkli cellapyalarına ve yalnızca gözlerini açıkta bırakan kefiyelerine sarılmış olarak sessizce gelip sessizce gidiyorlardı. Bu gecelerden birinde, Ateşin önünde oturan delikanlı ile İngiliz'in yanına deveci de geldi. Kabileler arasında savaş söylentileri var dedi. Üçü birden sustular. Genç İspanyol kimse ağzını açıp bir şey söylememesine karşın ortalığı bir korku sardığını fark etti. Sözsüz dili, evrensel dili bir kez daha anlıyordu. Bir süre sonra tehlike olup olmadığını sordu İngiliz. Çöle giren kimse için geri dönüş yoktur diye yanıtladı deveci. Geriye de dönemediğime göre, çaresi yok, en iyi nasıl ilerleriz, o yol bulunacaktır. Tehlike de dahil olmak üzere, gerisini Allah bilir. Ve sözünü gizemli, mektup sözcüğüyle bitirdi. Deveci yanlarından ayrılınca, delikanlı İngiliz'e, kervanlara daha çok dikkat etmelisiniz dedi. Dolambaçlı bir yol izliyorlar, ama hep aynı noktaya gidiyorlar. Siz de dünya konusunda daha çok şey okumalısınız diye yanıtladı İngiliz. Kitaplar tıpkı kervanlara benzerler. Kervan, bundan sonra daha hızlı ilerlemeye başladı. Artık sessizlik yalnızca gündüzlere egemen değildi. Akşamları, insanların sohbet etmek için ateş başında toplanmaya alıştıkları saatlerde de yavaş yavaş sessizlik hüküm sürmeye başladı. Bir gün kervan başı, geceleyin dikkat çekmemek için ateş yakılmamasına karar verdi. Bunun üzerine yolcular üşümemek için hayvanların oluşturduğu bir çemberin ortasında hep birlikte uyumaya başladılar. Kervan başı ayrıca konak yerinin çevresine gözcüler koydu. Bu gecelerden birinde bir türlü uyuyamayan İngiliz gidip genç İspanyolu buldu. Birlikte yakınlardaki kumullarda gezindiler. O gece dolunay vardı. Delikanlı bütün yaşam öyküsünü İngiliz anlattı. İngiliz... Delikanlının çalışmaya başlamasından sonra her gün daha bir gelişen Billuriye dükkan evresine özel bir ilgi gösterdi. Her şey temel kural yönlendiriyor dedi. Buna simyada evrenin ruhu adı verilir. Bütün kalbimizde bir şey istediğimiz zaman evrenin ruhuna daha yakın oluruz. Olumlu bir güçtür. Ayrıca bunun insanlara özgü bir ayrıcalık olmadığını söyledi. İster bir maden, ister bir bitki, ister bir hayvan ya da düşünce olsun... Yeryüzünde bulunan her şeyin bir ruhu vardı. Toprağın altında ve üzerinde bulunan her şey durmadan değişir. Çünkü toprak canlıdır ve bir ruhu vardır. Bizler bu ruhun birer parçasıyız ve onun bizim yararımıza çalıştığını çok az biliriz. Billuriye dükkanında, vazolarında sizin başarınıza katkıda bulunduklarını anlamalısınız. Delikanlı, ay ışını ve beyaz kumları seyrederek bir süre konuşmadı. Çölde ilerleyen kervanı gözlemledim dedi sonunda. Kervan ve çöl aynı dili konuşuyorlar. Çöl, kervanın ilerlemesine bu nedenle izin veriyor. Kendisiyle kusursuz bir eş uyum içinde olup olmadığını anlamak için kervanın her adamını hissediyor. Ve durum böyleyse kervan vahaya ulaşacaktır. Ama içimizden biri ne kadar cesur olursa olsun, bu dili anlamayacak olsaydı daha ilk gün ölürdü. Birlikte ay ışığını seyretmeyi sürdürdüler. ''Simgelerin büyüsü'' diye sürdürdü konuşmasını delikanlı. Rehberlerimizin çölün işaretlerini nasıl okuduklarını, kervanın ruhunun çölün ruhuyla nasıl konuştuğunu gördüm. Bir süre sonra İngiliz konuşmaya başladı. ''Gerçekten de kervana biraz daha dikkat etmeliyim'' dedi sonunda. ''Ben de kitaplarınızı okumalıyım'' diye yanıtladı delikanlı. Tuhaf kitaplardı bunlar. Civa'dan, tuzdan... Ejderhalardan ve krallardan söz ediyorlardı. Ama o hiçbir şey anlamıyordu. Ne var ki, sanki bütün kitaplarda sürekli tekrarlanan bir düşünce var gibiydi. Her şey bir ve tek şeyin belirtisidir. Bu kitaplardan birinden, simyanın en önemli metninin yalnızca birkaç satırdan oluştuğunu ve bir zümrüt üzerine yazılı olduğunu öğrendi. Zümrüt levha, dedi İngiliz arkadaşına bir şey öğrettiği için gurur duyarak, ama öylese neden bu kadar çok kitap var? Bu birkaç satırı yorumlamak için dedi İngiliz. Aslında kendisi de bu yanıt tam olarak inanmış değildi. Delikanlı'nın en çok ilgi duyduğu kitapta ünlü simyacıların yaşam öyküleri yer alıyordu. Bütün yaşamlarını laboratuvarlarında madenleri arıtmaya adamış insanlardı simyacılar. Bir maden yıllarca ateşte pişirilecek olursa kendine özgü bütün niteliklerinden kurtulacağına ve onun yerine geriye evrenin ruhunun kalacağına inanıyorlardı. Bu yüce nesne, simyacıların yeryüzünde bulunan her şeyi anlamalarına olanak sağlıyordu. Çünkü bu yüce nesne, bütün nesnelerin kendi aralarında iletişim kurmalarını sağlayan dildi. Büyük marifet ya da büyük yapıt adını verdikleri bu bulgu iki parçadan oluşuyordu. Sıvı ve katı. Bu dili anlamak için insanları ve simgeleri gözlemlemek yeterli değil midir diye sordu delikanlı. Her şeyi basitleştirmek gibi bir saplantınız var diye yanıtladı İngiliz öfkeyle. Simya ciddi bir iştir. Sürecin bütün evrelerini üstatların öğrettikleri gibi izlemek zorunludur. Delikanlı, büyük yapıtın sıvı kesmine ebedi hayat iksiri adı verildiğini çıkardı. Bu iksir yalnızca bütün hastalıkları iyileştirmekle kalmıyor. Aynı zamanda simyacıların yaşlanmalarına engel oluyordu. Katı kesmine felsefe taşı adı veriliyordu. Felsefe taşını bulmak öyle kolay bir iş değildir, dedi İngiliz. Simyacılar, madenleri arıtan ateşi gözlemlemek için yıllarca laboratuvarlarına kapanıyorlardı. Ateşe bakmaya kendilerini öylesine veriyorlardı ki, vicdanlarında dünyanın bütün fani değerlerinden kurtulup arınıyorlardı. Ve sonunda bir gün madenleri arıtmanın aslında kendilerini arındırmak olduğunu anlıyorlardı. Delikanlı o zaman Billuriye tüccarını anımsadı. Billuriye tüccarı, ikisini de kötü düşüncelerden kurtardığı için kristal vazoları temizlemenin iyi bir şey olduğunu söylemişti. Giderek simyanın gündelik yaşamdan öğrenilmesi gerektiğine inanıyordu delikanlı. Üstelik, diye yeniden konuşmaya başladı İngiliz. Felsefe taşının tam anlamıyla olağanüstü bir özelliği vardır. Büyük bir adi maden kütlesini altına çevirmek için küçücük bir parçası yeter. O andan sonra... Delikanlının simyaya olan ilgisi iyice büyüdü. Biraz sabırla her şeyi altına dönüştürebileceğini düşünüyordu. Bunu başarmış olan insanların yaşama öykülerini okudu. Helvetius, Elias, Fulkanelli, Geyba, büyüleyici öykülerdi bunlar. Hepsi kendi kişisel menkıbirlerini sonuna kadar yaşıyorlardı. Yolculuklar yapıyor, bilginlerle buluşuyor, inançsızların gözlerinin önünde mucizeler yaratıyor ve felsefe taşı ile ebedi hayat iksirini Ellerinde bulunduruyorlardı. Ama kendisi büyük yapıta ulaşma yöntemini öğrenmeye kalkışınca tam anlamıyla şaşırıp kalıyordu. Bu konuda desenlerden, şifreli bilgilerden, anlamı karanlık metinlerden başka bir şey yoktu. ''Neden anlaşılması bunca güç bir dil kullanıyorlar?'' diye sordu bir akşam İngilizce delikanlı. Bu arada İngiliz'in oldukça keyifsiz göründüğünü fark etti. Sanki kitaplarını özlemiş gibi. Anlamak için yeterince sorumluluk duyanların, yalnızca bunların anlayabilmeleri için diye yanıtladı İngiliz. Herkesin kurşunu altına dönüştürmeye kalkıştığını düşünün biraz. Bir süre sonra altının hiçbir değeri kalmazdı. Yalnızca inatçı insanlar, dirençli araştırmacılar büyük yapıtı gerçekleştirmeyi başarabilirler. Çölün ortasında bulmuşumun nedeni de bu işte. Şifreleri çözmeme yardım edecek gerçek bir simyacıyı bulmak için. Bu kitaplar ne zaman yazıldılar diye sordu delikanlı. Birkaç yüzyıl önce. O sıralar basım evi yoktu Yunus. Simya bilgisinin herkesin ulaşması olanaksızdı. Peki bu tuhaf dilin bu simgelerin amacı ne? Bu diretmeye karşın soruyu yanıtlamadı İngiliz. Birkaç gündür kervanı dikkatle gözlenmediğini ve yeni bir şey keşfetmediğini söyledi. Ancak bir şey fark etmişti giderek savaştan daha çok söz ediliyordu. Bir gün delikanlı Kitaplarını İngiliz'e geri verdi. Epece bir şeyler öğrendiniz mi bari?'' diye sordu İngiliz sabırsız bir merakla. Savaş korkusundan kurtulmak için birisiyle konuşmaya gereksinimi vardı. Evrenin bir ruhu olduğunu ve bu ruhu anlayan kimsenin nesnelerin dilini anlayacağını öğrendim. Birçok simyacının kendi kişisel menkıbesini yaşadığını ve sonunda evrenin ruhunu, felsefe taşını, ebedi hayat iksirini keşfettiklerini öğrendim. Özellikle de bu şeylerin çok basit olduğunu ve bir zümrütün üzerine yazılabileceklerini öğrendim. İngiliz hayal kırıklığına uğradı. Yıllar süren öğrenim, büyülü simgeler, güçlükle öğrenilen sözcükler, laboratuvar aletleri, bunların hiçbiri delikanlıyı etkilememişti. Bu şeyleri öğrenemeyecek kadar yontulmamış bir ruhu olmalı diye düşündü. Kitaplarını alıp devenin havuduna asılı duran çantalarına koydu. ''Gidip kervanınızı gözlemlemeyi sürdürün.'' dedi. ''Sizin kervanda önemli bir şey öğretmedi bana.'' Delikanlı çölün sessiz zenginliğini, hayvanların yürürken kaldırdıkları kumu seyretmeye koyuldu. ''Herkesin kendine göre bir öğrenme tarzı var.'' diye tekrarlıyordu kendi kendine. ''Onun öğrenme tarzı benim öğrenme tarzım değil. Benim öğrenme tarzım onun tarzı değil. Ama o da, ben de, kişisel menkıbemizi arıyoruz.'' Bu yüzden ona saygı duyuyorum. Kervan artık hem gece hem de gündüz yol alıyordu. Yüzleri peçeli ulaklar giderek daha sık gelmeye başlamıştı. Şimdilerde delikanlıya arkadaş gibi davranan deveci kabileler arasında savaş çıktığını söylemişti. Vahaya vaktinde varabilirlerse talihli sayılırlardı. Hayvanlar bitkin düşmüş, insanlar giderek sessizleşmişlerdi. Sessizlik geceleyin daha ürkütücüydü. Özellikle de bir devenin bozlaması ortalığa korku saldığı zaman. Bu bir saldırı işareti olabilirdi. Ne var ki savaş tehdidinden çok etkilenmiş gibi görünmüyordu deveci. Yaşıyorum dedi delikanlıya. Aysız ve kamp ateşsiz bir gece hurma yerken. Ve bir şey yerken yemekten başka bir şey düşünmem. Yürüdüğüm zaman da yürüyeceğim. Hepsi bu. Savaşmak zorunda kalırsam ölüm şu gün ya da bugün gelmiş vız gelir tırıs gider. Çünkü ben ne geçmişte ne de gelecekte yaşıyorum. Benim yalnızca şimdim var ve beni sadece o ilgilendirir. Her zaman şimdi de yaşamayı başarabilirsen mutlu bir insan olursun. Çölde hayat olduğunu, gökyüzünde yıldızlar olduğunu ve insan hayatının özünde bulunduğu için kabile muhariplerinin savaştıklarını anlayacaksın. O zaman hayat bir bayram, bir şenlik olacak. Çünkü hayat yaşamakta olduğumuz andan ibarettir ve sadece budur. İki gece sonra uykuya dalmak üzereyken yürüyüş yönlerini gösteren yıldıza baktı delikanlı. Sanki ufuk biraz daha yaklaşmış gibiydi. Çölün üzerinde yüzlerce yıldız vardı. Orası vaha dedi deveci. Öyle senin için hemen gitmiyoruz oraya. Çünkü uyumamız gerek. Güneş ufuktan yükselmeye başlarken gözlerini açtı delikanlı. Karşısında geceleyin küçük yıldızların parıldadığı yerde bütün çöl yüzeyini kaplayan hurma ağaçları uzanıyordu. Uykudan uyanan İngiliz sonunda geldik diye haykırdı. Ama delikanlı ağzını açmadı. Çölün sessizliğini öğrenmişti. Karşısında duran hurma ağaçlarına bakmakla yetindi. Piramitlere ulaşmak için önünde hala uzun bir yol vardı ve bu sabah bir gün bir anıdan başka bir şey olmayacaktı onun için. Ama şimdi, şimdiki anda devecinin sözünü ettiği bayramdı. Bu anı geçmişin dersleri, ve geleceğin düşleriyle birlikte yaşamaya çalışıyordu. Bir gün bu binlerce hurma ağacının görüntüsü yalnızca bir anı olacaktı. Ama bu anda onun için gölgeyi, suyu ve savaşa karşı bir sığınağı simgeliyordu. Aynı şekilde bozlayan bir deve bir tehlike işaretine dönüşebilir, hurma ağaçları da bir mucize yansıtabilirdi. Evrenin birden çok dili var diye düşündü. Zaman hızlandıkça... Kervanlar da hızlanıyor diye düşündü simyacı, yüzlerce insan ve hayvanın vaha'ya geldiğini görerek. Vaha sakinleri bağıra çağıra yeni gelenleri karşılamaya koştular. Kalkan toz, çöl güneşini gölgeliyor, yabancıları gören çocuklar sevinçten havaya sıçrıyordu. Simyacı, kabile reislerinin kervan başının yanına gittiklerini ve hep birlikte gizli bir toplantıya oturduklarını fark etti. Ama bunların hiçbiri ilgilendirmiyordu simyacıyı. Daha önce de nice insanların gelip nicelerinin gittiğini görmüştü. Vaha ve çölün sessizliğini hiçbir şey bozamamıştı. Rüzgarın etkisiyle biçim değiştiren bu uçsuz bucaksız kumlarda taban tepen krallar ve dilenciler görmüştü. Ama çocukken gördüğü kumlardan farklı değildi bu kumlar. Her şeye karşın, sarı topraktan, lacivert gökyüzünden sonra, hurma ağaçlarının yeşilinin gözlerinin önünde belirdiğini gören Yolcuların hissettikleri neşenin birazının yüreğinin derinliklerinde duymasına engel olamıyordu. Belki de Tanrı çölü insanlar hurma ağaçlarını görünce sevinsinler diye yarattı diye düşündü. Ardından daha gündelik sorunlarla ilgilenmeye karar verdi. Bildiği gizlerin bir bölümünü öğreteceği insanın bu kervanla geldiğini biliyordu. İşaretler bunun haberini vermişti. Bu adamı henüz bilmiyordu ama deneyimli gözleri onu görür görmez tanıyacaktı. Bunun da daha önceki timizi kadar yetenekli olacağını umuyordu. Bu şeyler neden mutlaka ağızdan kulağa aktarılıyor doğrusu bilmiyorum diye düşündü. Bunların gerçek gizler olmasından değildi hiç kuşkusuz. Tanrı kendi gizlerini bütün yaratıklara özgürce açıyordu. Ona göre bunun bir tek açıklaması vardı. Kuşkusuz bunlar saf hayatın parçaları oldukları ve saf hayatı resim biçiminde ya da söz halinde kavramak çok güç olduğu için bu şeyleri bu şekilde aktarmak gerekiyordu. Çünkü insanlar resimlerin ve sözcüklerin büyüsüne kapılıp sonunda evrenin dilini unuturlar. Yeni gelenler hemen Fayum kabile şeflerinin huzuruna çıkarıldılar. Delikanlı gördüklerine inanmakta güçlük çekiyordu. Bir tarih kitabında okuduğu bir betimlemeye göre birkaç hurma ağacıyla çevrili bir kuyunun yerine Vaha'nın herhangi bir İspanyol köyünden çok daha büyük olduğunu görüyordu. Vaha'da 300 kuyu 50 bin hurma ağacı ve hurma ağaçlarının arasına dağılmış çok sayıda çadır vardı. Sanki bin bir gece dedi simyacıyı hemen görmek için sabırsızlanan İngiliz. Çevrelerini hemen çocuklar sardı. Binek hayvanlarına, develere, gelen insanlara merakla bakıyorlardı. Erkekler gelenlerin savaş işaretleri görüp görmediklerini öğrenmek istiyorlar, kadınlarsa tüccarların getirdiği kumaş ve değerli taşlar için çekişiyorlardı. Çölün sessizliği artık uzak bir hayal gibiydi. Herkes sanki ruhlar dünyasından ayrılıp insanların dünyasına gelmiş gibi durmadan konuşuyor, gülüyor ve gırtlak paralıyordu. İnsanlar neşeli ve mutluydular. Kervan başı, önceki gece alınan önlemlere karşın sakinlerinin çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluştuğu için Çölde bağlarının her zaman tarafsız topraklar sayıldığını açıkladı delikanlıya. İki tarafında kendi bağları vardı. Bu nedenle çölün kumlarında birbirlerini boğazlayan savaşçılar, birer sığınak saydıkları bağların huzurunu bozmuyorlardı. Kervan başı, biraz güç de olsa, adamlarını ve yolcuları bir araya toplayıp kendilerine bilgi verdi. Kabileler arasındaki savaş bitinceye kadar burada kalacaklardı. Yolcular, Ziyaretçi olarak vaha sakinlerinin çadırlarına konuk edilecekler, kendilerine en iyi yerler verilecekti. Geleneksel konukseverliğin yasası böyleydi. Sonra aralarında kendi nöbetçileri de olmak üzere herkesin silahlarını kabile reislerinin görevlendirdiği adamlara teslim etmelerini istedi. Savaşın kuralları böyle diye açıkladı. Böylece muharipler vahaları sığınak olarak kullanamazlar. İngiliz'in ceket cebinden... Krom kaplı bir tabanca çıkartıp silahları toplamakla görevli adama teslim ettiğini gören delikanlının şaşkınlıktan ağzı açık kaldı. ''Tabancayla ne işiniz var?'' diye sordu delikanlı. ''İnsanların kararsız kalmamaları konusunda bana yardımcı olması için'' dedi. Arayışı sona ermiş olduğu için mutluydu. Delikanlıya gelince o hazinesini düşünüyordu. Hayaline yaklaştıkça işler daha güçleşiyordu. Yaşlı kralın Acemi Talih'e adını verdiği şey artık olmuyordu. Şimdi kendi kişisel menkıbesinin peşine düşmüş kimse için diretme ve cesaret sınavının söz konusu olduğunu biliyordu. Bu nedenle acele etmemeli, sabırsızlık göstermemeliydi. Yoksa Tanrı'nın yoluna dizdiği işaretleri göremeyebilirdi. Onları yoluma Tanrı dizdi diye düşündü kendi kendine şaşarak. Şimdiye kadar işaretleri bu dünyaya ait bir şeyler olarak görmüştü. Yemek yemek ya da uyumak gibi, aşk ya da iş aramaya çıkmak gibi. Ama bunun kendisine yapması gerekeni göstermek için Tanrı'nın kullandığı bir dil olabileceğini hiç düşünmemişti. Sabırsız olma diye tekrarladı kendi kendine. Devecinin dediği gibi, yemek zamanı gelince yemeğini ye, yürüme zamanı gelince yürü. İlk gün aralarında İngiliz'de olmak üzere, Yorgunluğa teslim olan herkes uydu. Delikanlı aşağı yukarı kendi yaşında beş çocukla birlikte biraz uzaktaki bir çadırda kalıyordu. Çöl çocuklarıydı bunlar. Büyük kentleri merak ediyorlardı. Delikanlı çobanlık yaptığı dönemi anlattı. İngiliz girdiği sırada Billuriye dükkanı serüvenini anlatmaya başlamak üzereydi. Bütün sabah sizi aradım dedi arkadaşını dışarı çıkartırken. Simyacının yerini bulmama yardımcı olmalısınız. Onu ilkin kendi olanaklarıyla bulmayı denediler. Bir simyacı hiç kuşkusuz Vaan'ın öteki sakinlerinden daha değişik yaşıyor olmalıydı. Büyük bir olasılıkla çadırında sürekli yanan bir ocak vardı. Uzun uzun dolaştıktan sonra Vaan'ın onların düşündüğünden çok daha geniş olduğunu ve yüzlerce, yüzlerce çadır bulunduğunu anladılar. Neredeyse bütün bir günü yitirdik dedi İngiliz arkadaşıyla birlikte vadaki bir kuyunun yanına otururken. ''Sormak belki daha iyi olur.'' dedi delikanlı. İngiliz, fayumda olduğunu kimseye belli etmemek istiyordu. Bu nedenle karar veremedi. Sonunda boyun eğdi ve Arapçayı kendisinden daha iyi konuşan delikanlıdan gerekeni yapmasını istedi. Delikanlı, bunun üzerine koyun derisinden tulumunu doldurmak için kuyuya gelen bir kadına yaklaştı. ''Akşam şerifleriniz hayırlı olsun ya hatun. Bu vahada yaşayan bir simyacı var.'' ''Nerede oturduğunu öğrenmek isterdim.'' dedi. Kadın böyle birini hiç duymadığını söyledi ve hemen uzaklaştı. Bununla birlikte siyah giysiler giymiş kadınlarla konuşmaya kalkışmaması konusunda da uyardı delikanlıyı. Çünkü evli kadınlardı bunlar. Geleneğe saygı göstermek zorunluydu. İngiliz büyük bir hayal kırıklığına uğramıştı. Demek bu yolculuğu boşu boşuna yapmıştı. Arkadaşı da üzülmüştü bu duruma. İngiliz de kendi kişisel menkıbesinin peşinden gidiyordu. Ve bir insan bunu yapıyorsa bütün evren onun aradığını bulmasına yardımcı olmak ister. Böyle söylemişti yaşlı kral. Onun yanılması olanaksızdı. Şimdiye kadar burada simyacılardan söz edildiğini hiç duymadım dedi delikanlı. Yoksa size yardımcı olmak isterdim. İngiliz'in gözleri parladı. Elbette öyle diye aykırdı. Belki de burada kimse simyacının kim olduğunu bilmiyordu. Siz... Köyde hastalıkları kimin iyileştirdiğini sorun en iyisi. Siyah giymiş birkaç kadın su çekmek için kuyuya geldi. Ama İngiliz'in üstelemesine karşın delikanlı onlarla konuşmadı. Sonunda bir erkek geldi. Köyde hastalıkları iyi eden birini tanıyor musunuz diye sordu ona delikanlı. Bütün hastalıkları Allah iyi eder diye yanıtladı adam. Bu yabancılardan açıkça korkmuştu. Siz ikiniz büyücü arıyorsunuz. Ve Kur'an'dan birkaç ayet okuduktan sonra yoluna gitti. Bir başka adam geldi. Daha yaşlıydı. Elinde sadece küçük bir kova vardı. Delikanlı ona da aynı soruyu sordu. Onun gibi bir adamı neden arıyorsunuz diye sordu Arap yanıt olarak. Çünkü şuradaki dostum bu adamı tanımak için aylarca yolculuk yaptı. Bu adam eğer Vah'da yaşıyorsa çok güçlü biri olmalı dedi yaşlı adam biraz düşündükten sonra. Kabile şefleri bile canlarının istediği zaman göremezler onu. Böyle bir şeyi onun istemesi gerekir. Size ismi savaşın sona ermesini bekleyin ve kervanla birlikte yolunuza gidin. Vağının hayatına girmeye çalışmayın diye bağladı konuşmasını yanlarından ayrılırken. Ama İngilizine tekleri zil çalmaya başladı. Demek ki iyi iz üzerindeydiler. Bu sırada bir genç kız göründü. Siyah giysi giyinmemişti. Omuzunda bir testi taşıyordu. Ve başının çevresinde bir örtü vardı ama yüzü açıktı. Delikanlı simyacıyı sormak üzere yanına yaklaştı. O anda zaman durmuş gibi oldu. Sanki evrenin ruhu delikanlının önünde bütün gücüyle ortaya çıkıyormuş gibiydi. Kızın siyah gözlerini, gülümseme ile susma arasında karar veremeyen dudaklarını görünce dünyanın konuştuğu ve yeryüzünün bütün yaratıklarının yürekleriyle anladıkları dilin en temel ve en yüce bölümünü anladı delikanlı. Ve aşktı bunun adı. İnsanlardan da çölden de daha eskiydi. Tıpkı kuyunun yanında bu iki bakışın buluşması benzeri, iki bakışın buluştuğu her yerde, her zaman aynı güçle ortaya çıkardı. Dudaklar sonunda gülümsemeye karar verdi. Ve bir işaretti bu. Bütün ömrü boyunca bilmeden beklediği, kitaplarda koyunların yanında, kristallerde ve çölün sessizliğinde aramış olduğu işaretti. Evrenin saf diliydi bu. Herhangi bir açıklamaya gereksinimi yoktu. Çünkü evrenin sonsuz zamanda yoluna devam etmek için hiçbir açıklamaya gereksinimi yoktu. Delikanlı o anda hayatının kadının karşısında olduğunu ve kızın da hiçbir söze gerek duymadan bunu bildiğini biliyordu. Ana babası, ana babasının ana babası, biriyle evlenmeden önce ona kur yapmak, nişanlanmak, onu tanımak ve para sahibi olmak gerektiğini söyleseler de delikanlı dünyada en çok bundan emindi. Bunun tersini söyleyenler evrensel dilden habersiz kimselerdi. Çünkü bu dili bilen biri ister çölün ortasında ya da ister büyük kentlerin göbeğinde olsun, dünyada her zaman bir başkasını beklemekte olan biri bulunduğunu kolayca anlayabilir. Ve bu iki insan karşılaşınca ve gözleri buluşunca, bütün geçmiş ve bütün gelecek artık bütün önemini yitirir. Yalnızca o an ve gök kubbe altında her şeyin aynı el tarafından yazıldığı gerçekliği vardır. Bu inanılmaz gerçek vardır. Aşkı yaratan ve çalışan, dinlenen ve güneş ışığı altında hazineler arayan her kimse için sevileceklerini yaratmış olan el. Çünkü böyle olmasaydı, insan soyunun hayallerinin hiçbir anlamı olmazdı. Mektup dedi kendi kendine. Oturmakta olan İngiliz yerinden kalktı ve arkadaşını sarstı. Haydi sorun ona. Delikanlı genç kıza yaklaştı. Kız yeniden gülümsedi. Delikanlı da gülümsedi. Adın ne senin diye sordu delikanlı. Benim adım Fatima diye yanıtladı gözlerini indirerek. Geldiğim ülkedeki bazı kadınların adı da böyledir. Peygamberin kızının adıdır dedi Fatima. Bu adı mücahitlerimiz götürdüler oraya. Güzel kız, mücahitlerden gururla söz ediyordu. Yanlarında duran İngiliz ısrar ediyordu. Bunun üzerine delikanlı, genç kıza bütün hastalıkları iyi eden bir adam tanıyıp tanımadığını sordu. Dünyanın gizlerini bilen bir adam, çölün cinleriyle konuşuyor dedi genç kız. Cinler iyilik ve kötülük perileriydiler ve genç kız eliyle güney yönünü gösterdi. Bu tuhaf adam o tarafta oturuyordu. Sonlara testisini doldurup uzaklaştı. İngiliz de simyacıyı aramak için uzaklaştı. Delikanlı uzun süre kuyunun yanında oturdu ve gün doğusu rüzgarının kendi yüzünde bir gün bu kadının kokusunu bıraktığını ve bu kadının yaşadığını bile bilmeden onu sevmiş olduğunu düşündü. Ve bu kadına duyduğu aşk ona dünyanın bütün gizlerini açacaktı. Ertesi gün genç kızı beklemek için kuyuya gitti delikanlı. Orada İngiliz bulunca şaşırdı. İlk kez çölü seyrediyordu. Bütün ikindi, bütün akşam bekledim dedi İngiliz. İlk yıldızlar doğarken geldi. Kendisine ne aradığımı söyledim. Bana kurşunu altına dönüştürüp dönüştürmediğimi sordu. Ben de tam olarak işte bunu öğrenmek istediğimi söyledim. Bunun üzerine denememi söyledi. Git deneden başka bir şey söylemedi bana. Delikanlı ağzını açmadı. Demek ki İngiliz çoktandır bildiği bir şeyi öğrenmek için tepmişti bunca yolu. Ve bunun benzeri bir şey öğrenmek için kendisinin de yaşlı krala altı koyun vermiş olduğunu anımsadı. Öyleyse deneyin dedi İngiliz'e. Ben de onu yapacağım. İşe hemen koyulacağım. İngiliz ayrıldıktan az sonra Fatıma su doldurmak için kuyuya geldi. Sana tek bir şey söylemek için geldim dedi delikanlı genç kıza. Benim karım olmanı istiyorum. Seni seviyorum. Genç kız testiyi taşırdı. ''Seni her gün burada bekleyeceğim.'' diye konuşmasını sürdürdü delikanlı. ''Piramitlerin yakınında bulunan bir hazineyi aramak için bütün çölü geçtim. Savaş benim için tam bir talihsizlikti. Aynı savaş şimdi benim için bir talih. Çünkü burada senin yanında kalıyorum.'' ''Savaş bir gün bitecek.'' dedi genç kız. Delikanlı vadaki vurma ağaçlarına baktı. Çobanlık yapmıştı. Burada da koyunlar vardı. Hazineden daha önemliydi Fatıma. Muharipler kendi hazinelerini arıyorlar dedi genç kız sanki onun düşüncelerini keşfetmiş gibi ve çöl kadınları muhariplerinden gurur duyuyorlar. Sonra testisini yeniden doldurup oradan uzaklaştı. Delikanlı her gün kuyuya gidip Fatıma'nın gelmesini bekliyordu. Fatıma'ya çobanlık hayatını, krala rastlaşmasını, Billuri'ye dükkanını anlattı. Dost oldular. Sabahları ancak 15 dakika birlikte olmalarına karşın bu süreyi günün geri kalan bölümünden çok daha uzun buluyordu. Neredeyse bir aya yakındır vaha'daydılar. Kervanbaşı bir gün herkesi toplantıya çağırdı. "Savaşın ne zaman biteceğini bilmiyoruz ve tekrar yola çıkmamız olanaksız," dedi. "Savaş kuşkusuz daha uzun süre devam edecek, belki de yıllarca. İki tarafta cesur ve kahraman muariple dolu." Ve iki ordu da savaşmaktan gurur duyuyor. Bu iyiler ile kötüler arasındaki bir savaş değil. Aynen iktidarı ele geçirmek isteyen güçler arasındaki bir savaş bu. Ve böyle bir savaş da Allah iki tarafında yanındadır. İnsanlar dağıldı. Delikanlı o akşam Fatimayı tekrar gördü ve ona toplantıda söylenenleri aktardı. ''İkinci görüşmemizde'' dedi genç kız. ''Bana aşkından söz ettin.'' Daha sonra bana evrenin dili gibi, evrenin ruhu gibi çok güzel şeyler öğrettin ve bunlar azar azar beni senin parçan haline getirdiler. Delikanlı onun sesini dinliyor ve bu sesi hurma ağaçlarının yapraklarından esen rüzgarın hışırtısından çok daha güzel buluyordu. Seni beklemek için kuyuya çok erken geldim, çok bekledim. Geçmişimi, geleceğini... Erkeklerin çöl kadınlarının nasıl davranmalarını istediklerini anımsayamıyorum. Küçükken çölün bir gün bana hayatımın en güzel armağanını vereceğini hayal ederdim. Ve bu armağan verildi şimdi bana. Bu armağan sensin. Delikanlı genç kızın elini tutmak istedi ama Fatıma testinin kulplarından tutuyordu. Bana düşlerini, yaşlı kralı ve hazineyi anlattın. Bana işaretlerden söz ettin. İşte bu yüzden hiçbir şeyden korkmuyorum. Çünkü seni bana bu işaretler getirdiler. Senin de sık sık tekrarladığın gibi ben senin düşlerinin ve kişisel menkıbenin bir parçasıyım. Aynı sebepten dolayı senin aramaya geldiğin şeyin doğrultusunda yolunu sürdürmeni istiyorum. Savaşın bitmesini beklemen gerekiyorsa çok iyi. Ama daha erken gitmek zorundaysan öyleyse menkıbenin yoluna git. Kumullar rüzgarın etkisiyle değişirler. Ama çöl hep aynı kalır. Aşkımız da böyle olacak. Mektup dedi genç kız bir daha. Ben senin menkübenin bir parçasıysam bir gün geri döneceksin. Delikanlı Fatima'nın yanından ayrılırken üzgündü. Şimdiye kadar tanımış olduğu insanları düşünüyordu. Evli olan çobanlar kırlarda dolaşmaları gerektiği konusunda karılarını inandırmakta çok güçlük çekiyorlardı. Aşk Sevilen nesnenin yanında bulunmayı zorunlu kılıyordu. Ertesi gün Fatıma'ya bunlardan söz etti delikanlı. ''Çöl bizden erkeklerimizi alıyor'' dedi Fatıma. ''Ve her zaman geri getirmiyor onları. Buna alışmak zorundayız. Artık onlar yağmur yağdırmadan geçen bulutlarda, taşların arasına gizlenen hayvanlarda, topraktan fışkıran cömert suda bulunuyorlar. Artık onları her şeyin bir parçası oldular.'' Evrenin ruhu oldular. Gidenlerin kimileri geri dönüyor. O zaman öteki kadınlar mutlu oluyor. Çünkü kendi bekledikleri erkekler de günün birinde geri dönebilir. Eskiden bu kadınlara bakar ve onların mutluluklarını kıskanırdım. Şimdi benim de bekleyecek bir erkeğim olacak. Ben bir çöl kadınıyım ve bundan gurur duyuyorum. İstiyorum ki benim erkeğim de kumulların yerlerini değiştiren rüzgar gibi özgürce dolaşsın. İstiyorum ki onu bulutlarda, hayvanlarda ve suda görebileyim. Delikanlı İngiliz'in yanına gitti. Ona Fatıma'dan söz etmek istiyordu. İngiliz'in çadırının yanına küçük bir ocak yapmış olduğunu görünce şaşırmamazlık etmedi. Tuhaf bir ocaktı. Üzerinde saydam bir şişe vardı. İngiliz ateşi odunla besliyor ve çölü gözlemliyordu. Gözleri kitap okumaya daldığı zamankilerden sanki daha paraltılıydı. Çalışmanın bu ilk evresi dedi. Karışık kükürdü saflaştırmam gerekiyor ve bunu gerçekleştirmek için başarısızlığa uğramaktan korkmamak zorundayım. Başarısızlığa uğramak korkusu şimdiye kadar büyük yapıta girişmeme hep engel oldu. 10 yıl önce başlamam gereken şeye ancak şimdi başlayabiliyorum. Ama 20 yıl beklemiş olduğum için de mutluyum. Ve çöle bakarak ateşi kotarmayı sürdürdü. Delikanlı. Çöl, batan güneşin pembe rengini alıncaya kadar bir süre onun yanında kaldı. Sessizliğin sorularını yanıtlayabilip bilemeyeceğini anlamak için çöle dalmak istedi. Dayanılmaz bir istekti bu. Vaanın hurma ağaçlarını gözden yitirmeden bir süre amaçsızca yürüdü. Rüzgarı dinliyor, ayaklarının altında çakıl taşlarını hissediyordu. Kimi zaman bir kavkı buluyordu ve bu çölün çok eski çağlarda büyük bir deniz olduğunu gösteriyordu. Büyük bir taşın üzerine oturdu ve kendisini karşısında duran ufkun büyüsüne bıraktı. Aşkı ona bir sahip olma düşüncesi katmaksızını düşünemiyordu. Ama Fatıma bir çöl kadınıydı. Bir şey onun anlamasına yardımcı olabilecekse bu da kuşkusuz çöldü. Başının üstünde bir şeyin kımıldadığını hissedinceye kadar orada hiçbir şey düşünmeksizin öyle kaldı. Gökyüzüne bakınca gökyüzünün enginlerinde uçan iki atmaca gördü. Yırtıcı kuşlara ve uçarken çizdikleri şekillere dikkatle baktı. Bunlar görünüşte düzensiz çizgilerdi. Ama onun için gene de bir anlamları vardı. Ne var ki anlamlarını çözemiyordu. Bunun üzerine kuşların hareketlerini gözleriyle izlemeye karar verdi. Böylelikle belki de bir mesaj okuyabilirdi. Belki de çöl kendisine sahip olmayı gerektirmeyen aşkı açıklayabilirdi. Uykusunun geldiğini hissetti. Ama yüreği ondan uymamasını istedi. Oysa tam tersine kendini bırakması gerekiyordu. İşte evrenin dilini kavruyorum dedi ve bu dünyada her şeyin bir anlamı var. Atmacaların uçuşuna varıncaya kadar. Bir kadına duyduğu aşk için içinde derin bir minnet hissetti. İnsan sevince diye düşündü. Nesneler daha çok anlam kazanıyor. Birden atmacalardan biri ötekine saldırmak için pike yaptı. O anda delikanlının gözünün önünde ani ve kısa bir görüntü belirdi. Silahlı bir birlik, elde kılıç vahiyi işgal ediyordu. Görüntü hemen yok oldu ama bıraktığı etki çok canlıydı. Seraplardan söz edildiğini duymuş ve birkaç serap görmüştü. Çölün kumlarında somutlaşan arzulardı bunlar. Ne var ki? Hiç kuşkusuz bir ordunun vahiyi ele geçirdiğini de görmek istememişti. Bunları unutmak ve tekrar düşünceye dalmak istedi. Yeniden pembe aşı boyası çöle ve taşlara yöneltmek istedi zihnini. Ama yüreğindeki bir şey rahat bırakmıyordu onu. ''Her zaman işaretle ve izle.'' demişti yaşlı kral. Fatıma'yı düşündü. Sonra gördüğü görüntüyü anımsadı ve bunun gerçeklikten pek uzak olmadığını sezdi. İçini saran sıkıntıdan kurtulmaya çalıştı. Ayağa kalkıp hurma ağaçlarına doğru yürüdü. Bir kez daha nesnelerin çoğul dilini anlıyordu. Şimdi... Vağa tehlikeyi simgelerken çöl güvenliği temsil ediyordu. Deveci bir hurma ağacının dibine oturmuş, güneşin batışını seyrediyordu. Delikanlının bir kumunun arkasından çıkarak geldiğini gördü. Bir ordu yaklaşıyor dedi delikanlı. Gözlerimin önünde bir görüntü belirdi. Çöl, insanların yüreğini hayallerle doldurur diye yanıtladı deveci. Ama delikanlı ona atmacaları anlattı. Atmacaların uçuşunu izlerken birden evrenin diline dalmıştı. Deveci hiçbir karşılık vermedi. Delikanlının kendisini anlattığı şeyi anlıyordu. Yeryüzündeki herhangi bir şeyin her şeyin yaşamını anlatabileceğini biliyordu. Bir kitabının herhangi bir sayfasını açarak, birinin elini inceleyerek ya da kuşların uçuşuna bakarak ya da kağıt falı açarak ya da bir başka yöntemle o anda yaşamakta olduğumuz deneyimle bir ilişki kurabiliriz hepimiz. Aslında nesneler kendiliklerinden hiçbir şey açıklamaz. İnsanlar bu nesneleri gözlemleyerek evrenin ruhunu anlama yöntemini keşfedebilir. Çöl, evrenin ruhunu kolayca anlayabilmeleri sayesinde hayatlarını kazanan insanlarla doluydu. Kain adı veriliyordu bunlara ve kainler, kadınlar ve yaşlılardan korkardı. Savaşçılar bunlara pek ender danışırdı. Çünkü insanın ne zaman öleceğini önceden bilerek savaşa gitmesi olanaksızdır. Savaşçılar, savaştan haz almayı, Bilinmeyen bir şeyden heyecan duymayı yeğler. Gelecek Allah tarafından yazılmıştır. Ve Allah ne yazarsa yazsın, insanların iyiliği içindir. Bu nedenle savaşçılar yalnızca şimdiki zamanda yaşar. Çünkü şimdiki zaman beklenmedik olaylarla doludur ve bir yığın şeye dikkat etmek zorundadırlar. Düşmanın kılıcı neredeydi, atın neredeydi, ölümden kurtulmak için hangi vuruşu yapmalıydılar? Deveci bir savaşçı değildi. Ve şimdiye kadar kâinlere danıştığı olmuştu. Aralarından çoğu kendisine doğru şeyler söylemişlerdi, kimileri de yanlış şeyler söylemişti. Bir gün en yaşlı kâin, deveciye neden bu kadar gelecekle ilgilendiğini sormuştu. Bir şeyler yapabilmek için diye yanıtlamıştı deveci. Ve olmasını istemediğim şeyleri tersine çevirmek için. O zaman bu senin geleceğin olmaz ki diye yanıtladı kâin. Ama belki de olacaklara kendimi hazırlamak için geleceği öğrenmek istiyorum. Bunlar iyi şeylerse hoş bir sürpriz olacak dedi Kain. Kötü şeylerse daha gerçekleşmeden acı çekeceksin. Bir erkek olduğum için geleceği öğrenmek istiyorum dedi bunun üzerine deveci. Ve erkekler geleceklerine bağlı yaşarlar. Kain bir süre konuşmadan durdu. Değnek falında uzmanlaşmıştı. Yere attığı deneklerin aldığı yöne göre yorum yapıyordu. Ama o gün değneklerini kullanmadı. Bir beze sarıp cebine koydu. İnsanların geleceğini okuyarak hayatımı kazanıyorum dedi. Değnek giz bilimini tanıyorum ve her şeyin yazılı olduğu mekana girmek için onlardan yararlanmayı biliyorum. Orada geçmişi okuyabilirim, unutulmuş olanları keşfedebilirim ve şimdinin işaretlerini anlayabilirim. İnsanlar bana danışmaya geldikleri zaman geleceği okumam, onu sezerim. Çünkü gelecek Tanrı'ya aittir ve yalnızca o açıklar geleceği. Ve yalnızca olağanüstü durumlarda. Geleceği nasıl seziyorum? Şimdinin işaretleri sayesinde. Gizin kökü dedir Şimdiye dikkat edecek olursan onu iyileştirebilirsin. Ve şimdiyi iyileştirebilirsen daha sonra gelecek olan daha iyi olacaktır. Geleceği unut ve hayatının her gününü şeriatın kurallarına uygun olarak ve Tanrı'nın evlatlarına bahşettiği inayete güvenerek yaşa. Her gün kendisiyle birlikte ebediyeti getirir. Deveci, Tanrı'nın geleceği görmeye izin verdiği olağanüstü durumların neler olduğunu öğrenmek istedi. Kendisi bizzat onu açıkladığı zaman ve Tanrı geleceği pek ender açıklar ve bunu bir tek gerekçe için yapar. Değişmek üzere yazılmış bir gelecek söz konusu olduğu zaman. Tanrı delikanlıya bir geleceği göstermiş diye düşündü Deveci. Çünkü delikanlının kendisine vasıt olmasını istiyordu. Kabile reislerinin yanına git, dedi Deveci. Onlara yaklaşan savaşçıları anlat. Benimle alay edecekler. Bunlar çöl insanlarıdırlar. Çöl insanları işaretleri alışkındır. Öyleyse durumumu biliyor olmalılar. Kafalarına takmazlar bunu. Allah'ın kendilerine bildirmek istediği bir şeyden haberdar olmaları gerektiğinde birinin gelip kendilerine haber vereceğine inanırlar. İşte bugün bu elçi sensin. Delikanlı Fatıma'yı düşündü. Ve kabile reislerinin yanına gitmeye karar verdi. Vahanın ortasına kurulmuş kocaman beyaz çadırın kapısında nöbet tutan muhafıza çölden bir haber getiriyorum. Reislerle konuşmak istiyorum dedi. Muhafız yanıtlamadı onu. Çadıra girip uzun süre kaldı orada. Sonra beyaz ve altın rengi giysiler giyinmiş genç bir Arapla birlikte dışarı çıktı. Delikanlı ona görmüş olduğu şeyleri anlattı. Arap ona beklemesini söyleyip çadıra girdi. Gece oldu. Bu arada bir yıl tüccar çadıra girip çıktı. Yavaş yavaş ocaklar söndü ve vağa çöl kadar sessizleşti. Yalnızca büyük çadırın ışığı yanıyordu. Delikanlı bu süre içinde hep Fatıma'yı düşündü. Öğleden sonra yaptıkları konuşmaya hala bir anlam veremiyordu. Sonunda birkaç saat bekledikten sonra muhafız delikanlı içeri aldı. Gördüğü karşısında heyecanlandı delikanlı. Çölün ortasında böyle bir çadırın olabileceğini hiç düşünmemişti. Yer, şimdiye kadar üzerinde yürümediği güzellikte en güzel halılarla kaplıydı. Yukarıya, içlerinde yanan mumlar bulunan parlak ve işlemeli madenden avizeler asılmıştı. Bol işlemeli ipek yastıklara yaslanmış kabile reisleri çadırın iç tarafında yarım daire halinde oturuyorlardı. Hizmetçiler lezzetli yiyeceklerle dolu gümüş tepsilerle gidip geliyor, bir yandan da çay sunumu yapılıyordu. Başka hizmetçiler nergilelerin közlerini tazeliyordu. Havayı pek hoş bir tütün kokusu sarmıştı. Sekiz kabile arayısı vardı. Bunların hangisinin en büyük olduğunu hemen anladı. Beyaz ve altın rengi bir giysi giyinmiş olan Arap, yarım dairenin ortasında oturmuştu. Onun yanında biraz önce konuşmuş olduğu genç yer almıştı. ''Mesajdan söz eden yabancı kim?'' diye sordu reislerden biri delikanlıya bakarak. ''Benim.'' Ve gördüğü şeyleri anlattı delikanlı. ''Bizim burada kaç kuşaktır yaşadığımızı bildiği halde çöl böyle bir şey bir yabancıya neden söylesin?'' dedi bir başka kabile reisi. ''Çünkü benim gözlerim henüz çöle alışmadı. Bu nedenle alışmış gözlerin göremeyeceği şeyleri ben görebilirim. İçinden ''Üstelik ben evrenin ruhunun ne olduğunu biliyorum.'' diye geçti. Ama Araplar böyle şeylere inanmadığı için bunu eklemedi sözlerini. Vaha tarafsız bir yerdir. Hiç kimse saldırmaz bir vaya dedi üçüncü bir reis. Ben yalnızca gördüğümü söylüyorum. Bana inanmak istemiyorsanız bir şey yapmazsınız. Çadıra birden büyük bir sessizlik çöktü. Ardından ateşli bir tartışma başladı. Delikanlının anlamadığı bir Arap leşçesi konuşuyorlardı. Ama delikanlı dışarı çıkmaya kalkışınca Muhafız kendisine engel oldu. Bunun üzerine korkmaya başladı. İşaretler bir şeylerin yolunda gitmediğini söylüyordu ona. Bu olayı deveciyle konuştuğuna pişman oldu. Birden ortada oturan yaşlı adam belli belirsiz gülümsedi. Bunu gören delikanlının içi rahat etti. Yaşlı adam tartışmaya katılmamış ve henüz bir şey söylememişti. Ama evrenin diline artık alışmış olan delikanlı çadırda dolaşan barış titreşimini hissedebiliyordu. Sezgisi ona gelmekle iyi ettiğini söylüyordu. Tartışma sona erdi. Yaşlı adamın konuşmasını dinlemek için herkes sustu. Sonra yaşlı adam yabancıya döndü. Şimdi yüzünde soğuk ve kibirli bir ifade vardı. Bundan 2000 yıl önce uzak bir ülkede düşlere inanan bir adamı kuyuya attılar ve onu esir gibi sattılar. Bizim ülkenin tüccarları onu satın aldılar ve Mısır'a götürdüler. Ve hepimiz biliyoruz ki düşlere inanan kimse onları yorumlamasını da bilir. Ama her zaman gerçekleştirmeyi başaramaz onları diye düşündü delikanlı yaşlı Chingene kadın hanım sayarak. Firavun'un gördüğü çirkin meczul ineklerin güzel ve semiz 7 tane ineği yediği düş sayesinde bu adam Mısır'ı kıtlıktan kurtardı. Adı Yusuf'tu bu adamın. Bir yabancı ülkede senin gibi o da yabancıydı ve aşağı yukarı senin yaşındaydı. Sessizlik uzadı. Yaşlı adamın bakışı soğuktu. "Her zaman geleneğe uyarız biz." diye sözlerini sürdürdü yaşlı adam. Gelenek Mısır'ı açlıktan kurtardı o zaman ve halkını bütün halkların en zengini yaptı. İnsanların çölü nasıl geçeceklerini ve kızların nasıl evlendireceklerini gelenek öğretir. Gelenek bir vaanın tarafsız bölge olduğunu söyler çünkü iki tarafında kendi vaası vardır ve bu yüzden iki tarafta savunmasızdır. Yaşlı adam konuşurken kimse ağzını açıp tek sözcük söylemedi. Ama gelenek bize çölün mesajlarına inanmamızı da söyler. Bildiğimiz her şeyi bize çöl öğretmiştir. Yaşlı adamın işareti üzerine bütün Araplar ayağa kalktılar. Toplantı sona ermişti. Nargileler söndürüldü ve muhafızlar yerlerine geçti. Delikanlı gitmeye hazırlanıyordu ama yaşlı adam yeniden konuşmaya başladı. Yarın... Vaha sınırları içinde kimsenin silah taşımayacağını buyuran anlaşmayı bozacağız. Gün boyunca düşmanı bekleyeceğiz. Güneş batınca adamlar silahlarını bana teslim edecekler. Öldürülen her düşman için bir altın lira alacaksın. Ama savaşa girmeden silahlar çıkartılmayacak. Silahlar çöl gibi nazlıdır. Gereksiz yere çıkartacak olursak daha sonra gerektiği zaman ateş almazlar. Silahlar yarın kullanılmayacak olursa en azından biri kullanılacak demektir. Sana karşı. Delikanlı çadırdan dışarı çıktığında bağı dolunayla yıkanıyordu. Kendi çadırına gitmek için 20 dakika kadar yürümesi gerekiyordu. Tanık olduğu şeyler tedirgin etmişti onu. Evrenin ruhuna dalmıştı ve bunun bedenini kendi hayatıyla ödeyebilirdi. Büyük bir kumar oynamıştı. Ama kişisel menkıbesinin peşine düşmek için koyunlarını sattığı zamanda büyük bir tehlikeyi göze almıştı. Ve devecinin dediği gibi yarın ölmek başka bir gün ölmekten daha uygun olurdu. Her gün yaşamak ya da ölmek içindi. Her şey yalnızca tek bir sözcüğe bağlıydı. Mektup. Sessizce ilerledi. Hiçbir şey pişman değildi. Yarın ölecekse Tanrı onun geleceğini değiştirmek istemediği için ölecekti. Ama boğazı geçtikten sonra, bir Luria dükkanında çalıştıktan sonra, çölü ve Fatıma'nın gözlerini tanıdıktan sonra da ölebilirdi. Uzun zaman önce ülkesinden ayrıldığından bu yana, her gününü yoğun bir şekilde yaşamıştı. Ertesi gün ölecek olursa, gözleri açık gitmezdi. Çünkü gözleri, öteki çobanların gözlerinden çok daha fazlasını görmüştü ve bundan gurur duyuyordu. Birdenbire bir gürleme duydu. Ve görülmemiş şiddette esen bir rüzgarın etkisiyle ansızın yere yuvarlandı. Çevreyi neredeyse ay ışığını örten bir toz bulutu kapladı. Karşısında dev boyutlu bir kırat, ürkütücü bir ile şaha kalktı. Olan biteni pek az görüyordu. Ama toz bulutu dağılınca o zamana kadar duymadığı müthiş bir korkuya kapıldı. Atın binicisi siyahlar giyinmiş bir adamdı. Sol omzunda bir şahin vardı. Başına bir türban takmıştı. Ve yüzündeki peçeden yalnızca gözleri görünüyordu. Çölün habercisi olabilirdi ama herhangi bir dünyalıdan çok daha güçlü bir kişiliği vardı. Tuhaf sivari eğrine asılı kavisli kocaman kılıcını kınından çıkardı. Çelik, ay ışığında parıldadı. Atmacaların uçuşunu yorumlamaya kim cesaret etti diye sordu. Sesi öylesine gürledi ki sanki foyumun elli bin hurma ağacı tarafından yankılandı. Ben cesaret ettim dedi delikanlı ve hemen imansızları kıratının ayakları altında ezen Zebedioğlu Aziz Yakub'un heykelini anımsadı. Süvari Zebedioğlu Aziz Yakub'a benziyordu ancak şimdi durum tersineydi. Ben cesaret ettim diye yineledi delikanlı ve başını eğerek kılıç darbesine hazırlandı. Evrenin ruhuna hesaba katmadığınız için birçok insanın hayatı kurtulacak. Ne var ki birden inmedi kılıç. Süvarinin eli ağır ağır indi ve kılıcın ucu delikanlının alnına dokundu. Kılıç öylesine keskindi ki bir damla kan belirdi. Süvari taş gibi kımıldamadan duruyordu. Delikanlı da öyle. Kaçmak aklına bile gelmemişti. Yüreğinin derinliklerinden garip bir neşe yayıldı içine. Kişisel menkıbesi için ölecekti. Ve Fatıma için. Uzun sözün kısası, singeler doğruyu söylemişti. İşte düşmanla karşı karşıya bulunuyordu ve mademki evrenin bir ruhu vardı, öyleyse ölüm vız gelir tırıs giderdi. Kısa bir süre sonra onun parçası olacaktı. Ve yarın düşman da onun parçası olacaktı. Yabancı, kılıcın ucunu hala delikanlının alnında tutuyordu. Kuşların uçuşunu neden yorumladın? Ben yalnızca kuşların anlatmak istedikleri şeyi okudum. Va'yı kurtarmak istiyorlar. Siz ve sizin gibiler hepiniz öleceksiniz. Vah'nın adamları sizden daha fazla. Kılıcın ucu hala delikanlının anında duruyordu. Sen kim oluyorsun da Tanrı'nın yazdığı yazgıyı değiştirmeye kalkışıyorsun? Allah orduları yarattı ama o kuşları da yarattı. Allah bana kuşların dilini öğretti. Her şey aynı el tarafından yazılmıştır dedi delikanlı, devecinin sözlerini anımsayarak. Sonunda süvari kılıcını geri çekti. Delikanlı içinde bir rahatlama hissetti ama kaçamıyordu. Kehanetlerine dikkat et. Bir şey yazılmışsa bundan kurtulmak olanaksızdır. Ben sadece bir ordu gördüm dedi delikanlı. Bir savaşın sonucunu görmedim. Suvari delikanlının yanıtından hoşnut kalmış gibiydi ama kılıcı hala elinde tutuyordu. Bir yabancı yabancı bir ülkede ne yapıyor diye sordu. Kristal menkıbemi arıyorum. Senin anlayabileceğin bir şey değil. Suvari kılıcını kınına soktu ve omzundaki şahin tuhaf bir çığlık attı. Delikanlı sakinleşmeye başladı. ''Cesaretini sınavdan geçirmem gerekiyordu.'' dedi Suvari ''Cesaret, evrenin dilini arayan bir kimse için en büyük erdemdir.'' Delikanlı şaşırmıştı. Bu adam pek az insanın bildiği şeylerden söz ediyordu. ''Asla gevşeklik göstermemeli. Çok uzaklardan gelinse bile.'' diye sürdürdü konuşmasını. Çölü sevmek gerekir ama hiçbir zaman ona tamamen bel bağlamamalı. Çünkü çöl insanlar için bir denektaşıdır. Hepsinin adımlarını hisseder ve dalga geçeni öldürür. Sözleri yaşlı kralın sözlerini andırıyordu. Savaşçılar gelirse ve başın güneş battıktan sonra hala yerinde duruyorsa beni görmeye gel dedi suvari. Biraz önce kılıç tutan el bir kırbacı kavradı. At yeniden şahlanarak bir toz bulutu kaldırdı. Nerede oturuyorsunuz diye aykırdı delikanlı süvari uzaklaşırken. kırbaçla el güney yönünü işaret etti. Delikanlı böylece simyacıyla tanışmış oluyordu. Ertesi sabah Fayum'daki vurma ağaçlarının ortasında 2000 silahlı adam vardı. Daha güneş başucu noktasına yükselmeden ufukta 500 savaşçı göründü. Süvariler vahaya kuzeyden girdi. Görünüşte sanki barışçı bir seferdi ama silahlarını Beyaz maşlaklarının altına gizlemişlerdi. Waanın ortasında bulunan büyük çadırın yanına gelince, palalarını ve tüfeklerini ortaya çıkardılar ve boş çadıra saldırdılar. Waanın adamları çöylesuvarilerin çemberi aldı. Yarım saat içinde ortalığa 499 ceset dağılmıştı. Çocuklar kurmalının öteki ucundaydılar ve hiçbir şey görmediler. Kadınlar çadırlarında kocaları için dua ediyordu ve onlar da hiçbir şey görmediler. Ortalığa yayılmış cesetler olmasaydı, vağanın sıradan, olan günlerinden biri olduğu söylenebilirdi. Yalnızca bir savaşçıya dokunulmadı. Saldırganların komutanına, akşamleyin kabile reislerinin huzuruna çıkartıldı. Ona, geleneği neden çiğnediğini sordular. Adamlarının aç ve susuz olduğunu, günlerce süren savaş sonunda yorgun düştüklerini ve bu yüzden yeniden savaşabilmek için bir vağayı ele geçirmeye karar verdiklerini söyledi. Vaan'ın baş reisi savaşçılar için üzüldüğünü ancak koşullar ne olursa olsun geleneğe saygı göstermek gerektiğini bildirdi. Çölde değişen tek şey vardır. Rüzgar estiği zaman kumullar. Sonra baş reis düşman reisini onur kırıcı bir ölüme mahkum etti. Boynu vurulmak ya da kurşuna dizilmek yerine kuru bir hurma gövdesine asıldı adam. Cesedi çöl rüzgarında sallanmaya bırakıldı. Kabile reisi yabancı genci toplantı yerine çağırdı ve ona 500 altın lira verdi. Sonra bir kez daha Yusuf'un Mısır'da başına gelenleri anımsattı ve delikanlıdan bundan böyle Vaha'nın müşaviri olmasını istedi. Güneş tamamen batıp da ilk yıldızlar çıkmaya başlayınca delikanlı güney yönünde yürümeye başladı. Ve o tarafta yalnızca bir tek çadır vardı ve oradan geçmekte olan Arapların söylediklerine bakılırsa Cinlerin istilasına uğramıştı burası. Ama delikanlı orada oturup uzun süre bekledi. Ay iyice yükselince simyacı göründü. Omuzunda iki ölü atmaca vardı. Ben buradayım dedi delikanlı. Buraya gelmemeliydiniz diye yanıtladı simyacı. Yoksa kişisel menkıbeniz mi buraya gelmenizi istedi? Kabileler arasında bir savaş vardı. Çölü geçmek olanaksızdı Simyacı attan indi. Ve kendisiyle birlikte gelmesi için delikanlıya işaret etti. Şatafatıyla peri masallarını çağrıştıran merkez çadırının dışında vada gördüğü öteki çadırlara benzeyen bir çadırdı. Gözleriyle simyacılık aletleri, simya ocakları araştırdı ama böyle bir şey göremedi. Yalnızca birkaç kitap dizisi, bir yemek fırını ve gizemli desenlerle işlenmiş halılar vardı. ''Sen otur, ben çay yapacağım.'' dedi simyacı. Ve bu atmacaları birlikte yiyeceğiz. Delikanlı bunların önceki gün görmüş olduğu atmacalar olup olmadığını düşündü. Ama hiçbir şey söylemedi bu konuda. Simyacı ateş yaktı ve bir süre sonra çadıra nefis bir et kokkusu yayıldı. Nargile kokusundan da hoştu bu koku. Peki beni neden görmek istiyordunuz diye sordu delikanlı. İşaretler yüzünden diye yanıtladı simyacı. Rüzgar bana senin geleceğini söyledi ve yardıma ihtiyacın olacakmış. Hayır, sözün ettiğiniz ben değilim. Öteki yabancı, İngiliz, sizi o arıyordu. Beni bulmadan önce başka şeyler bulması gerekecek onun. Ama şimdi iyi yolda. Çöle bakmaya başladı. Ya ben? Bir şey istediğimiz zaman düşümüzü gerçekleştirmemiz için bütün evren işbirliği yapar, dedi simyacı. Yaşlı kralının sözlerini tekrarlayarak. Delikanlı anladı. Demek ki onu kişisel menkubesine götürmek için bir başkası çıkmıştı yoluna. Demek ki bana öğreteceksiniz. Hayır, bilinmesi gereken ne varsa biliyorsun artık. Ben sadece hazinene giden yolda sana kılavuzluk edeceğim. Kabileler arasında savaş var diye tekrarladı delikanlı. Ama ben çölü tanıyorum. Ben hazinemi çoktan buldum. Bir devem var, Billuriye dükkanından kazandığım para var, 500 altın liram var. Ülkemde zengin bile sayılırım. Ama bunlar piramitlerin yanında bulunanların karşısında hiç kalır. Fatıma var. Kazandığım her şeyden daha büyük bir hazine. O da piramitlerin yanında değil. Atmacaları sessizce yediler. Simyacı bir şişe açıp konuğunun bardağına kırmızı renkli bir sıvı koydu. Şaraptı ve ömür boyunca hiç içmediği en güzel şaraplardan biri. Ama şarabı şeriat yasaklamıştı. ''Kötülük'' dedi simyacı. ''İnsanın ağzından giren şey de değildir. Kötülük oradan çıkandadır.'' İçince kendini tam anlamıyla iyi hissetmeye başlamıştı delikanlı. Ama simyacı biraz korkutuyordu onu. Çadırdan dışarı çıkıp yıldızları sönükleştiren ay ışığını seyretmeye koyuldular. ''İç ve keyiflen biraz'' dedi delikanlının giderek neşelendiğini saptayan simyacı. Savaşa gitmeden bir savaş nasıl dinleniyorsa sen de dinlen. Ama unutma ki yüreğin hazinenin bulunduğu yerdedir. Ve çıktığın yolda keşfettiğin şeyin bir anlamı olması için hazineni mutlaka bulmak zorundasın. Yarın deveni satıp bir at al. Haindir develer. En küçük bir yorgunluk belirtisi göstermeden binlerce fersah yol alırlar. Ve sonra birden dizüstü çöküp ölürler. Oysa atlar yavaş yavaş yorulur. Ve sen onlardan neler isteyebileceğini ve ne zaman öleceklerini bilirsin. Ertesi akşam simyacının çadırının önüne bir atla geldi delikanlı. Bir süre sonra simyacı göründü. O da ata binmişti. Sol omzunda bir şahin vardı. Çölde bana hayatı göster, dedi simyacı. Çölde hayatın bulunduğu yeri bulabilen çöldeki hazineleri de keşfedebilir. Ay aydınlığında çölün kumlarında yola koyuldular. Bilmem ki çölde hayatın bulunduğu yeri bulabilecek miyim diye düşündü delikanlı. Henüz çölü tanımıyorum. Bu düşüncesini dönüp simyacıya açmak istedi ama ondan korkuyordu. Daha önce gökyüzünde atmacaları gördüğü taşlık bölgeye geldiler. Şimdi her şeye sessizlik ve rüzgar egemendi. Çölde hayatın işaretlerini çözmeyi beceremiyorum dedi genç adam. Onun var olduğunu biliyorum ama onu bulmayı başaramıyorum. Hayat hayatı çeker diye yanıtladı simyacı. Ve delikanlı onun ne demek istediğini anladı. Bunun üzerine hemen atının dizginlerini saldı ve at taşların ve kumların arasında kendi bildiğince dört nala ilerlemeye başladı. Simyacı onu sessizce izliyordu. Böylece delikanlının atı yarım saat yol aldı. Artık ikisi de vahanın hurma ağaçlarını göremiyorlardı. Artık yalnızca şu benzersiz ay aydınlığı ve onun gümüş gibi parlattığı kayalar vardı. Birden şimdiye kadar hiç gelmediği bir yerde atının yavaşladığını hissetti delikanlı. ''Burada hayat var.'' dedi simyacıya. ''Ben çölün dilini bilmiyorum ama atım hayatın dilini biliyor.'' Atlarından indiler. Simyacı hiçbir şey söylemedi. Sessizce ilerleyerek taşlara bakmaya başladı. Birden durdu ve büyük bir dikkatle eğildi. Taşların arasında bir delik vardı yerde. Simyacı elini deliğe soktu. Sonra omuzuna kadar bütün kolunu... Deliğin içinde bir şey kımıldadı ve simyacının harcadığı çabaya tanıklık eden gözleri kısıldı. Kolu deliğin içinde bulunan bir şeyle boğuşuyor gibiydi ve birden delikanlıyı korkutan bir hareketle kolunu çekti simyacı ve hemen ayağa kalktı. Elinde kuyruğundan yakaladığı bir yılan vardı. Delikanlı da sıçradı ama geriye doğru. Yılan çılgınca debeleniyor, çıkardığı sesler ve ıslığı çölün sessizliğinde yankılanıyordu. Bir kobraydı bu. Ve zehri bir insanı birkaç dakika içinde öldürebilirdi. Zehre dikkat diye düşündü delikanlı. Ama elini deliğe sokmuş olan simyacı çoktan sokmuştu yılan. Buna karşın yüzü son derece sakindi simyacının. Simyacı 200 yaşındadır demişti İngiliz. Çölün yılanlarına karşı nasıl davranması gerektiğini biliyor olmalıydı. Delikanlı arkadaşının atının yanına gittiğini, hilal biçimli uzun kılıcını aldığını, bununla yere bir daire çizdiğini... Ve sürüngenin birden donup kaldığını gördü. Korkma dedi simyacı. Çizginin dışına çıkamaz. Çöldeki hayatı keşfettin. Benim için gerekli olan işaretti. Bu neden bu kadar önemli? Çünkü piramitler çölün ortasındadır. Delikanlı artık piramitler konusunda hiçbir şey duymak istemiyordu. Dün akşamdan bu yana yüreği sıkıntılı ve kederliydi. Hazineyi aramayı sürdürmek aslında Fatima'dan ayrılmak zorunda kalmak demekti. ''Çölde sana kılavuzluk edeceğim.'' dedi bu sırada simyacı. ''Ben Vaa'da kalmak istiyorum.'' dedi delikanlı. ''Fatima ile karşılaştım ve benim için hazineden daha değerli Fatima.'' ''Fatima bir çöl kızıdır. Erkeklerin geri dönmek üzere gitmek zorunda olduklarını bilir.'' ''O çoktan buldu hazinesini. Seni buldu. Şimdi senin de kendi aradığın şeyi bulmanı bekliyor.'' ''Peki kalmaya karar verirsem?'' ''Vaa müşavir olacaksın.'' Epeyce koyun ve deve alacak kadar paran var. Fatıma ile evleneceksin ve ilk yılı mutlu yaşayacaksınız. Çünkü sevmeyi öğreneceksin ve elli bir nurma ağacını tek tek tanıyacaksın. Nasıl geliştiklerini göreceksin ve sana dünyanın durmadan değiştiğini gösterecekler. Bir süre sonra işaretleri giderek daha iyi yorumlayacaksın. Çünkü çöl, hocaların hocasıdır. İkinci yıl bir hazine vardı diye hatırlayacaksın. İşaretler ısrarla ondan söz etmeye başlayacaklar ve sen bunları görmezden ve duymazdan gelmeye çalışacaksın. Bilgilerini yalnızca vaha ve sakinlerinin iyiliği için kullanacaksın. Reisler bundan dolayı sana minnet duyacak. Develer sana para ve güç taşıyacak. Üçüncü yıl, işaretler sana hazinenden ve kişisel menkıbenden söz etmeyi sürdürecek. Gece ve gündüz vada dolaşıp duracaksın ve Fatıma kendisi yüzünden yoluna devam edemediğin için, Kederli bir kadın olacak. Ama sen onu sevmeyi sürdüreceksin. Ve o da seni sevecek. Onun senden kalmanı istemediğini hatırlayacaksın. Çünkü çöl kadını, kocasının dönüşünü beklemeyi bilir. Bu yüzden ona kızmayacaksın. Ama belki de yoluna devam etmen, Fatimaya olan aşkına daha çok güvenmen gerektiğini düşünerek çölün kumlarında, hurma ağaçlarının arasında durmadan yürüyeceksin. Çünkü bağda kalma nedenin, aslında bir daha geri dönmemek korkundur yalnızca. Ve işte o zaman işaretler sana hazinenin ebediyen toprağa gömülü kaldığını söyleyecekler. Dördüncü yıl kendilerini dinlemediğin için işaretler yüz çevirecekler sana. Kabile reisleri bu durumu anlayacaklar ve müşavirlik görevinden azledileceksin. Deve sürüleri ve mal mülk sahibi zengin bir tüccar olacaksın o zaman. Ama bundan sonraki günlerini kişisel menkıbeni gerçekleştirmemiş olduğunu ve bunu yapmak için vaktin çoktan geçtiğini düşünerek hurmalıkta ve çölde dolaşıp duracaksın. Aşkın bir erkeğin kendi kişisel menkıbesinin peşinden gitmesine engel olmadığını anlaman gerekiyor. Böyle bir şey söz konusu olduğu zaman bil ki evrenin dilini konuşan aşk değildir bu. Yani gerçek aşk değildir. Simyacı kuma çizdiği çemberi sildi ve kobra hemen uzaklaşıp taşların arasına girdi. Delikanlı... Her zaman Mekke'ye gitmek istemiş olan bilduriyet tüccarı ile bir simyacıyı arayan İngiliz'i düşünüyordu. Çöle güvenen kadını düşünüyordu. Çöl, sevmek istediği erkeği bir gün getirmişti ona. Atlarına bindiler. Bu kez delikanlı izliyordu simyacıyı. Rüzgar, Vaan'ın gürültüsünü taşıyordu kulaklarına. Delikanlı, Fatıma'nın sesini duymaya çalışıyordu. O gün savaş yüzünden kuyuya gitmemişti. Ama geceleyin... Bir çemberin içinde hareketsiz duran yılana bakarlarken omzunda şahin taşıyan garip süvari, aşktan ve hazineden, çöl kadınlarından ve kişisel menkıvesinden söz etmişti. Sizinle geleceğim dedi delikanlı ve birden içinde büyük bir huzur hissetti. Yarın güneşten önce yola çıkacağız. Simyacının tek yanıtı bu cümle oldu. Delikanlı o gece uyuyamadı. Güneş doğmadan önce çadırda kendisiyle birlikte kalan çocuklardan birini uyandırdı. Ve ondan Fatima'nın oturduğu yeri göstermesini istedi. Birlikte çıkıp oraya gittiler. Delikanlı çocuğun kılavuzluğuna karşılık ona bir koyun almaya yetecek para verdi. Sonra genç kızın uyuduğu yeri bulmasını, onu uyandırmasını ve dışarıda kendisini beklediğini söylemesini rica etti. Genç Arap kendisine söylenenini yaptı ve buna karşılık bir başka koyun satın almasına yetecek para aldı. ''Şimdi bizi yalnız bırak'' dedi çocuğa. Vaha yardım ettiği için gurur duyan ve koyun alacak parası olduğu için de mutluluktan uçan çocuk tekrar uyumak üzere çadırına döndü. Fatıma çadırın kapısında göründü. Birlikte hurma ağaçlarının arasına yürüdüler. Delikanlı yaptıklarının geleneğe aykırı olduğunu biliyordu. Ama şimdi bunun hiçbir önemi yoktu. ''Ben gidiyorum.'' dedi. ''Ve geri geleceğimi bilmeni istiyorum.'' ''Seni seviyorum. Çünkü...'' Hiçbir şey söyleme diyerek sözünü kesti Fatıma. İnsan sevdiği için sever. Aşkın hiçbir gerekçesi yoktur. Ama gene de yanıtladı delikanlı. Seni seviyorum. Çünkü bir düş gördüm. Sonra bir kralar rastladım. İlduriye sattım. Çölü geçtim. Kabileler savaşa tutuştular. Ve bir simyacının oturduğu yeri öğrenmek için bir kuyunun yanına geldim. Seni seviyorum. Çünkü bütün evren sana ulaşmam için... İş yaptı. Kucaklaştılar. Bedenleri ilk kez birbirine dokunuyordu. ''Geri döneceğim.'' dedi bir kez daha delikanlı. Önceleri çöle baktığım zaman içimde bir arzu duyardım. Şimdi içimde umut olacak. Babam bir gün gitti ama daha sonra anneme geri döndü. Ve ne zaman gitse geri dönüyor. Bundan başka bir şey konuşmadılar. Hurmalık da biraz yürüdüler. Delikanlı, genç kızı çadırının kapısına kadar götürdü. Baban, annene nasıl dönüyorsa ben de geri döneceğim dedi ona. Fatıma'nın gözlerine yaş olduğunu fark etti. Ağlıyor musun? Ben bir çöl kadınıyım diye yanıtladı, yüzünün ifadesini değiştirerek. Ama her şeyden önce bir kadınım ben. Fatıma çadırına girdi. Kısa bir süre sonra güneş doğacaktı. Güneş doğunca yıllardır yapmaya alıştığı şeyleri yapmak için dışarı çıkacaktı. Ama her şey değişmişti. Delikanlı bağdan ayrılmıştı va daha düne kadar taşıdığı anlamı yitirmişti. Gezginlerin uzun bir yolculuktan sonra ulaşınca mutlu oldukları 50 bin hurma ağaçlı, 300 kuyulu va değildi artık burası. Va bugünden sonra boş bir mekan olacaktı onun için. Bugünden sonra çöl bağdan daha çok önem kazanacaktı. Hazinesini ararken delikanlının kendisine hangi yıldızı kılavuz seçtiğini düşünerek ve çöle bakarak vakit geçirecekti. Delikanlıya rüzgarlarla öpücükler gönderiyor ve rüzgarın onun yüzüne dokunacağını ve ona kendisinin hayatta olduğunu, düşlerin ve hazinelerin peşinde yoluna devam eden cesur bir erkeği bekleyen bir kadın gibi onu beklediğini, ona söyleyeceğini umuyordu. Bugünden sonra çöl bir tek şeyin simgesi olacaktı. Onun dönüş umudunun. Arkada bıraktığın şeyleri düşünme dedi simyacı. Atlarıyla çölün kumlarında ilerlerken. Her şey evrenin ruhuna kazınmıştır ve ebediyan orada kalacaktır. İnsanlar gitmekten çok geri dönüş hayal ediyorlar dedi çölün sessizliğine yeniden alışmış olan delikanlı. Bulduğun şey saf maddeden yapılmışsa hiçbir zaman çürümeyecektir ve oraya bir gün geri döneceksin. Bir yıldız patlaması gibi bir anlık ışıktan başka bir şey değilse o zaman geri dönüşünde hiçbir şey bulamayacaksın. Gene de en azından bir ışık patlaması görmüş olacaksın. Yalnızca bu bile yaşamış olmanın zahmetine değer. Adam simya diliyle konuşuyordu ama yol arkadaşının Fatimayı ima ettiğini biliyordu delikanlı. İnsanın geride bırakmış olduklarını düşünmemesi olanaksızdı. Çöl hemen hemen hiç değişmeyen görünümüyle sürekli olarak düşlerle besleniyordu. Hurma ağaçları, kuyular ve sevdiği kadının yüzü delikanlının gözünün önünden gitmiyordu. İngiliz ve laboratuarı bir hoca olan ama bunu bilmeyen deveci de gözünün önünden gitmiyordu. Belki de simyacı hiç aşık olmamıştır diye düşündü. Omzunda şahinle simyacı önden gidiyordu. Şahin çölün dilini tam anlamıyla biliyordu ve mola verdiklerinde simyacının omzundan uçup yiyecek aramaya gidiyordu. İlk gün bir tavşan getirdi. Ertesi gün iki kuş. Akşamları yaygılarını yere seriyor ama ateş yakmıyorlardı. Geceleri soğuk olan hava, ay gökyüzünde küçüldükçe daha karanlık oluyordu. Bir hafta boyunca sessizlik içinde ilerlediler. Savaşın içine düşmemek için alınması gereken önlemler dışında hiçbir şey konuşmuyorlardı. Kabileler arasındaki savaş sürüyordu. Kimi zaman rüzgarın getirdiği kanın ağır kokusunu duyuyorlardı. Demek ki yakınlarda bir savaş olmuştu ve rüzgar gözlerinin göremediği şeyleri her zaman göstermeye hazır olan işaretlerin dilinin varlığını delikanlıya anımsatıyordu. Yolculuklarının yedinci gününün akşamı her zamankinden daha erken konaklamaya karar verdi simyacı. Şahin av aramaya gitti. Simyacı kırbasını çıkartıp delikanlıya su verdi. İşte kısa bir süre sonra yolculuğun sona erecek dedi. Kişisel menkıbenin izinden gittin. Kutlarım seni. Ama bana hiçbir şey söylemeden kılavuzluk ediyorsunuz. Bildiklerinizi bana öğreteceğinizi sanıyordum. Bir süre önce elinde simya kitapları olan biriyle birlikte çölde yolculuk yaptım. Ama hiçbir şey öğrenemedim. Bir tek öğrenme yöntemi vardır diye yanıtladı simyacı. Eylem yöntemi. Bilmen gereken her şey sana yolculuk öğretti. Öğrenmen gereken bir tek şey kaldı. Delikanlı bunun ne olduğunu öğrenmek istedi. Ama Şahin'in dönüşünü gözetleyen simyacı gözlerini ufağa dikti. Size neden simyacı diyorlar? Simyacıyım da ondan. Peki altın arayıp da bulmayı beceremeyen öteki simyacılar neden başaramıyorlar bu işi? Altın aramakla yetiniyorlar. Menkıbenin kendini yaşamak istemeksizin kişisel menkıbelerinin hazinesini arıyorlar. Bilmem gereken daha ne var? diye sordu delikanlı. Ama gözlerini ufuktan ayırmıyordu simyacı. Bir süre sonra Şahin bir avla döndü. Alevlerin ışığını kimsenin görmemesi için bir çukur kazıp içinde ateş aktılar. Bir simyacı olduğum için simyacıyım ben dedi yemeklerini hazırlarken. Bu bilimi atalarımdan öğrendim ki onlar da kendi atalarından öğrenmişlerdi. Ve dünyanın yaratılışından bu yana bu böyledir. O sıralar bütün büyük yapıt bilimi küçük bir zümrütün üzerine yazılabilirdi. Ama insanlar basit şeyleri önemsemediler ve kitaplar, Yorumlar ve felsefi incelemeler yazmaya başladılar. Üstelik en iyi yöntemi kendilerinin bildiklerini ileri sürmeye kalkıştılar. Zümrüt Lefa'da ne yazıyordu diye sordu delikanlı. Simyacı bunun üzerine kuma bir şeyler çizmeye başladı ve bu iş 5 dakikadan fazla sürmedi. Simyacı çizmeyi sürdürürken delikanlı yaşlı kralı ve ona rastladığı alanı anımsıyordu. Sanki aradan çok uzun yıllar geçmiş gibiydi. Zümrüt Levha'nın üzerinde yazılı olan işte buydu, dedi simyacı işini bitirdiği zaman. Delikanlı yaklaşıp kumun üzerinde yazılı olan sözcükleri okudu. Bir şifre bu, dedi Zümrüt Levha yüzünden biraz hayal kırıklığına uğramış olan delikanlı. Sanki İngiliz'in kitaplarında da yazıyordu böyle bir şey. Hayır, diye yanıtladı simyacı. Atmacaların uçuşuna benzer bu. Yalnızca akıl anlaşılması olanaksızdır. Zümrüt Levha doğrudan doğruya evrenin ruhuna giden bir geçittir. Bilgeler, doğal dünyanın cennetin bir görüntüsünden ve bir suretinden başka bir şey olmadığını anladılar. Tek gerçek şudur ki, var olan bu dünya, bundan daha mükemmel bir dünyanın var olduğunun güvencesidir. Tanrı bu dünyayı, insanlar görülen nesneler aracılığıyla, manevi öğretileriyle bilgisinin mucizelerini anlayabilsinler diye yarattı. Ben buna eylem diyorum. Benim Zümrüt Levha'yı anlamam gerekir mi? diye sordu delikanlı. Belki bir simya laboratuvarında olsaydın, şimdi Zümrüt Lefa'yı öğrenme yönteminin en iyisini incelemenin tam sırasıydı. Ama çöldesin şimdi. Öyleyse en iyisi çölün içine dal. Dünyayı ve aynı zamanda yeryüzünde olan herhangi bir şeyi anlamana yardımcı olur. Çölü anlamaya bile ihtiyacın yok. Bir tek kum tanesini seyretmen yeter. O zaman orada evrenin bütün harikalarını göreceksin. Çölün içine dalmak için ne yapmalıyım? Kendi yüreğini dinle. Yüreğin her şeyi bilir. Çünkü evrenin ruhundan gelmektedir ve bir gün oraya geri dönecektir. Sessizce iki gün daha yol aldılar. Simyacı en şiddetli savaşların olduğu yere yaklaştıkları için çok daha dikkatli davranıyordu. Ve delikanlı var gücüyle yüreğini dinlemeye çalışıyordu. Bu yüreği dinlemek öyle kolay bir iş değildi. Bir zamanlar hep yola çıkmaya hazır tetikte beklerdi. Ama gel gör ki şimdi ne pahasına olursa olsun varmak istiyordu. Yüreği kimi zaman içi özlem dolu öyküler anlatıp duruyordu uzun süre. Kimi zaman da çölde güneşin doğuşu karşısında heyecanlanıyor ve delikanlıyı gizli gizli ağlatıyordu. Ona hazineden söz ettiği zaman hızlı hızlı çarpıyor ama delikanlının gözleri çölün sonsuz ufkunda ittiği zaman da yavaşlıyordu. Ama delikanlı simyacıyla ile tek bir sözcük konuşmasa da bu yürek hiç susmuyordu. Yüreğimizi neden dinlemeliyiz diye sordu mola verdikleri akşam. Çünkü yüreğin neredeyse hazinende oradadır. Yüreğim sıkıntılı, çalkantılı dedi delikanlı. Düşler görüyor, heyecanlanıyor ve bir çöl kızına aşık. Bana bir yın şey soruyor. Çöl kızını düşündüğüm zaman geceler ve gündüzler boyu beni uykusuz bırakıyor. Ne ala demek yüreğin canlı. Onun söylediklerini dinlemeye devam et. Bunu izleyen üç gün boyunca birçok savaşçıyla karşılaştılar. Ufukta da başka savaşçılar gördüler. Delikanlının yüreği korkudan söz etmeye başladı. Evrenin ruhundan duyduğu öyküleri anlatıyordu delikanlıya. Hazinelerini aramaya çıkan ama onları hiçbir zaman bulamayan insanların öyküleriydi bunlar. Kimi zamanda hazinesine hiçbir zaman ulaşamayacağı ya da çölde ölebileceği düşüncesiyle korkutuyordu delikanlıyı. Ya da bazen Gönlünün sultanına rastladığı ve bir yığını altın lira kazanmış olduğu için şimdi hoşnut olduğunu söylüyordu delikanlıya. ''Yüreğim bir hain'' dedi delikanlı simyacıya. Atlarını biraz dinlendirmek için durduklarında. ''Devam etmemi istemiyor.'' ''Ne ala?'' diye yanıtladı simyacı. ''Bu da yüreğinin diri olduğunu gösteriyor.'' ''Şimdiye kadar elde etmeyi başardığın şeyleri bir düşle değiş dokuş etmekten korkması kadar doğal ne var?'' Öyleyse neden yüreğimi dinlemek zorundayım? Çünkü onu susturmayı hiçbir zaman başaramazsın. Hatta onu dinlemiyormuş gibi yapsan da o gene oradadır. Göğsündedir. Hayat ve dünya hakkında ne düşündüğünü sana tekrarlamayı sürdürecektir. Bir hain olsa da mı? İhanet, senin beklemediğin bir darbedir. Ama sen yüreğini tanıyacak olursan, sana baskın yapmayı hiçbir zaman başaramayacaktır. Çünkü onun düşlerini ve arzularını tanıyacaksın ve onları hesaba katacaksın. Hiç kimse kendi yüreğinden kaçamaz. Bu nedenle en iyisi onun söylediklerini dinlemek. Böylece kendisinden beklemediğin bir darbe indiremeyecektir kesinlikle sana. Delikanlı çölde yol alırlarken yüreğini dinlemeyi sürdürdü. Onun kurnazlıklarını, onun hilelerini öğrendi ve sonunda onu olduğu gibi kabul etti. Bunun üzerine korkmayı bıraktı, geri dönme isteğini geride bıraktı. Çünkü bir akşam yüreği ona mutlu olduğunu söylemişti. Biraz şikayet edecek olursam diyordu yüreği, bu yalnızca benim bir insan yüreği olmamdandır. Ve insanların yürekleri böyle olur. Ulaşmaya layık olmadıklarını ya da ulaşamayacaklarını sandıkları için en büyük düşlerini gerçekleştirmekten korkarlar. Dirilmemek üzere sona ermiş aşklar, olağanüstü olabilecek ama olamayan anlar, keşfedilmesi gereken ama sonsuza dek kumların altında kalan hazineler, daha aklımıza gelir gelmez bizler yürekler hemen ölürüz. Çünkü böyle bir durumla karşılaşınca ölümcül acılar çekeriz. Yüreğim acı çekmekten korkuyor dedi bir gece simyacıya, aşsız gökyüzüne bakarlarken. Yüreğine acı korkusunun, acının kendisinden de kötü bir şey olduğunu söyle. Düşlerinin peşinde olduğun sürece hiçbir yürek kesinlikle acı çekmez. Çünkü araştırmanın her anı tanrı ve sonsuzluk ile karşılaşma anıdır. ''Her arama anı bir karşılaşma anıdır.'' dedi delikanlı yüreğine. Hazinemi aradığım sırada her gün pırıl pırıldı. Çünkü her saatin onu bulma düşünün bir parçası olduğunu biliyordum. Hazinemi ararken yolumun üzerinde öylesine şeyler keşfettim ki bir çoban için olanaksız şeylere girişmek cesaretim olmasaydı bunlara rastlamayı kesinlikle hayal bile edemezdim. Bunun üzerine yüreği bütün biri öyle sonu yatıştı. Ve geceleyin derin bir uykuya daldı. Delikanlı uyanınca yüreği ona evrenin ruhunun işlerini anlatmaya başladı. Her mutlu insanın içinde Tanrı'yı taşıyan insan olduğunu söyledi. Ve tıpkı daha önce simyacının da söylediği gibi mutluluğun çölün küçük bir kum tanesinde bulunabileceğini söyledi. Çünkü bir kum tanesi yaratılışın bir anıdır ve evren onu yaratmak için milyonlarca, milyonlarca yolu uğraşmıştır. Yeryüzünde her insanın kendisini bekleyen bir hazinesi vardır dedi yüreği delikanlıya. Biz yürekler, insanlar artık bu hazineleri bulmak istemedikleri için bunlardan pek ender söz ederiz. Onları küçük çocuklara anlatırız. Sonra herkesi kendi yazgısının yoluna göndermek işini hayata bırakırız. Ne yazık ki kendisine çizilmiş olan yolu pek az insan izliyor. Oysa bu yol kişisel menkıbenin ve mutluluğun yoludur. İnsanların çoğu dünyayı korkutucu bir şey olarak görüyorlar ve yalnızca bu nedenden dolayı da dünya gerçekten korkutucu bir şey oluyor. O zaman biz yürekler giderek daha alçak sesle konuşmaya başlıyoruz ama asla susmuyoruz. Ve sözlerimizin duyulmaması için dilekte bulunuyoruz. Kendilerine çizmiş olduğumuz yolu izlemedikleri için insanların acı çekmelerini istemiyoruz. Peki yürekler... ''İnsanlara düşlerinin peşinden gitmek zorunda olduklarını neden söylemiyorlar?'' diye sordu delikanlı simyacıya. ''Çünkü bu durumda en çok yürek acı çeker ve yürekler acı çekmekten hoşlanmazlar.'' Delikanlı o gün yüreğini dinledi. Ondan kendisini asla terk etmemesini istedi. Ondan düşlerinden uzaklaşacak olursa göğsünde sıkışmasını ve kendisini uyarmasını, uyarı işareti vermesini istedi ve bu işareti ne zaman duyarsa ona dikkat edeceğine yemin etti. Delikanlı o gece bu konuların hepsini simyacıyla konuştu ve simyacı delikanlının yüreğinin evrenin ruhuna geri dönmüş olduğunu anladı. Şimdi ne yapmalıyım diye sordu delikanlı. Piramitler yönünde yürümeye devam et dedi simyacı ve işaretlere dikkat et. Yüreğin artık sana azini gösterebilecek durumda. Yoksa benim henüz bilmediğim bu mu? Hayır. ''Senin henüz bilmediğin şudur.'' dedi Smiyacı. Evrenin ruhu bir düşü gerçekleştirmeden önce yol boyunca öğrenilen her şeye değer biçer. Bize karşı kötü duygular beslediği için böyle davranmaz. Düşümüzü gerçekleştirmemizin yanı sıra ona doğru ilerlerken aldığımız dersleri de iyice öğrenmemizi ister. Ama insanların çoğunluğu işte bu anda vazgeçerler. Çölün dilinde biz bu durumu şöyle tanımlarız. Vanın palmiyeleri ufukta görünmüşken susuzluktan ölmek. Araştırma her zaman acemi ile başlar ve her zaman Fatih'in sınavıyla sona erer. Delikanlı ülkesinde söylenen eski bir atasözünü anımsadı. En karanlık an şafak sökmeden önceki andır. İlk somut tehlike işareti ertesi gün görüldü. Üç savaşçı gelip iki yolcuya buralarda ne aradıklarını sordular. Ben Şahin'imle avlanmaya geldim dedi simyacı. Sizi aramamız gerek, bakalım silahınız var mı? diye konuştu savaşçılardan biri. Simyacı atından ağır ağır indi, arkadaşı da onun gibi yaptı. ''Neden yanınızda bu kadar para var?'' diye sordu delikanlının para kesesini gören savaşçı. ''Mısır'a gitmek için'' diye yanıtladı delikanlı. Simyacı'yı arayan savaşçı, sıvıyla dolu bir kristal şişe ve tavuk yumurtasından biraz daha büyük, sarı renkli camdan bir yumurta buldu. ''Bu ne?'' diye sordu savaşçı. Telsefe taşı ile ebedi hayat iksiri. Simyacıların büyük yapıtı. Bu iksirden içen kimse kesinlikle hasta olmaz ve bu taşın küçük bir parçası herhangi bir madeni altına çevirir. Üç savaşçı ile güldüler. Simyacı da onlarla birlikte güldü. Yanıtı çok eğlenceli bulmuşlardı. Bunun üzerine iki yolcuya eşyalarıyla birlikte gitmeleri için fazla güçlülük çıkarmadılar. Deli misiniz siz? diye sordu delikanlı biraz uzaklaşınca. Onlara neden bunları anlattınız? Sana hayatın çok basit bir yasasını göstermek için. Gözümüzün önünde büyük hazineler olduğu zaman asla göremeyiz onları. Peki neden bilir misin? Çünkü insanlar hazineye inanmazlar. Çölde yolculuklarına devam ettiler. Günler geçtikçe giderek sessizleşiyordu delikanlının yüreği. Geçmiş ya da geleceğin olaylarıyla ilgilenmiyordu artık. O da çölü seyretmekle ve delikanlıyla birlikte evrenin ruhunu içmekle yetiniyordu. Yüreğiyle delikanlı artık birbirlerine ihanet edemeyecek iki büyük dost oldular. Yürek, bazen uzun sessizlik saatleri sonunda müthiş yorgun düşen delikanlıyı ferahlatmak, yüreklendirmek amacıyla konuşuyordu. Yürek, ilkin onun büyük niteliklerinden söz etti. Koyunlarından ayrılmak için gereken cesaretinden, kendi kişisel menkıbesini yaşamasından... Ve bildiğriye dükkanında çalışırken kanıtladığı coşkusundan. Delikanlının henüz fark etmediği bir başka şeyden de söz etti. Hiç farkına varmadan kurtulduğu tehlikelerden. Birinde babasının tabancasını çalarak saklamıştı. Ama kuşkusuz kendi kendini yaralayabilirdi. Delikanlıya kırın ortasında hasta olduğu günü anımsattı. Delikanlı kusmuş ardından da epeyce uyumuştu. Oysa bu sırada, onu öldürüp koyunlarını çalmayı tasarlayan iki aydut biraz ileride bekliyordu onu. Ama genç çobanın gelmediğini görünce onun yolunu değiştirdiğini sanıp oradan ayrılmışlardı. ''Yürekler her zaman insanlara yardım ederler mi?'' diye sordu simyacıya. ''Yalnızca kendi kişisel menkıbelerini yaşayanlara yardım ederler. Ama çocuklara, sarhoşlara ve ihtiyarlara da çok yardım ederler.'' ''Bu öyleyse tehlike olmadığı anlamına mı geliyor?'' ''Bu, yalnızca yüreklerin ellerinden geleni yaptıkları anlamına geliyor.'' diye yanıtladı simyacı. Bir akşam savaşan kabilelerden birinin orduki geçtiler. Her yanda silahlarını kullanmaya hazır, görkemli beyaz giysiler giymiş Araplar vardı. Adamlar nargile içiyor ve savaşları anlatarak gevezelik ediyorlardı. İki yolcuya hiç kimse dikkat etmedi. ''Hiçbir tehlike yok.'' dedi delikanlı biraz uzaklaştıkları zaman. Simyacı öfkelendi. ''Yüreğine güven.'' dedi. Ama çölde bulunduğunu da unutma. İnsanlar savaşırken evrenin ruhu da savaşçılıklarını duyar. Gökyüzünün altında olanların sonuçlarından hiç kimse kurtulamaz. Her şey bir ve tek şeydir diye düşündü delikanlı. Ve çöl sanki simyacının haklı olduğunu kanıtlamak istermiş gibi yolcuların arkasında birden iki atlı ortaya çıktı. Daha ileriye gidemezsiniz dedi biri. Şu anda savaş bölgesinde bulunuyorsunuz. Çok uzağa gitmiyorum dedi simyacı. Atlıların gözlerinin içine bakarak. Atlılar bir süre hiçbir şey söylemediler. Sonra yolcuların yollarına gitmelerine izin verdiler. Delikanlı olanları hayranlık içinde seyretmişti. Adamlara bakışınızla boyun eğdirdiniz dedi. Gözler ruhun gücünü gösterir diye yanıtladı simyacı. Doğru diye düşündü delikanlı. Ordugahta askerlerin arasında bulunan bir adamın gözlerini simyacı ile kendisinin üzerine dikmiş olduğunun farkına varmıştı. Çok uzakta olduğu için yüzü pek seçilemiyordu. Ama bu adamın kendilerini gözetlediği de kesindi. Sonunda ufuk boyunca uzanan bir sıra dağı aşmaya çalışırlarken simyacı piramitlere iki günlük yol kaldığını söyledi. Kısa bir süre sonlara ayrılmak zorunda kalacaksak bana simya öğretin dedi delikanlı. Artık bilinmesi gereken her şeyi biliyorsun. Geriye sadece evrenin ruhuna nüfus etmek ve her birimize ayrılmış olan hazineyi keşfetmek kalıyor. ''Benim bilmek istediğim bu değil. Kurşun altına dönüştürmekten söz ediyorum ben.'' Simyacı çölün sessizliğine saygı gösterdi ve ancak yemek yemek için durduklarında konuştu. ''Evrende her şey evrim geçirir ve bilenler için en çok evrim geçirmiş madendir altın. Bana için olduğunu sorma, bilmiyorum. Yalnızca şunu biliyorum. Geleneğin öğrettikleri her zaman doğrudur. Ama insanlar bilgelerinin sözlerini doğru olarak yorumlayamadılar.'' Ve altın, evrimin simgesi olacağına, savaşların işareti oldu. Nesneler birçok dil konuşur, dedi delikanlı. Devenin bozlamasının önce yalnızca deve bozlaması olduğunu gördüm, sonra tehlike işaretine dönüştüğünü ve daha sonra da tekrar bozlama olduğunu gördüm. Ama sustu delikanlı. Simyacı bunların hepsini biliyor olmalıydı. Gerçek simyacılar tanıdım diye konuşmaya başladı simyacı. Laboratuvarlarına kapanıp, Altın gibi evrilmeye çalışıyorlardı. Felsefe taşını keşfettiler. Çünkü bir şey evrim geçirdiğinde çevrede bulunan her şeyin evrim geçirdiğini anlamışlardı. Başkaları taşı rastlantıyla buldular. Bunların yetenekleri vardı, ruhları öteki insanların ruhlarından daha uyanıktı. Bunlar pek azdır, hesaba katmak gerekmez. Son olarak kimileri de yalnızca altın ararlar. Bunlar sırrı hiçbir zaman bulamadılar. Kurşunun, bakırın, demirin de gerçekleştirilecek kendi kişisel menkıbeleri olduğunu unutmuşlardır. Başkasının kişisel menkıbesine burnunu sokan kimse, kendi kişisel menkıbesini kesinlikle keşfedemez. Simyacının sözleri bir beddua gibi yankılandı. Eğilip bir kavga aldı çölden. Burası eskiden denizdi, dedi. Bunu anlamıştım, diye karşılık verdi delikanlı. Simyacı bir kavka alıp kulağına dayamasını istedi ondan. Bunu çocukken birçok kez denemişti. Kavkıyı kulağına dayayınca Deniz sesi duydu. Deniz her zaman bu kavkının içindedir. Çünkü bu onun kişisel menkıvesidir. Ve çöl tekrar dalgalarla kucaklaşıncaya kadar da onu asla terk etmeyecektir. Daha sonra atlarına bindiler ve Mısır piramitleri yönünde yola koyuldular. Delikanlının yüreği tehlike işareti verdiği sırada güneş batmaya başlamıştı. Çevrelerinde yüksek kumullar vardı ve delikanlı simyacıya baktı. Ama simyacı besbelli hiçbir şey fark etmemişti. Beş dakika sonra tam karşılarında karaltıları tan yerine düşen iki atlı gördü. Delikanlı daha ağzını açıp simyacıya bir şey söylemeden iki atlı önce on sonra yüz atlı oldu. En sonunda da bütün kumullar atlılarla doldu. Savaşçılar mavi giyinmişti. Türbanlarının çevresinde üçlü bir halka vardı. Yüzlerinde mavi renkli peçeler vardı ve yalnızca gözleri görünüyordu. Bu mesafeden bile gözleri ruh güçlerini yansıtıyordu ve bu gözler ölümden söz ediyorlardı. İki yolcuyu yakınlarda bulunan bir ordugaha götürdüler. Bir asker ile arkadaşını vağdaki çadırlara pek benzemeyen bir çadıra soktu. Çadırda kurmaylarıyla birlikte bir komutan vardı. ''Bunlar casus'' dedi adamlardan biri. Biz yolcuyuz dedi simyacı. Sizi üç gün önce düşman orduganda gördük ve muhariplerden biriyle konuştunuz. Ben çölde gezen ve yıldızları tanıyan bir gezginim dedi simyacı. Birlikler ya da kabilelerinin hareketi hakkında hiçbir bilgim yoktur. Yalnızca arkadaşıma buraya kadar kılavuzluk ettim. Arkadaşın kim diye sordu reis. Bir simyacı dedi simyacı. Doğanın güçlerini bilir ve siz komutana... Kendi olağanüstü güçlerini göstermek istemektedir. ''Bir yabancı ne yapıyor yabancı topraklarda?'' diye sordu adamlardan biri. ''Kabilenize takdimi olarak para getirdim.'' diye araya girdi simyacı. Delikanlının ağzını açmasına fırsat bırakmadan. Ve delikanlının kesesini alarak altın sikkeleri reise verdi. Reis hiçbir şey söylemeden aldı paraları. Çok sayıda silah almaya yetecek yüklü bir paraydı bu. ''Bir simyacı nedir?'' diye sordu sonunda Arap. ''Doğayı ve dünyayı bilen bir insandır. Canı isteseydi yalnızca rüzgarın gücünü kullanarak ordugayı yerle bir edebilirdi. Adamlar güldüler. Savaşta gördükleri şiddete alışkındılar ve rüzgarın öldürücü darbe indiremeyeceğini biliyorlardı. Bununla birlikte hepsi de yüreklerinin göğüslerinde sıkıştığını hissettiler. Çöl insanlarıydı bunlar ve büyücülerden korkarlardı.'' ''Böyle bir şey görmek isterdim.'' dedi Reis. ''Bize üç gün gerek.'' dedi simyacı. ''Sahip olduğu gücün etkisini göstermek için kendisi rüzgar olacak. Bunu başaramayacak olursa kabilenizin onuruna alçak gönüllü hayatlarımızı sunacağız.'' ''Bana ait olan bir şeyi bana sunamazsın.'' diye gürledi şef öfkeyle. Ama yolculara üç günlük süreyi verdi. Dehşete düşen delikanlı yerinden kımıldayacak durumda değildi. Simyacı onu çadırdan çıkmasına yardım etmek için kolundan tutmak zorunda kaldı. ''Onlara korktuğunu gösterme'' dedi ona. ''Bunlar yürekli insanlar. Korkakları küçük görürler.'' Delikanlı konuşma yeteneğini yitirmişti. Sesini ancak bir süre sonra ordugahta yürürlerken kavuştu. Bir yere kapatılmalarının yararı yoktu. Araplar yalnızca atlarını almışlardı. Böylece evren bir kez daha sayısız dillerini açıkladı. Şimdiye kadar özgür ve sınırsız bir mekan olan çöl, artık aşılması olan haksız bir surdu. ''Onlara bütün azinemi verdiniz.'' dedi delikanlı. ''Ömür boyu kazandığım her şeyi.'' Ama ölecek olsaydı ne işe yarayacaktı hazinen? En azından üç günlüğüne hayatını kurtardı. Paranın ölümü geciktirdiği öyle pek sık görülmez. Ama delikanlı, hikmet sözlerini anlamayacak kadar korkmuştu. Rüzgara nasıl dönüşebileceğini bilmiyordu. Simyacı değildi kendisi. Simyacı bir savaşçıdan çay istedi. Delikanlının bileklerine biraz çay döktü. Simyacı anlayamadığı bir şeyler söylerken, delikanlının içine bir dinginlik dalgası yayıldı. Umutsuzluğa teslim olma dedi simyacı, alabildiğine tuhaf, yumuşak bir sesle. Yoksa yüreğinle konuşmana engel olur. Ama nasıl rüzgara dönüşebilirim bilmiyorum. Kendi kişisel menkıbesini yaşayan kimse neye ihtiyacı varsa hepsini bilir. Bir düşün gerçekleşmesini bir tek şey olanaksız kılar. Başarısızlığa uğrama korkusu. Başarısızlığa uğramaktan korkmuyorum. Yalnızca rüzgara nasıl dönüşebileceğimi bilmiyorum. Öyleyse öğrenmen gerekecek. Hayatım buna bağlı. Ama ya başaramayacak olursam? Kişisel menkübeni yaşamış olduğun için öleceksin. Bir kişisel menkübenin ne olduğundan habersiz, bunun ne olduğunu asla öğrenemeyecek olan milyonlarca insan gibi ölmekten evladır bu. Ama korkma. Genellikle ölüm, insanı hayata karşı daha dikkatli olmaya zorlar. Birinci gün geçti. Yakınlarda bir yerde büyük bir savaş oldu. Orduya birçok yaralı getirdiler. Ölüm hiçbir şey değiştirmiyor diye düşündü delikanlı. Ölen savaşçıların yerini başkaları alıyor ve hayat devam ediyordu. Daha sonra da ölebilirdin dostum dedi bir muharip silah arkadaşlarından birinin cesedinin yanında. Barış zamanında da ölebilirdin ama önünde sonunda... Şu ya da bu şekilde nasıl ol söyleyecektin. Akşama doğru simyacıyı bulmaya gitti delikanlı. Simyacı Şahin'iyle birlikte çöle gidiyordu. Rüzgara dönüşmeyi bilmiyorum diye tekrarladı bir kez daha. Sana söylemiş olduğum şeyi hatırla. Dünya tanrının yalnızca görünen parçasıdır. Simya da tinsel yetkinliği maddi alana yönlendirir yalnızca. Ne yapıyorsunuz? Şahin'imi besliyorum. Rüzgara dönüşmeyi başaramazsam öleceğiz dedi delikanlı. O zaman Şahin'i beslemek neye yarar? Sen öleceksin diye yanıtladı simyacı. Ben rüzgara dönüşmeyi biliyorum. İkinci gün, ordugan yakınlarında bulunan bir kayanın tepesine tırmandı delikanlı. Nöbetçiler engel olmadılar. Rüzgara dönüşecek bir büyücüden söz edildiğini duymuşlardı. Ve ona yaklaşmak istemiyorlardı. Üstelik aşılmaz bir sur gibiydi çöl. Delikanlı ikinci gün bütün öğle sonu boyunca çöle baktı, yüreğini dinledi ve çölde delikanlıyı saran korkuyu dinledi. İkisi de aynı dili konuşuyorlardı. Üçüncü gün Yüce Reis yüksek rütbeli subaylarını yanına çağırdı. Rüzgara dönüşecek olan şu çocuğa gidip bakalım dedi simyacıya. Gidelim diye yanıtladı simyacı. Delikanlı bir gün önce gelmiş olduğu yere götürdü hepsini. Sonra hepsinin oturmasını istedi. Biraz vakit alacak dedi. Bizim acelemiz yok dedi Yüce Reis. Bizler çöl insanlarıyız. Delikanlı gözlerini ufka dikip bakmaya başladı. Uzakta dağlar, kumullar, kayalıklar, hayatta kalmanın olanaksız olduğu bu yerde yaşamakta direnen bitkiler vardı. Dört bir yanı çöldü. Aylar boyu üzerinde yürüdüğü ama ancak küçük bir bölümünü tanıdığı çöl. Bu küçük parçada İngilizlere, kervanlara, Kabile savaşlarına ve elli bin hurma ağaçlık ve üç yüz kuyuluk bir vağaya rastlamıştı. Ne istiyorsun bugün benden diye sordu çöl. Birbirimizi dün yeterince seyretmedik mi? Bir yörende sevdiğim kadın yaşıyor. Bu yüzden engin kumlarına baktığım zaman onu seyretmiş oluyorum. Onun yanına geri dönmek istiyorum. Ve rüzgara dönüşmek için senin yardımına ihtiyacım var. Aşk nedir diye sordu çöl. Aşk? Şahin'in senin kumlarının üstünde uçtuğu zamanki şeydir. Çünkü sen onun için yaşarmış bir kırsın ve hiçbir zaman avsız dönmedi senden. Senin kayalarını, kumullarını, dağlarını biliyor ve ona karşı cömertsin sen. Şahin'in gagası parçalarımı kopartır, dedi çöl. Ava yıllar boyunca beslerim. Sahip olduğum pek az suyla susuzluğunu gideririm. Ona yiyeceklerin yerini gösteririm. Ve bir gün tam avın okşamalarını kumlarımda hissedeceğim sırada, Şahin gökyüzünden iner. Ama sen de kesinlikle bu son için besleyip büyütürsün avı, diye yanıtladı delikanlı. Şahin'i beslemek için. Ve Şahin de insanı besleyecektir. Ve insan da bir gün senin kumlarını besleyecektir. Ve oradan da yeni bir av doğacaktır. Böyledir dünyanın düzeni. Aşk bu mudur? Evet budur. O, avı Şahin'e, Şahin'i insana ve insanı yeniden çöle dönüştüren şeydir. Kurşunu altına dönüştüren... Ve altını da toprağın altına gizleyen şeydir. Söylediklerini anlamıyorum dedi çöl. Öyleyse hiç olmazsa kumlarının ortasında bir yerde bir kadının beni beklediğini anla. Ve onun bekleyişine karşılık olarak rüzgara dönüşmek zorundayım. Çöl bir süre sessiz kaldı. Rüzgarın esebilmesi için kumlarımı sana veriyorum. Ama ben tek başıma bir şey yapamam. Rüzgarın da yardımını iste. Hafif bir esinti başladı. Kabile reisleri... Kendilerinden farklı bir dil konuşan delikanlıya uzaktan bakıyorlardı. Simyaca gülümsüyordu. Rüzgar, delikanlının yanına gelip onun yanağını okşadı. Delikanlının çölle yaptığı konuşmayı duymuştu. Çünkü rüzgarlar her zaman her şeyi bilirler. Dünyayı dolaşıp dururlar. Ama ne doğum ne de ölüm yerleri vardır. Bana yardım et dedi delikanlı. Bir gün sevgilimin sesini duydum sende. Çölün ve rüzgarın diliyle konuşmayı kim öğretti sana? Yüreğim diye yanıtladı delikanlı. Rüzgarın birçok adı vardı. Buradaki adı Keşişlemeydi ve Araplar onun kara derili insanların yaşadığı suyu bol topraklardan geldiğine inanıyorlardı. Delikanlının geldiği uzak ülkedeki adı Gündoğusu idi. Çünkü insanlar onun çölün kumlarını ve Mariplilerin savaş nağralarını getirdiğine inanıyorlardı. Belki de başka yerlerde Koyunların notladığı kırlardan uzaklarda insanlar rüzgarın Endülüste nesliğine inanıyorlardı. Ama rüzgar hiçbir yerden gelmiyor ve hiçbir yere gitmiyordu. Ve işte bu yüzden de çöl kadar güçlüydü. Bir gün çöle ağaç dikilebilir, dahası çölde koyun beslenebilirdi. Ama rüzgara egemen olmanın kesinlikle olanağı yoktu. ''Sen de rüzgar olamazsın'' dedi delikanlıya. ''Niteliklerimiz farklı.'' ''Doğru değil.'' Seninle birlikte dünyayı dolaşırken simyayı öğrendim. Rüzgarlar, çöller, okyanuslar, yıldızlar var bende. Evrende yaratılmış ne varsa hepsi bende var. Hepimizi aynı el yaptı ve hepimiz aynı ruha sahibiz. Senin gibi olmak istiyorum. Her şeye nüfus etmek, denizleri aşmak, hazinemi örten kumları kaldırmak ve sevgilimin sesini yanıma getirtmek istiyorum. Simyacı yaptığın konuşmayı duydum geçen gün. Her şeyin kendi kişisel meyinkabesi olduğunu söylüyordu. İnsanlar rüzgara dönüşemez. Bana bir süre içinde rüzgar olmayı öğret. Diğer ricai etti delikanlı. İnsanlar ile rüzgarların sınırsız olanaklarını birlikte konuşabilelim. Rüzgar meraklıydı ve bu da bilmediği bir şeydi. Bu konuda söyleşmek isterdi ama bir insanı rüzgara nasıl dönüştürebileceğini bilmiyordu. Ama gene de bir yanlış şey biliyordu. Çöller oluşturabiliyor, gemileri batırıyor. Ormanları yerle bir ediyor ve türlü türlü müziklerle, tuhaf gürültülerle yankılanan kentlerde dolaşıyordu. Becerisinin sınırsız olduğuna inanıyordu. Ve işte karşısına bir genç çıkmış, kendisinin başka şeyler de yapabileceğini kanıtlamak istiyordu. Buna aşk adı verilir dedi delikanlı, rüzgarın isteğini yerine getirmeyi kabul etmek üzere olduğunu görünce. Sevdiğimiz zaman evrenin bir parçası oluruz. Sevdiğimiz zaman olanları anlamaya gereksinimimiz yoktur. Çünkü o zaman olanlar bizim içimizde olur ve insanlar rüzgara dönüşebilir. Kuşkusuz rüzgarların onlara yardım etmesi koşuluyla. Rüzgar çok gururluydu. Delikanlının söyledikleri onu kışkırttı. Çölün kumlarını savurarak alabildiğine hızla esmeye başladı. Ama bütün dünyayı dolaşmış olmasına karşın insanı rüzgara dönüştürmeyi hala beceremediğini sonunda kabul etmek zorunda kalmıştı. Ve aşkın ne olduğunu bilmiyordu. Dünyada yaptığım geziler sırasında birçok insanın gökyüzüne bakarak aşktan söz ettiklerini fark ettim dedi rüzgar. Sınırları olduğunu kabul etmek zorunda kaldığı için öfkeliydi. Belki de en iyisi göğe sormaktı. Öyleyse bana yardım et diye rica etti delikanlı. Kör olmadan güneşe bakabilmem için ortalığı tozla sar. Bunun üzerine rüzgar daha güçlüsmeye başladı ve gökyüzü kumla kaplandı. Güneşin yerinde altın bir kurs vardı yalnızca. Ordugah ne olup bittiğini anlamak güçleşiyordu. Çöl insanları, Samyeli adı verilen ve denizdeki fırtınadan daha berbat bir şey olan bu rüzgarı çok iyi tanıyorlardı. Ama onlar denizi bilmiyorlardı. Atlar kişniyor ve silahlar kumların altında kalmaya başlıyordu. Kayalıkta subaylardan biri Yüce Reis'ine dönüp konuştu. Bu kadarla yetinmek belki de daha iyi. Delikanlıyı şimdiden görmekte güçlülük çekiyorlardı. Yüzleri mavi peçeyle tamamen örtülüydü ve gözlerinde yalnızca korku ifadesi vardı. Bu işe son verelim diye üsteledi bir subay. Allah'ın büyüklüğünü görmek istiyorum dedi reis, sesinde saygı vardı. İnsanın rüzgara dönüşmesini görmek istiyorum. Ama bu iki korkan adlarını kafasına yazdı. Rüzgar kesilir, kesilmez komutanlık görevlerinden alacaktı onları. Çünkü çöl insanları korku nedir bilmezlerdi. Rüzgar bana senin aşkı tanıdığını söyledi dedi delikanlı Güneşe. Aşkı biliyorsan evrenin ruhunu da biliyorsundur. Çünkü o da aşktan yapılmıştır. Bulunduğum yerden diye yanıtladı Güneş. Evrenin ruhunu görebiliyorum. Benim ruhumla iletişim halindedir ve ikimiz birlikte bitkileri büyütüp gölge arayan koyunları yürütürüz. Bulunduğum yerden sevmeyi öğrendim. Dünyaya biraz daha yaklaşacak olsam üzerinde bulunan her şeyin yok olacağını ve evrenin ruhunun yok olacağını biliyorum. Bu nedenle karşılıklı bakışmakla yetiniyoruz ve birbirimizi seviyoruz. Ben ona hayat ve ısı veriyorum, o da bana yaşama nedeni veriyor. Aşkın ne olduğunu biliyorsun, diye tekrarladı delikanlı. Ve evrenin ruhunu tanıyorum. Çünkü evrendeki sonsuz yolculuğumuzda uzun uzun konuştuk onunla. En büyük sorunun, şimdiye kadar yalnızca madenlerin ve bitkilerin her şeyin bir ve tek şey olduğunu anlamış olmaları olduğunu söyledi. Ve bununla birlikte demirin bakıra benzer olması, bakırın altına benzemesi gerekli değil. Her şey bu biricik şeyin içinde kendi gerçek görevini yerine getirmektedir. Ve her şey yazan el, beşinci gün durmuş olsaydı her şey bir barış uyumu olarak kalacaktı. Ama altıncı gün vardı. Sen bir bilginsin. Çünkü her şeyi belli bir uzaklıktan görüyorsun dedi delikanlı. Ama aşkı tanımıyorsun. Altıncı gün olmasaydı insan yaratılmayacaktı. Bakır hep bakır olarak ve kurşun hep kurşun olarak kalacaktı. Herkesin kendi kişisel menkıbesi kendine çok doğru. Ama bu kişisel menkıbe bir gün gerçekleşecek. Öyleyse daha iyi bir şeye dönüşmek ve evrenin ruhu gerçekten bir ve tek şey oluncaya kadar yeni bir kişisel menkıbeye sahip olmak gerekir. Güneş düşünceye daldı ve daha çok parlamaya başladı. Bu görüşmeyi değerlendiren rüzgâr da güneşin delikanlıyı kör etmemesi için daha güçlü esmeye başladı. Bunun için simya var dedi delikanlı. Her insanın kendi hazinesini arayıp bulması ve daha sonra daha önceki hayatında olduğundan daha yetkin olmayı istemesi için kurşun dünyanın artık kurşuna gereksinimi kalmayıncaya kadar görevini yerine getirecek. O zaman altına dönüşmesi gerekecek. Simyacılar bu dönüşümü gerçekleştirmeyi başarıyor. Olduğumuzdan daha yetkin bir varlık olmaya çalıştığımız zaman çevremizdeki her şeyin daha iyi olduğunu gösteriyorlar bize. ''Peki benim aşkı tanımadığımı niçin söylüyorsun?'' diye sordu Güneş. Çünkü aşk ne çöl gibi devinimsiz durmaktan, ne rüzgar gibi dünyayı dolaşmaktan, ne de senin gibi her şeyi uzaktan görmekten ibarettir. Aşk, evrenin ruhunu değiştiren ve geliştiren güçtür. İlk kez onun içine girdiğim zaman onun kusursuz olduğunu sandım. Ama daha sonra onun yaratılmış olan her şeyin yansıması olduğunu, onun da savaşları ve tutkuları olduğunu gördüm. Evrenin ruhunu bizler besliyoruz ve üzerinde yaşadığımız dünya bizim daha iyi ya da daha kötü olmamıza göre daha iyi ya da daha kötü olacaktır. Aşkın gücü işte burada işe karışır. Çünkü sevdiğimiz zaman olduğumuzdan daha iyi olmak isteriz her zaman. Peki ne istiyorsun benden? diye sordu güneş. Benim rüzgara dönüşmeme yardım et diye yanıtladı delikanlı. Evren benim yaratıkların en bilgini olduğumu bilir dedi güneş. Ama seni rüzgara nasıl dönüştüreceğimi bilmiyorum. Öyleyse kime başvurmalıyım? Güneş bir süre sustu. Rüzgar dinliyor ve bilgisinin sınırsız olduğunu bütün dünyaya yayıyordu. Bununla birlikte evrenin dilini konuşan delikanlının elinden kurtulamıyordu güneş. Her şeyi yazan el ile konuş dedi. Rüzgar bir sevinç çığlığı attı ve her zamankinden daha güçlü esmeye başladı. Az sonra kumların üzerine dikilmiş çadırlar yıkıldı ve hayvanlar iplerinden, bu kağıtlarından kurtuldu. Kayanın üzerindeki insanlar rüzgarda sürüklenmemek için birbirlerine sarıldılar. Bunun üzerine delikanlı her şeyi yazmış olan ele doğru döndü ve daha ağzını açıp tek sözcük söylemeden evrenin sessizleştiğini ve hep böyle sessiz kalacağını hissetti. Bir sevgi coşkusu fışkırdı yüreğinden ve ağlamaya başladı. Şimdiye kadar hiç yapmadığı bir duaydı bu. Çünkü sözcüksüz bir yakarıydı ve hiçbir şey istemiyordu. Koyunlarına bir otlak bulduğu için şükretmiyordu. Daha fazla kristal satmak için yakarmıyordu. Rastladığı kadının dönüşünü beklemesini dilemiyordu. Oluşan sessizlikte çölün, rüzgarın ve güneşin de elin yazmış olduğu işaretleri aradıklarını, kendi yollarını izlemek ve zümrüt parçasının üzerine kazınmış olan şeyi anlamak istediklerini anladı bu işaretlerin yeryüzünde ve uzayda dağılmış olduklarını, görünüşte hiçbir varlık nedenleri ve anlamları bulunmadığını, ne çöllerin, ne rüzgarların, ne güneşlerin ve ne de insanların niçin yaratılmış olduklarını bilmediklerini biliyordu. Ama elin bütün bunlar için bir nedeni vardı ve yalnızca o bu mucizeleri gerçekleştirebilir, okyanusları çöle ve insanları rüzgara dönüştürebilirdi. Çünkü bir yüce iradenin evreni, Dünyanın yaratılışının altıncı gününün büyük yapıda dönüştüğü noktaya götürmüş olduğunu yalnızca bu el anlıyordu. Ve delikanlı evrenin ruhuna daldı. Ve evrenin ruhunun Tanrı'nın ruhunun parçası olduğunu gördü. Ve Tanrı'nın ruhunun kendi ruhu olduğunu gördü. Samyeli o gün daha önce hiç esmemiş olduğu gibi esti. Kuşaklar boyu Araplar, rüzgara dönüşen, ve çölün en büyük muharip reislerinin savunduğu bir ordugayı az kalsın yerle bir eden delikanlının efsanesini anlattılar. Samyeli Esme'yi durdurunca hepsi delikanlının bulunduğu yere gözlerini çevirdiler. Delikanlı bulunduğu yerde değildi. Ordugayan öteki ucunda nöbet tutan tepeden tırnağı kumla kaplı bir nöbetçinin yanında duruyordu. Adamlar büyücülükten müthiş korkmuşlardı. Bununla birlikte iki kişi gülümsüyordu. Birincisi simyacıydı. Çünkü gerçek tilmisini bulmuştu. İkincisi ise yüce reisti. Çünkü bu tilmis tanrının yüceliğini anlamıştı. Ertesi gün reis simyacı ve delikanlıyla vedalaştı ve yanlarına gitmek istedikleri yere kadar kendilerine eşlik edecek bir muhafız takımı verdi. Bütün bir gün yol aldılar. Akşama doğru bir Kıpti manastırına vardılar. Simyacı muhafız takımını geri yolladı ve atından indi. Bundan sonra sen tek başına gideceksin dedi. Piramitlere üç saatlik yol kaldı. Şükran dedi delikanlı. Bana evrenin dilini öğrettiniz. Çoktandır bilmekte olduğun şeyi sana hatırlatmaktan başka bir şey yapmadım. Simyacı manastırın kapısını çaldı. Siyahlar giymiş bir keşiş kapıyı açtı. Simyacı ile keşiş aralarında kıptice konuştular bir süre. Sonra simyacı delikanlıyı içeri aldı. Mutfağı bir süre kullanmama izin vermesini istedim dedi. Birlikte manastırın mutfağına gittiler. Simyacı ateş yaktı, keşiş biraz kurşun getirdi. Simyacı kurşunu bir demir kapta eritti. Kurşun iyice sıvılaşınca şu tuhaf sarı cam yumurtasını çantasından çıkardı. Bir saç kalınlığında bir katman kazıdı ve bunu bal mumuna sardıktan sonra içinde kurşun eriği bulunan kaba attı. Karışım kan rengini aldı. Simyacı bunun üzerine kaba ateşten alarak soğumaya bıraktı. Bu arada keşişle kabileler savaşı hakkında konuşmaya başladı. Bu savaş devam eder dedi keşiş. Keşiş kızgındı. Savaşın sona ermesini bekleyen kervanlar uzun zamandır Elgize'ye çakılı kalmışlardı. Ama Allah'ın dediği olur dedi keşiş. Amin diye yanıtladı simyacı. Preparat soğuyunca keşiş ve delikanlı hayranlıkla baktılar. Maden Demir kabın iç çeperlerinde katılaşmıştı ama artık kurşun değildi, altın olmuştu. ''Ben de bir gün bunu yapmayı öğrenebilecek miyim acaba?'' diye sordu delikanlı. ''Bu benim kişisel menkıbem, seninki değil'' diye yanıtladı simyacı. ''Ama bunun mümkün olduğunu sana göstermek istiyordum.'' Manastırın kapısına geri döndüler, simyacı orada kursu dört parçaya böldü. ''Bu sizin'' dedi parçalardan birini keşişe vererek, ''seyyahlara karşı gösterdiğiniz yömerklik için'' Bu cömertliğimin çok ötesine giden bir şükran ifadesi dedi Keşiş. Böyle konuşmayınız. Hayat söylediklerinizi duyabilir ve gelecek sefere daha ağzını verebilir. Sonra delikanlının yanına geldi simyacı. Bu da senin. Muhariplerin reisinin elinde kalan altınının karşılığı olarak. Delikanlı, simyacının verdiği altının kendi altınından daha fazla olduğunu söyleyecekti ki, onun biraz önce Keşiş'e söylediklerini anımsadı ve hiçbir şey söylemedi. Bu da benim dedi simyacı. Çölü geçerek geri dönmek zorundayım ve kabileler arasındaki savaş hala devam ediyor. Simyacı dördüncü parçayı da keşişe verdi. Bu parça da bu çocuk için. ihtiyacı olacak olursa. Ama ben hazinemi arayacağım dedi delikanlı. Şimdi çok yaklaştım. Eminim ki bulacaksın dedi simyacı. Peki bu ikinci parçayı neden veriyorsunuz? Çünkü yolculuğun sırasında kazandığın paraları iki kez yitirdin. Birini hırsız, ötekini muhariplerin reisi aldı. Ben ülkesinde ata sözlerine inanan yaşlı ve boş inançlı bir adamım. Bir kere olan bir daha asla tekrarlanmaz. Amma ve lakin iki kere olan mutlaka üçüncü defa olacaktır. Atlarına bindiler. Düşler hakkında sana bir hikaye anlatmak istiyordum, dedi simyacı. Delikanlı atını yaklaştırdı. Eski Roma'da İmparator Tiberius zamanında çok iyi yürekli bir adam yaşıyormuş. Adamın iki oğlu varmış. Oğullarından biri askere alınmış ve imparatorluğun en uzak eyaletlerinden birine gönderilmiş. Öteki oğul bir şairmiş ve yazdığı güzel şiirlerle Roma'yı büyülüyormuş. Baba bir gece bir düş görmüş. Bir melek görünüp oğullarından birinin sözlerinin ünleneceğini ve bütün dünyada gelecek kuşaklar tarafından tekrarlanacağını söylemiş. Hayat kendisine karşı cömert davrandığı, ve bütün babaların içini gururla dolduracak bazı şeyler kendisine zahir olduğu için yaşlı adam, sevinç gözyaşları içinde uyanmış. Kısa bir süre sonra bir arabanın tekerleri altında kalıp ezilmek üzere olan bir çocuğu kurtarırken ölmüş yaşlı adam. Bir ömür boyu onurlu ve dürüst davranmış olduğu için de doğruca cennete gitmiş ve orada da düşüne giren meleğe rastlamış. İyi bir insandın demiş ona melek, sevgi içinde yaşadın ve onurlu bir şekilde öldün. Bugün herhangi bir dileğini yerine getirebilirim. Hayat da bana karşı iyi davrandı diye yanıtlamış yaşlı adam. Düşme girdiğin zaman bütün çabalarımın aklanmış olduğunu anladım. Çünkü oğlumun şiirleri gelecek yüzyıllarda insanların belleğinde kalacaklar. Kendim için herhangi bir dileğim yok. Ama çocukken baktığı, delikanlıyken eğittiği evladının ünlenmesinden her baba gurur duyar. Uzak gelecekte oğlumun sözlerini duymak isterdim. Melek, ihtiyarın omzuna dokunmuş ve ikisi birlikte bir uzak geleceğe gitmişler. Karşılarına uçsuz bucaksız bir meydan çıkmış ve bu meydanda insanlar garip bir dil konuşuyorlarmış. Yaşlı adam sevinçten ağlıyormuş. Oğlumun şiirlerinin güzel ve ölümsüz olduğunu biliyordum demiş Meleğe. Bu insanların oğlumun şiirlerinden hangisini okuduklarını söyler misiniz bana? Melek, bunun üzerine adama kibar bir şekilde yaklaşmış ve birlikte... O büyük alandaki sıralardan birine oturmuşlar. Şair oğlunun şiirleri Roma'da halk tarafından çok seviliyordu demiş Melek. Herkes bu şiirleri sevip haz alıyordu. Ama Tiberius döneminden sonra unutuldu bu şiirler. Bu insanların tekrarladığı sözler öteki olduğunun askerin sözleri. İhtiyar Meleğe şaşırarak bakmış. Oğlun askerlik hizmeti için uzak bir eyalete gitmiş ve orada yüzbaşı olmuştu. O da iyi ve dürüst bir insandı. Bir akşam hizmetkarlarından biri hastalandı ve ölümün eşiğine geldi. Oğlum bu sırada hastaları iyileştiren bir haamdan söz edildiğini duymuş ve günlerce onu aramış. Ülkeyi dolaşırken aradığı kişinin Tanrının elçisi olduğunu öğrenmiş. Onun tarafından iyileştirilmiş başka insanlara rastlamış ve onun düşüncelerini öğrenmiş ve bir Romalı yüzbaşı olarak onun dinini kabul etmiş. Sonunda bir sabah Haam'ın yanına varmış. Ona hizmetkarlarından birinin hastalandığını anlatmış ve Haam onunla birlikte evine gitmeye hazır olduğunu bildirmiş. Ama yüzbaşı birinin sahibi olduğu için çevrede bulunan insanlar ayağa kalkarken Haam'ın gözlerinin içine bakınca gerçekten de Tanrı'nın elçisinin huzurunda bulunduğunu anlamış. Bu sözler senin oğlunun sözleri demiş melek yaşlı adama. O sırada Haam'a söylediği ve bir daha unutulmayan sözler. Ya Rab, evime girmeme layık değilim dedi. Yeter ki bir söz söyle, uşağım iyileşir. Simyacı atını sürdü. Kim ve ne olursa olsun, yeryüzünde her insan her zaman dünya tarihinde başrolü oynar. Ve doğal olarak o bilmez bunu. Delikanlı gülümsedi. Hayatın bir çoban için bu kadar önemli olabileceğini hiç düşünmemişti. Elveda dedi simyacı. ''Elveda'' diye yanıtladı delikanlı. Yüreğinin söylediklerini dikkatle dinlemeye çalışarak iki buçuk saat çölde yol aldı. Hazinesinin gizli olduğu yeri ona yüreği söyleyecekti. Hazinen neredeyse yüreğinde orada olacak demişti simyacı. Ama yüreği başka şeyler anlatıp duruyordu. İki kez gördüğü bir düşün izinden gitmek için koyunlarından ayrılan bir çobanın öyküsünü gururla anlatıyordu. Kişisel menkıbeden, Aynı şeyi yapmış, uzak toprakları ya da kadınları aramaya çıkmış, çağının insanlarıyla, onların düşünceleri ve önyargılarıyla çarpışmış insanlardan söz ediyordu. Yol boyunca bulgulardan, kitaplardan, büyük kargaşalardan söz etti. Bir kumula tırmanmaya hazırlanırken işte tam o anda yüreği kulağına fısıldadı. Ağlayacağın yere iyi dikkat et. Çünkü ben oradayım ve hazinen de oradadır. Kumulu ağır ağır tırmanmaya başladı. Yıldızlarla dolu gökyüzü yeniden dolunayla aydınlanmıştı. Simyacıyla birlikte tam bir ay çölde yolculuk yapmışlardı. Ay ışığı kumulu da aydınlatıyordu. Yarattığı gölge oyunu çöle dalgalı bir deniz görünümü veriyor ve delikanlıya atının dizginlerini bırakıp simyacıya onun beklediği işareti verdiği günü anımsatıyordu. Ay ışığı çölün sessizliğini sarıyor ve hazinelerini arayan insanların yolunu aydınlatıyordu. Birkaç dakika sonra kumunun tepesine ulaşınca yüreği hopladı. Dolunay ve çölün beyazlığının aydınlattığı piramitler bütün görkemiyle karşısında yükseliyorlardı. Dizüstü düşüp ağladı. Kişisel menkıbesine inanmış olduğu, bir gün bir krala, daha sonra da bir tüccara, bir İngiliz'e, bir simyacıya rastladığı için Tanrı'ya şükrediyordu. Ve hepsinden önemlisi... Aşkın bir erkek kişisel menkıbesinden asla uzaklaştırmadığını kendisini anlatan bir çöl kadınına rastlamış olduğu için Tanrı'ya şükrediyordu. Piramitlerin geçmiş yüzyılları aşağıda ayak uçlarında duran insanı yukarıdan seyrediyorlardı. İsteseydi şimdi vaya geri dönüp Fatıma ile evlenebilir ve basit bir koyun çobanı olarak yaşardı. Çünkü evrenin dilini ve kurşunu altına çevirmeyi bilmesine karşın çölde yaşıyordu simyacı. Bilim ve sanatını kimseye kanıtlamak zorunda değildi. Kişisel menkıbesine doğru yol alırken bilmesi gereken her şeyi öğrenmiş ve yaşamayı hayal ettiği her şeyi yaşamıştı. Ama işte hazinesine ulaşmıştı ve bir girişim ancak amacına ulaştığında sona erebilirdi. Kumunun tepesinde ağlamıştı, yere baktı, gözyaşlarının düştüğü yerde bir bok böceği dolaşıyordu. Çölde yaşadığı süre içinde, bok böceklerinin Mısırda Tanrı'nın simgesi sayıldıklarını öğrenmişti. Bu da bir işaretti. Bunun üzerine Bilhürüyet tüccarının hanım seyirak kumları kazmaya koyuldu. Bir ömür boyu taşları üst üste yılsa da hiç kimse bahçesine piramit dikmeyi başaramazdı. Belirtilen yeri bütün gece kazdı, ama hiçbir şey bulamadı. Piramitlerin tepesinden onu seyrediyordu yüzyıllar. Ama o vazgeçmiyordu, kazıyordu. Kazdığı kumları çukura geri yollayan rüzgara karşı savaşarak durmadan kazıyordu. Kolları yorulmuştu, ellerinde yaralar açılmıştı ama yüreğine inanca sürüyordu ve yüreği ona gözyaşlarının düştüğü yeri kazmasını söylemişti. Birkaç taşı yerinden sökmeye çalışırken birden ayak sesleri duydu. Birkaç adam gelmişti. Ayışı arkadan vurduğu için ne yüzlerini ne de gözlerini görebiliyordu. Ne yapıyorsun orada diye sordu gelenlerden biri. Delikanlı yanıtlamadı. Ama korkmuştu. Şimdi topraktan bir hazine çıkarması gerekiyordu. Bu nedenden dolayı korkmuştu. Biz savaş mültecileri dedi bir başkası. Oraya ne sakladığını bilmemiz gerekiyor. Para gerekli bize. Bir şey gizlemiyorum diye yanıtladı delikanlı. Ama adamlardan biri kolundan tutup çukurdan çıkardı onu. Bir başkası üzerine aramaya koyuldu. Ve sonunda cebindeki altın parçasını buldular. Altını var dedi saldırganlardan biri. Ay ışığı, üzerine arayan adamın yüzünü aydınlattı ve bu gözlerde ölümü gördü delikanlı. ''Toprağa başka altın saklamış olmalı'' dedi bir başkası. Bunun üzerine toprağı kazmaya zorladılar onu. Sonuç olarak hiçbir şey bulamadığı için dövmeye başladılar delikanlıyı. Güneşin ilk ışıkları belirinceye kadar uzun uzun dövdüler onu. Giysileri lime lime olmuştu. Ölümün yaklaştığını hissediyordu. Öleceksen para ne işine yarar? Paranın insanı ölümden kurtardığı pek az görülmüştür. Böyle söylemişti simyacı. Ve yediği yumruklarla şişmiş, yaralı ağzıyla Mısır piramitlerinin yakınlarına gömülmüş hazineyi iki kez düşünde gördüğünü anlat saldırganlara. Reisleri olduğu izlenimi uyandıran adam uzun süre düşündü. Sonra adamlarından biriyle konuştu. Adamı bırakabiliriz. Başka bir şey yok. Bu altını da çalmış olmalı. Delikanlı yüzüstü kuma kapaklandı. Haydutların reisi arkadaşlarına bakıyordu. Ama delikanlının gözleri piramitlerin bulunduğu yöne bakıyordu. Haydi gidelim dedi haydutların reisi arkadaşlarına. Sonra delikanlıya dönüp ölmeyeceksin dedi. Yaşayacaksın. Ve insanın bu kadar budala olmaya hakkı olmadığını da öğreneceksin. Şimdi senin bulunduğun yerde bundan iki yıl kadar önce üst üste aynı düşü gördüm. Düşümde İspanya'ya gitmem, çobanların koyunlarıyla birlikte içinde uydukları, ayin eşyalarının konulduğu yerde büyümüş bir firavun inciri bulunan yıkık bir köy kilisesi aramam gerektiğini görüyordum. Ve bu firavun incirinin dibini kazarsam gizli bir hazine bulacakmışım. Ama sadece aynı düşü iki kez gördüğüm için çölü geçecek kadar budala değilim ben. Sonra yürüyüp gitti. Delikanlı güçlükle doğruldu ve bir kez daha piramitlere baktı. Piramitler ona gülümsedi ve o da yüreğin eşeğiyle dolu gülümsedi onlara. Hazinesini bulmuştu. Son Değiş Delikanlının adı Santiago idi. Akşam olmak üzereyken terk edilmiş küçük kiliseye geldi. Ayin eşyalarının konulduğu yerde büyümüş bir firavun inciri vardı hala ve yarı yıkık çatısından hala yıldızlar görülebiliyordu. Birinde buraya koyunlarıyla birlikte gelmiş ve düş görmesinin dışında sakin bir gece geçirmiş olduğunu anımsadı. Şimdi yanında sürüsü yoktu ama elinde bir kürek vardı. Uzun süre gökyüzüne baktı, sonra heybesinden bir şarap şişesi çıkardı ve şarap içti. Çölde yıldızlara bakıp simyacıyla şarap içtiği günü anımsadı. Geçtiği bütün yolları ve Tanrı'nın kendisine hazinenin bulunduğu yeri göstermek için seçtiği tuhaf yöntemi düşündü. Üst üste gördüğü düşlere inanmasaydı, Çingene'ye, krala, hırsıza rastlamasaydı, doğrusu uzun bir liste. Ama yol boyunca işaretler vardı ve yanılmam olanaksızdı diye düşündü. Farkına varmadan uykuya daldı. Uyandığında güneş çoktan yükselmişti. Hemen firavun incirinin dibini kazmaya başladı. Yaşlı büyücü dedi kendi kendine. Her şeyi bal gibi biliyordun. Bu kiliseye geri dönebilmem için biraz altın bile bıraktın. Paçavralar içinde geri döndüğümü görünce katıla katıla güldü keşiş. Sanki bunlardan esirgeyemez miydin beni? Rüzgar'ın kendisini yanıtladığını duydu. Hayır, sana bunu söyleseydim piramitleri göremeyecektin. Piramitler çok güzel, öyle değil mi sence? Simyacının sesiydi bu. Gülümsedi ve kazmaya koyuldu. Yarım saat sonra sert bir şeye çarptı kürek. Bir saat sonra önünde eski İspanyol altın parasıyla dolu bir sandık vardı. Ayrıca değerli taşlar, kırmızı ve beyaz tüylerle süslü altın maskeler, pırlanta işlemeli değerli taşlardan yapılmış putlar vardı. Ülkenin uzun süredir artık anımsamadığı ve Fatih'in çocuklarına ve torunlarına anlatmayı unuttuğu bir fetihin kalıntıları. heybesinden Urim ile Tumimi çıkardı. Taşları ancak bir kez kullanmıştı. Bir sabah bir çarşıda. Hayatında ve yolu üzerinde bir yığın işaretler vardı. Urim ile Tumimi altın sandığa koydu. Bir daha hiç rastlamadı yaşlı kralı anımsattıkları için bu iki taş da hazinesinin parçasıydılar. Gerçekte kendi kişisel menkıbesini yaşayan kimseye karşı hayat cömerttir diye düşündü. Ve bunun üzerine Tarifa'ya gitmesi ve bütün bunların onda birini çingene kadına vermesi gerektiğini anımsadı. Çingeneler nasıl da kurnaz oluyorlar. Dedi kendi kendine. Belki de çok yolculuk ettikleri için. Derken rüzgar esmeye başladı. gün Gündoğusuydu Esen. Afrika'dan gelen rüzgar. Ne çölün kokusunu ne de mariplilerin istilat tehditini getirmişti. Bunun yerine çok iyi tanıdığı bir kokuyu ve usulca gelip dudaklarına konan bir öpücüğün mırıltısını getiriyordu. Gülümsedi. İlk kez böyle bir şey yapıyordu genç kız. ''Geliyorum Fatıma'' dedi. ''Geliyorum.''